İki Kız Kardeş, Edith Wharton, Seslendiren, Rana Toka. Az sonra dram içeren bir Amerikan klasiği dinleyeceksiniz. Aşkın gözleri nasıl kör ettiğine birlikte şahit olalım, buyursunlar. 1. Bölüm New York'ta trafiğin miskin atlı arabalarının hızında seyrettiği, sosyetenin müzik akademisinde Christine Nielsen'ı alkışladığı, ve Hudson Nehri'ndeki gün batımlarının tadını Ulusal Tasarım Akademisi'nin duvarlarında çıkarttığı günlerde tek bir vitrini bulunan, göze batmayan bir dükkanı da Stuyvesant Meydanı'na bitişik mahallenin kadın sakinleri beğenip tercih ediyorlardı. Çok küçük bir dükkandı burası. Gözden düşmüş bir yan sokakta berbat bir bodrum katındaydı. Vitrinde teşhir edilen şeylerden ve vitrinin tepesindeki tabelede okunan yazıdan sadece Banır kardeşler'' yazıyordu orada, burası hakkında bilgi sahibi olmayan birinin içeride ne iş yapıldığını tahmin etmesi zordu. Ancak bunun pek önemi yoktu çünkü ünü öylesine mahalleyle sınırlıydı ki o dükkanın yaşamasını sağlayan müşteriler, Banır kardeşlerde ne tür mallar bulabileceklerini neredeyse ezbere biliyorlardı.'' Banır kardeşlerin bodrumunu kullandıkları bina bir meskendi, tuğla cepheliydi. Gevşemiş menteşelere tutunan yeşil panjurları ve dükkanın üstündeki pencerede bir terzinin tabelası vardı. Üç katlı mütevazi yapının iki yanında çatlamış ve zedelenmiş kahverengi taştan cepheleri, dökme demirden balkonları, büklümlü parmaklıklar ardında kedilerin cirit attığı yeşil alanlarıyla daha yüksek binalar yer alıyordu. Bu binalar da bir zamanlar meskendi ama şimdi birinin bodrum katını ucuzcu bir lokanta işgal ediyordu. Öteki ise ortasındaki balkonunu saran budaklı mor salkımların üstünden Mendoza Aile Oteli olarak sunuyordu kendini. Ana kapısında sürekli yığılı duran çöp varilleri ve perdesiz pencerelerinin kirli yüzeyi Mendoza Otele gelen ailelerin pek de yüksek zevk sahibi olmadıklarını belli ediyordu. Yine de bütçelerinin el verdiği ve mal sahibinin bu konuda tanıdığı hakkında oldukça ötesinde titizlik gösteriyorlardı. Bu üç bina sokağın genel görünümünün iyi birer örneğiydi. Sokak doğuya doğru uzanırken bakımsızlık yerini hızla sefalete bırakıyordu. Sokağa sarkan tabelaların ve kırmızı burunlu adamların ya da kırık testiler taşıyan solgun benizli küçük kızların dokunuşuyla usulca açılan, ya da kapanan döner kapıların sayısı artıyordu. Sokağın ortası irili ufaklı çukurlarla doluydu. Rüzgarın uzun bakımsız sokak boyunca savurduğu toz, saman ve bükülmüş kağıt birikintilerini barındırmak için pek uygundu bunlar. Gelip geçenin fazla olduğu bir günün sonuna doğru çatlak kaldırımlar, renkli el ilanlarının, domates konservesi kapaklarının, proizmaritlerinin ve muz kabuklarının oluşturduğu bir mozaiye dönüşür. Bu birikintiler havaya göre ya bir çamur tabakasıyla birbirine yapışır ya da toza bulanırdı. Bu iç karartıcı çöplerin manzarasından kaçıp sığınılacak tek yer Banır kardeşlerin vitriniydi. Orasının camları hep tertemiz olurdu. Vitrinde sergilenen yapay çiçekler, oyalı pazen şeritler, tel şapka kalıpları ve ev yapımı turşu kavanozları bir müzenin camlı vitrinlerinde uzun zaman saklanmış nesnelerin, Bulanık griyimsi rengine çalsa da, vitrinin gerisinde yanı başındaki pislikle hoş bir tezat oluşturan düzenli tezgahlar, beyaz badanalı duvarlar bulunduğu görülürdü. Banır kardeşler derli toplu dükkanlarıyla gurur duyarlardı. Onun mütevazi başarısından da hoşnuttular. Bir zamanlar hayalini kurdukları gibi değildi, eski arzularının sefil bir imgesiydi sadece ama kiralarını ödemelerine, hayatta kalmalarına, Borçsuz yaşamalarına yetiyordu. Büyük umutlar beslemeyeli hayli zaman olmuştu. Ara sıra karanlık saatlerin içinde tam olarak güneşli denemese de gümüşümsü bir alacakaranlık sunan bir saat başlıyor, fırtınalı bir günü sona erdiriyordu. Kardeşlerden yaşça büyük olan En Eliza'nın bir ocak akşamı Kardeşi Evelina ile kendisinin yatak odası, mutfak ve salon olarak kullandıkları arka odada otururken tadını çıkartacağı böyle bir saat değişti. Dükkanın storları indirilmişti. Tezgahların üstü toplanmış, vitrindeki malların üzeri eski bir çarşafla örtülmüştü. Ama boyacıya bir paket götürmüş olan Evelina dönene kadar dükkanın kapısı kilitlenmeyecekti. Arka odada sobanın üzerinde bir çaydanlık tıkırdıyordu. Orta masasının bir ucuna bir örtü yaymıştı. Yeşil siperlikli dikiş lambasının yakınına iki çay fincanı, iki tabak, bir şeker kasesi ve bir dilim pasta koydu. Masanın geri kalan kısmına hakim olan yeşilim tırak gölge, abanoz ağacından eski moda bir karyolanın ana hatlarını gizemli bir şekilde gözlerden gizliyordu. Süslü harflerle Rock of Age diye tanımlanmış sarp bir kayaya gözlerini anlamlı bir biçimde devirerek tutunan, gecelik giymiş genç bir kadının renkli taş basması resmi Karyola'nın tepesinde asılıydı. Terdesiz pencerelerin önünde duran iki tane sallanan koltuk ve bir dikiş makinesinin silüeti alacakaranlıkta seçiliyordu. Küçük ve genellikle kaygılı yüzü alışıldık olmayan bir huzura kavuşmuş, Damarları görünen şakaklarındaki soluk saç telleri lambanın altında donuk donuk ışıldayan En Eliza, masaya oturmuş her zamanki gibi beceriksiz bir temkinlilikle kağıda sarılmış girintili çıkıntılı bir nesneye ip bağlıyordu. Ara sıra kısa gelen iple boğuşurken dükkan kapısının tıkırdadığını sanıyor, kız kardeşinin sesini duyabilmek için işine ara veriyordu. Sonra gelen olmayınca gözlüğünü düzeltiyor, yeniden paketle boğuşmaya başlıyordu. Belli ki önemli bir olay onuruna iki kez boyanmış, üç kez ters yüz edilmiş siyah ipeklisini giymişti. Bu giysiye Rönesans çağı bronz heykellerine layık bir cilak atan yıllar, giyenin Rafael öncesi hatlarının bir zamanlar o giyside bırakmış olduğu bütün kıvrımları alıp götürmüştü. Ama giysinin bu katı çizgileri onu papaz kılığına benzetiyordu ki bu da durumun önemini artırıyor gibiydi. En Eliza böyle yani o kutsal siyah ipeklinin içinde yakasının üstüne devrilmiş ve mozaik bir broşla tutturulmuş incecik dantelle yüzü de giysisiyle uyum sağlayacak şekilde huzur içindeyken tezgahın arkasında günün sıcağı ve güçlüğü içindeyken olduğundan 10 yaş daha genç görünüyordu. Onun yaşını tahmin etmek, ipek giysininkini tahmin etmek kadar güçtü. Çünkü o da giysisi gibi yıpranmış ve donuk görünüyordu. Ama elmacık kemiklerinde hala hafif bir pembelik vardı. Tıpkı batan güneşin gün battıktan çok sonra bile bazen batıyı renklendiren yansıması gibi. Paketi istediği gibi bağlayıp tam kız kardeşinin tabağının karşısına kaçamaklı bir isabetle koyunca, yapmacık olduğu belli bir kayıtsızlık havasıyla pencerenin önünde sağlanan koltuklardan birine oturdu. Az sonra dükkanın kapısı açıldı ve Evelina girdi. Ablasından biraz daha uzun boylu olan kızın burnu da daha iriceydi ama dudakları ve çenesi daha az kıvrımlıydı. Soluk saçlarını hala hoppa bir tavırla açık bırakıyordu. Saçlarının bir asur heykelinin belikleri gibi kas katı, küçük, sıkı dalgaları, soğuktan kızarmış burnunun ucuna kadar inen benekli bir tülün altında yasılmıştı. Darıcık ceketi ve siyah kaşmir eteği içinde son derece büzülmüş ve solmuş görünüyordu. Ama daha mutlu koşullarda görece gençliğe bürünmesi de olasılık dışı değildi. Ah İlayza dedi, kronik bir huysuzluğu gösteren incecik tiz bir sesle. En iyi ipekliğini neden giydin şimdi? En Ilayza'nın yanakları kızarmış. Bu kızarıklık çelik çerçeveli gözlüğünü uyumsuz kılmıştı. Ayağa kalktı. Ah Evelina, neden giymeyecekmişim bakalım? Senin doğum günün değil mi bugün canım? Duygularını bastırmaya alışkın birinin çekingenliğiyle kollarını uzattı. Ablasının hareketini fark etmemişe benzeyen Evelina ceketini omuzlarından sıyırdı. Aman sen de dedi. Daha sinirli bir sesle. Artık bu doğum günlerinden vazgeçsek iyi olur bence. Artık sadece Noel kutlayabilsek yeter. Böyle söyleme Evelina. O kadar da kötü durumda değiliz. Sanırım üşüdün ve yoruldun sen. Ben çaydanlığı alırken sen otur. Kaynadı zaten. Evelina'yı masaya doğru itti. Kız kardeşinin bezgin hareketlerini göz ucuyla izliyor, bir yandan da elindeki çaydanlıkla meşgul oluyordu. Bir saniye sonra beklediği şaşkınlık sesini duydu. Ah En İlayza! Evelina büyülenmiş gibi tabağın yanındaki pakete bakıyordu. Titreyerek çaydanlığı doldurmakla meşgul olan En İlayza sahte bir şaşkınlıkla başını kaldırdı. Aman Evelina ne oldu? Kız kardeşi paketin ipini hızla çözmüş, ambalaj kağıdının arasından yuvarlak nikel bir saat çıkarmıştı. Bir dolar yetmiş beşe satılan türden bir şeydi. Ah En İlayza nasıl yaptın? Saati elinden bıraktı. İki kız kardeş masanın iki tarafından heyecanla bakıştılar. Eh dede abla doğum günün değil mi senin? Evet ama... Evet geçen Temmuz'da annemizin saatini satmak zorunda kalmamızdan beri her sabah yağmur çamur demeden her sabah saatin kaç olduğuna bakmak için köşeyi dönüp meydana koşmuyor musun? Koşmuyor musun evelina? Evet ama... ''Aması filan yok. Her zaman bir saatimiz olsun isterdik. Şimdi var işte. Hepsi bu kadar. Çok güzel değil mi Evelina?'' Çaydanlığı ocağın üzerine bırakan en İlayza, kardeşinin omzunun üstünden eğilip saatin yuvarlak kenarını hoşnutlukla okşadı. ''Bak tiktakları ne kadar sesli. İçeri girer girmez duymandan korkmuştum.'' ''Yo düşünmüyordum.'' diye mırıldandı Evelina. ''Eh şimdi sevinmiyor musun?'' diye tatlı tatlı sitem etti en ilayza. Sert bir azarlama değildi. Çünkü Evelina görünüşte kayıtsız olsa da... içini kaygıların kemirdiğini biliyordu. ''Çok sevindim abla ama yapmamalıydım bunu. Saatimiz olmadan da pek hala idare ederdik.'' ''Evelina Banır, otur da çayını iç bakalım. Ben de senin kadar ne yapmam ne yapmamam gerektiğini biliyorum. Yeterince büyüdüm.'' ''Çok iyisin en ilayza.'' Ama bana bu saati almak için ihtiyacın olan bir şeyden vazgeçtiğini biliyorum. Neymiş ihtiyacım söyle bakalım. En iyisinden siyah ipeklim yok mu? Dedi abla. Keyifli bir kahkaha atmıştı. Evelina'nın çayını koydu. Kaptan biraz krema ekledi. Pastadan iri bir dilim kesti. Sonra kendi sandalyesini masaya yaklaştırdı. İki kadın bir süre sessizce pastalarını yediler. Sonra Evelina konuşmaya başladı. Saat gerçekten çok şirin. Ona sahip olmanın rahatlık sağlamadığını söyleyecek değilim. Ama sana neye mal olduğunu düşünmek beni rahatsız ediyor. Yo hiçbir şeye mal olmadı dedi Enilayza. Çok ucuza aldım merak ediyorsan. Geçen gece makine de Bayan Hawkins için yaptığım ekstra bir işten aldığım parayla ödedim. Bebek zıbınlarımı. Evet. Biliyordum işte. O parayla kendine bir çift ayakkabı alacağına söz vermiştin. Ya istemediysem ayakkabıları? buna ne diyeceksin? Eskilerini yamattım. Yeni gibi oldular. Şunu bil ki Evelina banır. Bir soru daha sorarsan keyfime bütünüyle kaçıracaksın. Pekala sormam dedi kardeşi. Başka bir şey konuşmadan pastalarını yediler. Evelina pastayı bitirmesini isteyen ablasının arzusuna uydu, bir fincan çay daha aldı, içine de kalan son kesme şekeri attı. Aralarında masanın üzerinde saat tatlı taklı tik taklıyordu. Nereden aldın onu en ilayza diye sordu Evelina. Büyülenmiş gibiydi. Nereden dersin? Şuracıktan. Meydanın öte ucundan. Hayatında göreceğin en garip dükkandan. Önünden geçerken vitrinde gördüm. Doğruca içeri girip fiyatını sordum. Dükkancı pek hoşlandı bundan. Çok kibar bir adamdı. Sanırım Alman. Fazla para ödeyemeyeceğimi söyledim. O da bana sıkıntı çekmenin ne olduğunu bildiğini söyledi. Adı Remy. Herman Remy. Dükkanın üzerinde yazıyordu. Bana Tiffany's çalıştığını anlattı. Saat bölümünde yıllarca çalışmış. Üç yıl önce ateşli bir hastalığa yakalanmış. İşini kaybetmiş. İyileştiğinde yerine başkasını almışlar. Onu istememişler. O da bu dükkanı açmış. Sanırım çok akıllı. Eğitim görmüş biri gibi konuşuyordu. Ama hasta gibi görünüyordu. Evelina bütün dikkatini vererek dinliyordu. İki kız kardeşin sınırlı yaşamlarında böyle bir olay pek küçümsenecek bir şey değildi. Adı ne demiştin diye sordu en İlaiza susunca. Herman Remy. Kaç yaşında? Tam olarak bilemem. Pek hasta görünüyordu. Ama 40 yaşından büyük olduğunu sanmam. Tabakları boşalmış, çaydanlıktaki çay bitmişti. İki kardeş masadan kalktılar. Siyah ipeklisinin üstüne bir önlük geçiren en İlaiza kalan artıkları dikkatle topladı. Fincanları ve tabakları yıkadıktan ve hepsini bir dolaba kaldırdıktan sonra sallanan koltuğunu lambanın yanına çekti ve onaracağı bir yığın şeyi elden geçirmeye başladı. O arada Evelina da saati koyabileceği uygun bir yer bulmak üzere odada dolaşıp duruyordu. Duvarda gündelik giysileri içindeki dindar bir genç kadının yanında süslü kabartmaları olan gül ağacından bir etejer asılıydı. Seçenekleri üzerinde uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra iki kardeş en üst rafta epeydir duran, içinde kuru otlar bulunan, kırık bir porselen vazoyu oradan alıp saati onun yerine koymaya karar verdiler. Vazoda yine düşünülüp taşınıldıktan sonra beyaz ve mavi boncuk işlemeli bir örtü örtülü ve üzerinde bir incille ile dua kitabı bir de babalarına okulda ödül olarak verilmiş, Longfellow'un şiirlerinin resimli bir nüshası duran küçük bir masanın üzerine aktarıldı. Bu değişiklik yapıldıktan ve etkisi odanın her köşesinden incelendikten sonra Evelina sülfile makinesini masaya koydu ve çok sıkıcı bir iş olan siyah ipek fırfırlara sülfile yapmaya girişti. Kumaş şeritler ağır ağır kayarak yan tarafa aktı, saatte her şeye tepeden bakan yerinden Evelina'nın parmaklarının altındaki aletin keyif kaçırıcı tıkırtısına ayak uydurdu. İkinci bölüm. Evelina'ya saat alınması, en Eliza Banner'ın hayatında kardeşinin tahmin edebileceğinden çok daha önemli bir olaydı. Önce kendini ortak kasaya koyması gerekmeyen, Evelina'ya danışmadan istediği gibi harcayabileceği bir miktar paranın sahibi olarak bulmanın göz korkutucu tatmini vardı. Sonra dükkandan ayrılmak için bir mazeret uydurabildiği nadir zamanlarda gizlice dışarıya çıkmanın heyecanı. Çünkü genellikle bohçaları boyacıya taşıyan, satın aldıkları bir boneyi ya da sürfile kumaş dolu bir bohçayı, bunları taşırken görülmeyi istemeyecek kadar kibar olan müşterilere götüren Evelina'ydı. Bayan Hawkins'in diş çıkaran bebeğini görme bahanesi olmasa, tezgahın arkasında her zaman oturduğu yerden uzaklaşması için nasıl bir şey uyduracağını, Asla bilemezdi Anne İlayza. Dükkandan pek sık dışarı çıkmaması bu çıkışları Anne İlayza'nın hayatının en önemli olayları haline getiriyordu. Dükkanın manastırımsı sessizliğinden kalabalık sokaklara çıkmak bile içini bastırılmış bir heyecanla dolduruyor... Broadway'in ya da Third Avenue'nun uğultusu onu yutarken ve en Eliza durmadan oradan oraya giden insanlarla ürkekçe savaşmaya başlarken bu heyecan zevk veremeyecek kadar yoğunlaşıyordu. Büyük mağazaların vitrinlerine bir iki göz attıktan sonra genellikle bir yan sokağa dalıp onun korumasına sığınıyor, sonunda heyecandan soluk alamaz durumda şaşkınlık ve yorgunluk içinde kendi çatısının altına giriyordu. Ama küçük dükkanın içindeki tanıdık sessizlik ve Evelina'nın sülfüle aletinin tıkırtısı yavaş yavaş sinirlerini yatıştırınca kapılmış olduğu selin içinden bazı imgeler ve sesler ayrılıyor. En ilayza günün geri kalan kısmını gezintisinin değişik evrilerini zihninde yeniden yapılandırmaya ayırıyordu. Sonunda gezintisi düşüncelerinde ardışık ve oldukça renkli bir deneyim olarak biçimleniyor, Enilayza haftalarca kız kardeşiyle uzun uzun konuşurken parça parça şeyler hatırlıyordu. Ama dışarı çıkmanın alışılmış heyecanına, Evelina'ya bir hediye aramanın daha derin meşguliyeti eklenince, Enilayza'nın İlayza'nın gizlenme ile bilenen kaygıları gerçekten de huzurunu kaçırdı. Ancak hediyeyi verdikten onun satın alınmasıyla ilgili deneyimlerden kurtulduktan sonra hayatının o heyecanlı anına sükünete benzer bir şeyle bakabildi. Bununla birlikte o günden sonra Bay Remy'nin küçük dükkanını dingin bir zevkle düşünmeye başladı. Oranın köylümsü karanlığı kendi dükkanınınkine benzemiyor değildi ama tezgahını ve raflarını kaplayan toz bu kıyaslamayı ancak yüzeysel olarak kabul edilebilir kılıyordu. Yine de ciddi bir hüküm vermiyordu o dükkan hakkında. Çünkü Bay Remy ona hayatta yalnız olduğunu söylemişti. En İlayza da yalnız adamların tozla nasıl başa çıkılacağını bilmediklerinin farkındaydı. Onun neden hiç evlenmediğini ya da öte taraftan eğer evlendiyse dul olup olmadığını ve sevgili küçük çocuklarını kaybedip kaybetmediğini merak etmek oldukça meşgul ediyordu kafasını. Hangi seçeneğin adamı daha ilginç kıldığını bilemiyordu Annie Liza. Hangisi olursa olsun hayatı mutlaka hüzünlüydü. Bay Remy'nin akşamlarını büyük olasılıkla ne tarzda geçirdiğini de saatlerce düşünüyordu. Adamın dükkanın arka tarafında yaşadığını biliyordu. Çünkü dükkana girerken pis bir odayla dağınık bir yatak çarpmıştı gözüne. İçeriye sinmiş soğumuş yağ kokusu da adamın olasılıkla yemeğini kendi pişirdiğini akla getiriyordu. Acaba çayını kaynatılmamış suyla mı yapıyor diye düşündü en İlayza. Adam çarşıya gittiğinde dükkanına kim göz kulak oluyor diye neredeyse kıskançlıkla kendi kendine sordu. Sonra da aklına onun ihtiyacı olan şeyleri belki de Evelina'nın alışveriş ettiği pazardan alabileceği geldi. Bay Remy ile kız kardeşinin aralarındaki bağın hiç bilincinde olmadan hep karşılaşıyor olabilecekleri düşüncesiyle büyülendi. Düşüncelerinde ne zaman bu evreye gelse Annie Liza gizlice saate bir göz atardı. Onun gürültülü kesik kesik tiktakları kendi varlığının en gizli yerinin bir parçası olmaktaydı. Uzun saatler süren bu düşüncelerin ektiği tohumlar sonunda bir sabah Evelina'nın yerine pazara gitme yönündeki gizli arzuda filizlendi. Bu amaç en Eliza'nın düşüncelerinin yüzeyine çıkınca irkilip kaçındı böyle düşünmekten. Onun saf ruhunda daha önce hiç bu kadar ikiyüzlülüğe bulanmış bir plan oluşmamıştı. Böyle bir adım atmayı nasıl hakkından geçirebilirdi? Hem bulacağı hangi mazeret kız kardeşinin merakını uyandırmazdı? Bu ikinci sorudan kolaylıkla üçüncüye inebiliyordu. Gitmeyi ne kadar çabuk becerebilirdi? Genellikle pazara gittiği gün boğazı ağrıyarak uyanan Evelina gerekli bahaneyi sağlamış oldu. Günlerden cumartesiydi ve pazar günleri büftek yediklerinden pazara gitmemek olmazdı. Evelina'nın boğazına eski bir çorap saran En-İlayza'nın kasaba kadar gideceğini bildirmesi çok doğal oldu. ''Ah En-İlayza seni kandırırlar'' diye sızlandı kız kardeşe. en gülümseyerek bu suçlamayı bir kenara itti. Birkaç dakika sonra odayı topladıktan ve dükkana son kez göz attıktan sonra telaştan birbirine dolanan parmaklarla bonesini bağladı. Nemli ve soğuk bir sabahtı. Gökyüzü güneşe geçit vermeyen gri bulutlarla kaplıydı. Tek tük kar serpiştiriyordu. Sabahın erken ışığında sokak en sefil, en bakımsız görünümündeydi. Ama kendisinin sorumlu olmadığı hiçbir dağınıklığı kendisine dert etmeyen Annie gözünde sokak çok sevimli görünüyordu. Birkaç dakika yürüdükten sonra Evelina'nın alışveriş ettiği çarşıya geldi. Eğer yaşadığı bölgeyi bir parça tanımışsa Bay Remy de ihtiyaçlarını burada karşılıyor olmalıydı. Patates sandıklarının ve pörsük balıkların arasından geçen Annie Liza, Dükkanda arka tarafta durmuş, et kesen, önlüğü kanlanmış kasaptan başka kimseyi bulamadı. Balık pulları, kan ve talaşların oluşturduğu mozaiğin arasından adama yaklaşırken, kasap satırını bir kenara bıraktı ve sempatik sayılacak bir sesle, ''Kız kardeş hasta mı?'' diye sordu. ''Aa pek değil, soğuk almış.'' diye yanıtladı Eni Liza. Sanki Evelina'nın hastalığı numaraymış gibi suçluluk duyarak. ''Her zamanki gibi büftek istiyoruz lütfen.'' Kız kardeşim dedi ki sanki kendisi gelmiş gibi bana iyi yerinden verecek misiniz diye ekledi çocuksu bir içtenlikle. Kasap sırıtarak satırını eline aldı. Kız kardeşiniz etin iyi dilimini kasaplar kadar iyi biliyor dedi. Biraz sonra diye düşündü Enilayza büftek kesilip paketlenmiş olacak ve hayal kırıklığı içinde eve dönmekten başka çaresi kalmayacaktı. Elinden geldiğince sohbet ederek Kasabın işini geciktirmeye çalışmayacak kadar da utangaç biriydi. Ama eski moda boni ve manto giymiş, sağır bir yaşlı hanımın yaklaşması aradığı fırsatı verdi ona. ''Önce hanımın işini görün'' diye fısıldadı. ''Benim acelem yok.'' Kasap yeni müşterinin yanına gitti. Dükkanın arka tarafında heyecandan titreyen en Eliza, yaşlı hanımın ciğerle domuz pirzolusu arasında kararsız kalmasının büyük olasılıkla sonsuza kadar uzayacağını gördü. Kolunda sepetle içeri giren al yanaklı bir İrlandalı kız, kadının konuşmasını böldüğünde onun kararsızlığı hala sürüyordu. Yeni gelen müşteri bir anlık bir dikkat dağılmasına neden oldu, o gittikten sonra belli ki sözünün bölünmesine profesyonel bir masalcı gibi müsamaha göstermeyen yaşlı hanım, karmaşık siparişinin ta başına dönmekte ısrar etti. Hevesle kasabın hakemliğine başvurarak domuzla ciğerin görece yararlarını yeniden tartıp biçti. Ama kadının kararsızlığı bile iki ya da üç yeni müşterinin sözünün arasına girmesi bile işe yaramadı. Çünkü dükkana gelenler arasında bayremi yoktu. Daha fazla orada kalmaya utanan Anne Eliza, istemeye istemeye büfteyi aldı ve artan kar yağışı altında eve döndü. Parlak olmayan muhakeme gücüyle bile umutlarının ne kadar boş olduğunu anlayabiliyordu. Hayal kırıklığının eylemlerimize tuttuğu berrak ışık altında nasıl da budalalık edip Bay Remy'nin o pazara gitse bile kendisiyle aynı gün aynı saatte gideceğini varsayabildiğini düşündü. Daha başka bir olayın yaşanmadığı renksiz bir hafta geçirdiler. Eski çorap Evelina'nın boğazına iyi gelmişti. Bayan Hawkins de bir iki kez uğrayıp Bebeğinin dişlerinden söz etti. Sürf ile yapılacak yeni siparişler alındı. Karpuzkollu kollu hanımefendiye de Evelina bir bone sattı. Meydanın sakinlerinden olan Karpuzkollu kollu hanımefendi adını bir türlü öğrenememişlerdi. Çünkü paketlerini evine hep kendisi taşıyordu. O civardaki en saygın ve ilginç kişiydi. zarif de. Ona taktıkları at bunu ima ediyordu. Tatlı tatlı hüsünle gülümsüyordu. Bunun için onun hakkında epeyce hikaye uydurmuşlardı. Ama kasabaya dönüşü haberi bile Annie Liza'nın ilgisini çekmeyi başaramadı. Bir zamanlar saatlerini doldurmaya yeten bütün o küçük gündelik olaylar şimdi ona son derece önemsiz görünüyordu. Ağır işlerle geçirdiği uzun yıllar boyunca ilk kez hayatının yavanlığına isyan etti. Evelina'nın bu tür hoşnutsuzluk krizleri normaldi. Açıkça ortaya koymaktan çekinmezdi. Anne Eliza bunlara hala gençliğin ayrıcalıklarından biri olarak bakıyordu. Hem Evelina'nın böyle kısıtlı bir hayatta sararıp solmasını tanrı istememişti. Aslında onun evlenip çocuk doğurması gerekiyordu. Pazar günleri ipekli giymesi bir kilise cemaatinin içinde önde gelen bir yeri olması gerekiyordu. Bugüne kadar karşısına bir fırsat çıkmamıştı. Hırslarına rağmen, özenle taranmış saçlarına rağmen... O da en ilayza kadar gölgede kalmıştı. Kimse tarafından istenmemişti. Ama abla kendi kaderini uzun zaman önce kabullenmiş olsa da Evelina'nınkini asla kabul etmemişti. Bir zamanlar pazar okulunda öğretmenlik yapan hoş bir genç adam Evelina'yı çekinerek birkaç kez ziyaret etmişti. Bu uzun yıllar önceydi. Sonra genç adam hızla ortadan kayboldu. Onun giderken Evelina'nın hayallerinden birini de yanında götürüp götürmediğini en Eliza hiçbir zaman öğrenememişti. Ama onun gösterdiği ilgi kız kardeşini nefis olasılıklarla sarıp sarmalamıştı. O günlerde en Eliza kendini acımaya aklından bile geçirmemişti. Evelina'nın kişisel hakkı olduğunu düşünüyordu bunun. Tıpkı özenle kıvrılmış saçları gibi ama artık yıllarca Evelina'ya sunduğu ilginin bir kısmını kendine çevirmeye başlıyordu. Sonunda kendisine ait yitirilmiş bazı fırsatları diriltmenin hakkı olduğunu görüyordu. Ve bu tehlikeli örnek bir kez ortaya konduktan sonra o yitirilmiş fırsatlar en ilay zihnine üşüşmeye başladı. Onun dönüşümünün tam bu aşamasında Evelina bir akşam başını işinden kaldırıp ansızın aman durmuş dedi. Diktiği kahverengi merinos kumaşından gözlerini kaldıran en İlaiza, kız kardeşinin bakışlarını izleyerek odanın karşı tarafına baktı. Bir pazartesi günüydü. Saati hep pazar günleri kurarlardı. Dün kurduğuna emin misin Evelina diye sordu. Adım gibi eminim, bozulmuş olmalı, gidip bakayım. Evelina sürfile yapmakta olduğu şapkayı elinden bıraktı, saati raftan aldı. ''İşte biliyordum. Sımsıkı kurulu. Acaba ne oldu ona Enilayza. ''Hiç bilmiyorum.'' dedi ablası. Saati yakından incelemeden önce gözlüğünü temizliyordu. İki kadın kaygıyla saate eğilip onu sallayıp döndürdüler. Sanki yaşayan bir şeyi canlandırmaya çalışıyorlardı. Ama ellerinin altındaki saat tepkisiz kaldı. Sonunda Evelina içini çekerek bıraktı onu elinden. ''Sanki bir şey ölmüş gibi değil mi Enilayza. O da ne kadar sessiz. Sahiden öyle değil mi? Onu ait olduğu yere koyayım diye devam etti Evelina. Ölünün arkasından son görevini yerine getiren biri gibi. Ve sanırım diye ekledi. Yarın bir koşu Bay dükkanına gidip tamir edilebilir mi diye bir bakacaksın. En ilaysanın yüzü alev alevdi. Ben evet sanırım gitmem gerekecek diye kekeledi. Yere yuvarlanan bir makarnayı kaldırmak üzere eğilirken. Birden hızlanan kalbi alpaka yününden giysisinin daracık göğsünün dikişlerini zorluyordu. Her iki şakağındaki damarlar zonklamıştı. O gece Evelina uyuduktan çok sonra en ilayza alışık olmadığı o sessizlikte uyanık yattı. O bozuk saat dakikaları yüksek sesle bildirmiş olsaydı yakınlığını bu kadar hissettirmezdi. Ertesi sabah huzursuz bir rüyadan uyandı saati Bayremi'nin dükkanına götürdüğünü ama adamın da dükkanın da ortadan kaybolduğunu görmüştü. Bütün gün işleriyle meşgul olurken bu rüyanın anısı canını sıktı. Yemeklerini yer yemez en İlayza'nın saati alıp tamir edilmek üzere götürmesini kararlaştırdılar. Ama daha masadan kalkmadan üzerine sayısız iğne saplı, siyah önlüklü miyop bir küçük kız bağıra bağıra içeriye daldı. Ah bayan Banır, tanrı aşkına, bayan Melins yine bayıldı. Bayan Melins üst kattaki terziydi. Miyop kız da onun küçük çıraklarından biri. En yerinden fırladı. Hemen geliyorum eveline, çabuk kordiyeli ver. İki kardeş bir vişnelikörü şişesine bu düzmece adı takmışlardı. Büyük annelerinden kalan bir düzine şişeden sonuncusuydu bu. Bu tür acil durumlara karşı dolaplarında kilitli tutuyorlardı onu. Eneliza elinde cordial'le hemen Miyop kızın arkasından üst kata koştu. Bayan Melins'in nöbeti Eneliza'yı neredeyse 2 saat alıkoyacak kadar ciddiydi. Boşalmış cordial şişesini alıp yeniden aşağı indiğinde karanlık çökmüştü. Dükkan her zamanki gibi boştu. Evelina arka odada sülfile makinesinin başındaydı. Eneliza terziyi kendine getirmek için gösterdiği çabanın etkisinden hala çıkamamıştı. Ama kafası ne kadar meşgul olsa da odaya girer girmez hala rafta bıraktığı yerde duran saatin gürültülü tiktakları onu şaşırttı. Çalışıyor bu dede soluk soluğa. Evelina bayan Melins'in nasıl olduğunu soramadan. Kendi kendine mi çalışmaya başladı? Yo saatin kaç olduğunu bilemeden oturamadım. Onun çalışmasına öyle alışmışım ki sen yukarı çıkar çıkmaz bayan Halkin uğradı. Ben de ona dükkana göz kulak olmasını söyledim. Toparlanıp Bayrem'inin dükkanına koştum. Saatin bir şey olmadığı anlaşıldı. Sadece mekanizmasına toz kaçmış. Bayremi bir dakikada düzeltti. Ben de onu alıp geldim. Tekrar çalıştığını duymak ne güzel değil mi? Ama şimdi bana Bayan Melinza anlat. Çabuk. Bir an hiçbir şey söyleyemedi Enilayza. Fırsatı kaçırdığını öğrenine kadar ona ne kadar umut bağladığını anlayamamıştı. Şimdi bile o saatçiyi görmeyi o kadar çok istemesinin nedenini bilemiyordu. Sanırım benim başıma hiçbir şey gelmediğinden diye düşündü. Karşılarına çıkan her fırsattan Evelina'yı yararlandıran kadere imrenerek. Pazarokulu öğretmenini de Evelina almıştı diye mırıldandı. Ama feragat sanatında deneyim sahibiydi. Belli belirsiz bir duraklamadan sonra terzi kadının nöbetini ayrıntılı olarak anlatmaya girişti. Evelina'nın merakı uyanınca sorularının ardı arkası gelmezdi. Bayan Melins'le ilgili soracakları bittiğinde akşam yemeği saati gelmişti. İki kız kardeş yemeğe oturduklarında en İlayza sonunda "Demek sadece toz yüzündenmiş." deme fırsatı buldu. Evelina bu sözde Bayan Melins'in kastedilmediğini hemen anlamıştı. "Evet, en azından Bayremi öyle düşünüyor." diye yanıtladı. Hiç yadırgamadan kendine bir fincan çay koyarken. Sadece düşünüyor diye mırıldandı da Liza. Ama emin değil diye devam etti Evelina. Dalgın dalgın çaydanlığı ablasına doğru iterken. ''Bir şeyi, adının ne olduğunu unuttum. O bozuk olabilirmiş. Her neyse uğrayıp bakacağını söyledi. Öbürsü gün akşam yemeğinden sonra.'' ''Kim söyledi?'' diye sordu Enilayza. ''Kim olacak Bay Remy tabii.'' ''Bence çok kibar bir adam. Hem kırkında olduğuna da inanmıyorum. Hakikaten hasta duruyor.'' ''Sanırım çok yalnız. O dükkanda bir başına. Bana öyle olduğunu anlatmak istedi ve nedense...'' Evelina durup küçümsemesine başını salladı. ''Saat için uğrayacağını söylemesi bir bahane olabilir.'' diye düşündüm. Ben tam dükkandan çıkarken söyledi bunu. ''Ne dersin en Ah ne bileyim ben, kendini kurtarmak için en İlaiza'nın elinden daha içtenlikli bir şey söylemek gelmemişti. Eh, herkesten daha zeki olduğumu iddia etmeyeceğim dedi Evelina. Elini bilinçli bir şekilde saçına götürürken. Ama bence Bay Herman Remy o daracık dükkanında bir başına kalmaktansa burada bizimle bir akşam geçirmekten memnun olur. Evelina'nın kendine bu kadar güvenmesi en İlaiza'yı rahatsız etti. Bence bir sürü arkadaşı vardır dedi. Neredeyse sertçe. Yo arkadaşı yok. Hiç arkadaşı yok. Bunu da mı söyledi sana? Sesindeki belli belirsiz istihzayı kendisi bile hissetmişti. Evet anlattı dedi Evelina. Gülümseyerek gözlerine eğmişti. Biriyle konuşmaya can atıyor gibiydi. Hoş biriyle demek istiyorum. Bence bu adam mutsuz en ilayza. Bence de çıktı ablasının ağzından. Üstelik kültürlü birine benziyor. Ben içeri girdiğimde gazte okuyordu. O küçücük dükkana tıkıldığını düşünmek insanı üzmüyor mu? Yıllarca Tiffany's'de çalıştıktan sonra, saat bölümündeki en iyi adamlarından biri olduktan sonra. Bütün bunları o mu anlattı sana? Evet anlattı. Eğer durup dinleyecek zamanım olsaydı eminim ki başından geçen her şeyi anlatacaktı bana. Bu adam yapayalnız diyorum sana. Evet dedi Enil Arza. Üçüncü Bölüm İki gün sonra Anne İlaiza yemeğe oturmadan önce Evelina'nın yakasının altına kızıl renkte bir kurdele bağladığını gördü. Yemeklerini yedikten sonra sofranın toplanmasıyla nadiren ilgilenen kardeşi bulaşıkları kaldırmak için telaşla yardıma girişti. Yemeklerin ortalıkta durmasından nefret ediyorum diye homurdandı. Her şeyi bir tek odanın içinde yapmak rahatsız edici değil mi? Ah Evelina, ben hep rahat ettiğimizi düşünmüştüm diye itiraz etti ablası. Eh, rahat sayılırız ama sanırım bir salonumuz olsaydı keşke dememde de bir sakınca yok değil mi? Her neyse, yatağı gizlemek için bir paravan alabiliriz belki. En ilahısa kızardı. Evelina'nın teklifinde nedense insanı mahcup eden bir taraf vardı. Daha fazlasını istersek elimizde olan da alınır diye düşünürdüm hep, dedi çekinerek. Eh her kim alırsa eline pek bir şey geçmez diye yanıtladı Evelina, kahkaha atarak. Sofra örtüsünü çekip aldı. Birkaç dakika sonra dükkanın arka tarafındaki odaları her zamanki gibi kusursuz düzenine kavuşmuş, iki kız kardeş de lambanın yanına yerleşmişti. En eline dikişini almıştı. Evelina da yapma çiçekler için hazırlık yapıyordu. İki kardeş bu ince işleri daha çok yaz aylarında rahat rahat yapardı. Ama Evelina kış boyunca karyolanın altında duran kutuyu bu akşam çıkartmış, parlak müslin'den bir küme çiçek yaprağını önüne açıvermişti. Sarı ercikler ve yeşil taç yapraklar ve tuhaf biçimde insanın aklına dişçilik sanatını getiren bir tepsi dolusu küçük alet. Kardeşinin bu alışılmadık hareketi konusunda görüş belirtmedi En İlayza. Belki de onun o akşam neden böyle zarif bir iş seçtiğini tahmin ediyordu. Sokak kapısı tıklatılınca ikisi de başlarını kaldırdı. İlk ayağa fırlayan Evelina oldu. Sen otur diye atıldı, ben bakarım kim gelmiş diye. En Liza'nın oturmaya itirazı yoktu. İşlediği bebek kıyafeti parmaklarının arasında titriyordu. Abla, Bay Remy gelmiş saate bakmaya, dedi Evelina. Yabancıların yanında hep yaptığı gibi heceleri uzata uzata konuşarak. Kısa boylu, sakallı, solgun yüzlü, paltosunun yakasını kaldırmış bir adam sert adımlarla odaya girdi. En ila elindeki işi bırakıp ayağa kalktı. ''Hoş geldiniz Bay Remy, gelmeniz büyük nezaket.'' ''Rica ederim efendim.'' Sesi sarfleri söylerken grim yasasını uygulamaya meyilli olması saatçinin hangi ulustan olduğunu ortaya koyuyordu. Ama belli ki İngilizce konuşmaya alışkındı. Ya da en azından... Vanır kardeşlerin aşina olduğu özel lehçeye Dükkanımdan çıkan bütün saatlerin tatmin edici olduğundan emin olmalıyım diye ekledi. "Aa ama biz tatmin olduk." diye ona güvence verdi En İlayza. "Ama ben olmadım biliyor musunuz efendim." dedi Bayremi. Gözlerini ağır ağır odanın içinde gezdirirken "O saatin düzgün çalıştığını görene kadar da olmam." Paltonuzu alabilir miyim Bay Remi?'' diye araya girdi Evelina. En İlayza'nın bu merasimi hatırlayacağına asla güvenemezdi. ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi adam. Evelina onun paltosunu ve eski püskü şapkasını alıp iskenmenin üzerine bıraktı. En İlayza'nın toplumsal olma duygusu kabarmıştı. Bir sonraki hareketin kendisinden gelmesi gerektiğini hissetti. ''Oturmaz mısın?'' diye teklifte bulundu. ''Kardeşim saati verir size.'' Ama eminim ki doğrudur. Siz tamir ettiğinizden beri harika çalışıyor zaten. Çok iyi dedi Bayremi. Gülümserken dudakları aralandı. Bir sıra sarımtırak diş göründü. Aralarında bir iki de boşluk vardı. Ama bu görünüme rağmen En İlaiza onun çok hoş bir gülümsemesi olduğunu düşündü. O gülümsemede içine göçmüş yanakları ve fırlak gözlerindeki dokunaklılıkla uyumlu dalgın ve barışçıl bir hava vardı. Bayremi elini alırken ışık çıkıntılı alnına, seyrek saçlarının kapladığı geniş kafasına vurdu. Elleri geniş ve solgundu. Eklemleri boğum boğum, küt parmak uçları kirliydi. Ama dokunuşu bir kadınınki kadar hafifti. "Evet hanımlar, bu saat tamam." dedi. "Size müteşekkiriz," dedi Evelina, ablasına bir göz atarak. "Ah," diye mırıldandı Enilayza, bu uyarıya isteği dışında karşılık vererek. Nakış makasıyla birlikte belinde asılı olan bir deste anahtarın arasından birini seçti. Dolabın anahtar deliğine soktu, vişnelik likörü ve asma yapraklarıyla süslü 3 tane eski moda kadehi çıkardı. Bu gece hava çok soğuk dedi. Belki bir yudum alırsınız bu likörden. Uzun zaman önce büyük annemiz yapmıştı. Güzele benziyor dedi Bayremi eğilerek. En Ilayza da kadehlere içki koydu. Kendininkine ve evleninkine birkaç damla koydu ama konuklarının kadehini ağzına kadar doldurdu. Kardeşimle ben pek nadiren içki içeriz dedi. Her iki ev sahibesini de içine alan bir hareketle yeniden başını eğip selam veren Bay Remy, vişne likörünü bir dikişte bitirdi ve mükemmel olduğunu söyledi. O arada Evelina konuklarını rahatlatmak amacıyla işinin başına dönmesi gerektiği havasına bürünüp nakışını eline almış bir gül yaprağına biçim vermeye başlamıştı. Görüyorum ki yapma çiçeklerle meşgulsünüz efendim dedi Bayremi. Çok hoş bir iş. Almanya'da bir hanım arkadaşım vardı o da çiçek yapardı. Küt uçlu parmaklarından birini uzatıp çiçeğe dokundu. Evelina hafifçe kızardı. Sanırım siz Almanya'dan ayrılalı çok oldu dedi. Evet ya uzun zaman oldu. Ben Amerika'ya geldiğimde daha 19 yaşındaydım. Bundan sonra sohbetleri kesintisiz sürdü. Sonunda Bayremi ırkına has yok bakışlarla odayı gözden geçirip ilgili bir sesle "Çok hoş bir eviniz var. Gerçekten rahat görünüyor" dedi. Sesindeki özlemli tını en ilayzayı nedense duygulandırmıştı. ''Ah çok sade bir hayatımız var'' dedi Evelina, ablasını çok etkileyen yapmacılık bir soyluluk edasıyla. ''Zevklerimiz çok mütevazıdır.'' ''Yine de çok rahat bir havası var buranın'' dedi Bayremi. Patlak gözleri odanın ayrıntılarını rahatsız edici olmayan bir gıptayla içine alır gibiydi. ''Keşke benim dükkanım da böyle güzel olsaydı ama sanırım içinde yalnız yaşayınca hiçbir yer yuvaya benzemez.'' Sohbetleri birkaç dakika daha böyle oradan oraya atlayarak devam etti. Sonra belli ki kendisine güç gelen gitme eylemine girişmek için cesaretini toplayan Bay Remy öyle ani kalkıp gitti ki daha kibar görüşmelere alışık olan biri bu davranışı gerçekten yadırgardı. Ama en İlaiza ile kardeşi adamın bu ani gidişini hiç de şaşırtıcı bulmadılar kalkıp gitmeye hazırlanırken kıvranıp durmak ve bunu kapıdan sessizce fırlayıp çıkmanın izlemesi onların çevrelerinde öylesine alışıldık bir şeydi ki eğer Bayremi vedasını herhangi bir şekilde süslemeye kalkmış olsaydı iki kardeş en az onun kadar mahcup olurlardı. Bayremi gittikten sonra iki kardeş bir süre sessiz kaldılar. Sonra yarım kalan çiçeğini bir kenara bırakan Evelina gidip kapıyı kilitleyeyim dedi. 4. bölüm Dükkanın sıkıcı gündelik işleyişi dayanılmaz derecede tek düze lambanın çevresinde geçirdikleri akşamlar yavan ve uzun dikiş nakış makinesinin usandırıcı eşliğinde her zamanki gibi ara sıra üç beş söz etmek amasız geliyordu artık iki kardeşe. Belki de o gergin hava dağılsın diye Evelina ertesi pazar bayan Melins'i akşam yemeğini çağırmayı önerdi. Banner kardeşler en mütevazı konukseverlik konusunda bile savurganlık edecek durumda değildiler ama yılda 2-3 kez akşam yemeğini bir dostlarıyla paylaşabiliyorlardı. Geçirmiş olduğu nöbet yüzünden hala heyecan içinde olan Bayan Melis de davet edebilecekleri en ilginç konuk gibi görünüyordu. Üç kadın nadiren sofraya gelen okkalı pasta ve tatlı turşularla zenginleşen yemeğe oturunca terzi kadının sert tatlı yüzü solgun tenli iki kardeşin arasında iyice belirginleşmişti. Bayan Melins parlak sarımtırak yüzlü, kıvırcık siyah saçlarının arasına yapma midye kabuğundan iğneler dolduran ufak tefek bir kadındı. Giysisinin kolları modaya uygundu. Bileklerinde yarım düzüne metal bilezik tıngırdıyordu. Ağzından anekdotlar ve haykırışlar sel gibi akarken sesi de bilezikleri gibi tıngırtılıydı. Yuvarlak kara gözleri bir akrobat gibi hızla iki kardeş arasında gidip geliyordu. Bayan Melins'in başından hep şaşırtıcı serüvenler geçerdi. Ya da bunları başkalarından dinlerdi. Gece yarısı odasına giren bir hırsızın üstüne gitmişti. Ama adamın odaya nasıl girdiği ve ne aldığı ve hangi yolla kaçtığını Terzik adını dinleyenler hiçbir zaman anlayamazlardı. Aldığı imzasız bir mektupta bakkalın ki Bayan Melins'in yüz vermediği bir hayranıydı o, kendisine sattığı çaya zehir koyduğu yazıyordu. Peşinde dedektifler olan bir müşterisi vardı. Bir başka müşterisi de çok varlıklı bir kadındı, kleptomandı ve bir büyük mağazada yakalanmıştı. Katıldığı bir ruh çağırma seansında yaşlı bir beyefendi kayınvalidesini karşısında canlanmış görünce kalp krizi geçirip ölmüştü. İki yangından geceliğiyle kurtulmuştu. Birinci dereceden kuzeninin cenazesinde cenaze arabasını çeken atlar kaçmış ve tabutu parçalamıştı. Şaşkın ailenin gözleri önünde terzi kadının akrabası insanların ortasına tepetaklak düşmüştü. Kuşkucu bir gözlemci, genç bayan Melins'in serüvene olan Melin'i ruhunu esas olarak polis gazetesinden beslemesiyle açıklayabilirdi. Ama genç kadın bu tür imaların duyulmasının pek mümkün olmadığı ve insanın kanını donduran bir oyundaki başrolün çoktandır onun hakkı sayıldığı bir çevrede yaşıyordu. Evet diyordu şimdi, en ilay empatiyle bakarken. ''İnanmayacaksınız Bayan Banır. Başkası bana söylese ben de inanmazdım ama ben doğmadan bir yıl önce annem bir çingene falcıya gitmiş.'' Yeşil kafalı kadının olduğu bat de bir çadırda duruyormuş kadın. Oysa babası annemi gitmemesi için uyarmış. ''Bilin bakalım falcı anneme ne demiş?'' ''Şunları söylemiş. Annem öyle dedi. Doğacak kız çocuğun olacak, kapkara bukleli ve nöbetler geçirecek.'' Aman tanrım dedi en ilahisa içinden kadına sempati duyuyordu. Daha önce nöbet geçirdiniz mi bayan Melins diye sordu Evelina. Evet hanımefendi dedi terzi kadın. Hem nerede geçirdim biliyor musunuz? Kuzenim Emma'nın düğününde. Şu Jersey City'deki eczacı ile evlenen kuzenimin. Oysa annesi rüyasına girip buna pişman olacağını söylemiş. Ama Emma'nın dediğine göre yaşayanlardan gereğinden çok nasihat almış. Bir de rüyadaki görüntülerin dediklerini dinleyecek olursa ne yapacağını ne yapmayacağını iyice karıştırırmış. Ama kocası içmeye başlamış. İlk çocuğundan sonra da kuzenin bir daha asla eskisi gibi olmamış. Eh kilisede kibar işi bir düğün yaptılar, düğün alayındakilerle birlikte kilisede mihraba doğru yürürken ne gördüm dersiniz? Ne diye fısıldadı da Liza, iğnesine iplik geçirmeyi unutarak. Mihrabın üst basamağında bir tabut gördüm. Emma'nın ailesi episkopal kilise düğünü yapılacaktı ona ama damadın annesi kıyameti kopardı. Nikah kıyacak rahibin durduğu yerin tam önünde kenarı altın simli, siyah kadife örtülü bir tabut koymuşlardı. Üstünde de cenneti simgeleyen beyaz kamelyalar. Ne ola ki dedi evveline ayağa kalkarken. Kapı vuruyor. Kim olabilir diye ürperdi Enilayza. Hala Bayan Melins'in halüsinasyonunun etkisi altındaydı. Evelina kalktı, dükkanın içini aydınlatması için bir mum yaktı. Sokak kapısının kilidini açtığı duyuldu. İçeri uzanan gece havası arka odanın samimi ortamını harekete geçirdi. Sonra neşeli konuşmalar duyuldu. Evelina yanında Bay Remy ile odaya döndü. Anne kalbi fırtınalı denizdeki bir tekne gibi çalkalandı. Terzi kadının meraklı gözleri hevesle odadakilerin yüzünde dolaştı. ''Tekrar uğrayayım.'' demiştim, dedi Bayremi. Ama belli ki Bayan Melins'in oradaki varlığından huzursuz olmuştu. ''Saat nasıl çalışıyor diye bir bakayım.'' diye ekledi, yanaklarını içine göçüren bir gülümsemeyle. ''Ah çok güzel çalışıyor.'' dedi Annie Liza. ''Ama yine de gelmeniz sevindirdi bizi. Bayan Melins, sizi Bay Remy ile tanıştırayım.'' Terzi kadın başını geriye attı, lütfedip yabancı adamın varlığını tanırcasına gözlerini yere indirdi. Bayremi de mahçupça eğilerek selam verdi. İlk andaki sıkıntının ardından üç kadının bilincini yenilenmiş bir tatmin hissi doldurdu. Ara sıra akşamları ziyaretçileri olduğunu Bayan Melins'in öğrenmesinden rahatsız olmamıştı iki kardeş. Bayan Melins de en son dedikodusunu yeni birine anlatma fırsatı bulduğuna sevinmişti belli ki. Bayrami'ye gelince, beklendiğinden daha kolay uyum sağladı duruma. Akşam sofrasının artıkları hala masadayken, adamın odaya girmesine üzülmüş olan Evelina'nın yanakları, sofrayı toplamak için adamın iyi niyetle yaptığı teklif karşısında zevkten kızardı. Sofra toplanınca, en İlaiza İskambil oynamayı önerdi. Bayremi gitmek üzere ayağa kalktığında saat gecenin on biriydi. İlkine kıyasla bu sefer pek damdan düşer gibi olmamıştı gidişi. Bu yüzden Evelina kendi görgü kurallarına uygun davranarak bir elinde mumla adamı sokak kapısına kadar geçirdi. O ikisi dükkana girip gözden kaybolduklarında bayan Melins şakacı bir tavırla Annie döndü. Bakın hele bayan Banır diye mırıldandı. Uzaklaşan iki kişinin gittiği yöne doğru çenesini uzatarak. Kardeşinizin bir arkadaşı olduğundan haberim yoktu. Şuna bakın hele. İçinde bulunduğu dalgın mutluluk halinden uyanan Annie Liza, çekingen bakışlarını Terzik adına çevirdi. ''Aa yanılıyorsunuz Bayan Melins, Bayremi'yi pek tanıyor sayılmayız biz.'' Bayan Melins inanmazlıkla gülümsedi. ''Siz öyle sanın Bayan Banır, bana kalırsa ilkbahar gelmeden buralarda bir düğün olur.'' Gelinlik bana diktirilmezse gerçekten kırılırım. Ben kardeşinizi hep eteği aşağı doğru genişleyen, fırfırlı saten bir gelinlik içinde hayal etmiştim. En Liza yanıt vermedi. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Kız kardeşi odaya girerken araştıran gözlerle ona baktı. Evelina'nın yanakları kızarmıştı. Mavi gözleri ışıldıyordu. Ama kardeşinin başını cilveli bir edayla yana eğmesi... Anne ya ne yazık ki geri çekik çenesinin zayıflığını vurguluyor gibi geldi. En İlayza ilk kez kardeşinin güzelliğinde bir kusur buluyordu. İstensizce yaptığı bu eleştiri gizli bir sadakatsizlik gibi irkiltti onu. O gece ışığı söndürdükten sonra dua ederken abla her zamankinden uzun kaldı dizlerinin üstünde. Karanlık odanın sessizliğinde kısacık goncalanmaları günlerine gelip geçici bir tazelik katmış olan bazı hayalleri ve arzuları feda etmekteydi. Bay Remy'nin ziyaretlerinin Bayan Melins'in öne sürdüğü dışında nedenleri olabileceğini, nasıl varsayabileceğine şaşırıyordu şimdi. Saatin nasıl işlediğiyle ansızın ilgilenmeye karar vermesi aklına Evelina'yı ilk görüşünde gelmemiş miydi? Evelina'nın cazibesi dışında onu ziyaretini tekrarlamaya yönelten şey ne olabilirdi ki? Keder Eni hayallerinin incecik dokusuna tuttu meşalesini. Eni Liza, yüreğini sağlam tutup o hayallerin yanıp kül olmalarını seyretti. Sonra hakkından feragat etmenin verdiği buz gibi bir hazla dizlerinin üstünde doğruldu, uyumakta olan Evelina'nın saç kıvrımına, tokalarına bir öpücük kondurdu, ve yatağı onun yanına girdi. Beşinci Bölüm Sonraki aylarda Bay ziyaretleri gitgide sıklaştı. Her pazar akşamı uğramayı adet edindi. Hafta arasında da ara sıra iki kız kardeş tam lambanın yanında işlerinin başında otururken bir bahane bulup haber vermeden kapılarını çalıyordu. Annie Evelina'nın her akşam yemekten önce kırmızı kurdelesini takmaya özen gösterdiğini fark etti. Ayrıca dikkatle yıkanmış bir parça dantelle, en bir yıl sonra alındığı için hala yeni dedikleri siyah ipeklisini onardığını da görmüştü. Kardeşlerle samimileştikçe daha az konuşur olmuştu Bayremi. İki kardeş yanakları kızararak ona Pipo içme ayrıcalığı tanıdıklarında Bayremi düşüncelere dalarak uzun suskunluklara gömülmeye başladı. Ama onun bu hali ev sahiplerinin hoşuna gidiyordu. Onca yıl küçük kadınsı kuşkularla ve üzüntülerle titremiş bir havada o sakin erkek varlığının verdiği duyguda hem moral verici hem de yatıştırıcı bir şey vardı. Kararsız kaldıklarında iki kardeş birbirine geldiğinde Bayremiye sorarız demeye başladılar. Onun kararı ne olursa olsun kendilerini bütün sorumluluklardan kurtaran mütevekkil bir hevesle kabul ediyorlardı. Bayremi piposunu ağzından çekip. O da onlara içini açınca iki kardeş duydukları sempatinin şiddetiyle neredeyse acı çekiyorlardı. Eski yıllarda Almanya'daki mücadelelerinin son yıllardaki şanssızlıklarının nedeni olan uzun hastalığının hikayesini hayranlıkla dinliyorlardı. Ateşi çıktığında ona bakan Hohmüller'in adı adamın biyografik monologlarında ne zaman geçse saygı dolu iç çekişlerle ve kızların içlerine saplanan bir kıskançlık sancısıyla karşılanıyordu. Bir keresinde iki kardeş baş başayken Evelina Ansız'ın kimsenin adını anmadan acaba nasıl biri diyerek Annie alnının duyarlılıkla kızarmasına neden olmuştu. İlkbahar yaklaşırken bir gün artık postacı ya da sütçü kadar hayatlarının bir parçası haline gelmiş olan Bay Remy cesaretini toplayıp ertesi akşam Chikering Hall'da yapılacak bir stereoptikon sergisine kendisiyle birlikte gelmelerini teklif etti. Soluk soluğa dudaklarından zevkle çıkan ilk ahı karşılıklı danışmayla geçen bir sessizlik izledi. Sonunda Anne İlayza sessizliği bozdu. Bay Remy ile senin gitmen iyi olur Evelina. Sanırım gece dükkandan ikimiz birden ayrılmamalıyız. Nezaketin gerektirdiği itirazlardan sonra Evelina ablasının fikrine katıldı. Ertesi günü beyaz bir bonenin kenarlarını kendi elinden çıkan unutma beni çiçekleriyle süslemekle geçirdi. Enilayza mozaik broşunu verdi. Annelerinden kalan bir kaşmir eşarp keten örtüsünden çıkartıldı. Böylece süslenen Evelina yanakları kızararak Bayremi ile birlikte gitti. Ablasıysa sülfile makinesinin başındaki yerini aldı. Saatlerdir yalnızmış gibiydi Annie Liza. Bu yüzden Evelina'nın kapıyı tıklattığını duyduğunda saatin henüz on buçuk olduğunu görünce şaşırdı. Yine geri kalmış olmalı diye düşündü kız kardeşi girsin diye kapıyı açmaya giderken. Son derece ilginç bir akşam geçirmişti Evelina. Berlin'in birkaç çarpıcı stereoptikonu Bay Remy'e doğduğu kentin güzelliklerinin iyice tadını çıkartma fırsatı vermişti. ''Bütün bunları bana göstermekten zevk alacağını söyledi.'' dedi Evelina. Annie gözleri ışıldayan yüzüne dikiliydi. ''Hiç bu kadar saçma bir şey duydun mu? Ne yana bakacağımı bilemedim.'' dedi. Annie Liza, kardeşinin bu açıklamasını duygudaş bir mırıltıyla karşıladı. Bonem yakışmış değil mi diye devam etti Evelina sözü saptırarak. Şifon yerin üstündeki çatlak aynada kendisine bakıyordu. Çok hoşsun dedi Annie İlkbahar İlk bahar kuşkucu New Yorkluya sertleşen rüzgarıyla etrafı kaplayan tozla kendini su götürmez biçimde hissettiriyordu ki bir gün akşam yemeği saatinde Evelina arka odaya elinde bir demet ile girdi. Annie soran gözlerine bakıp Budalalık dalalık ettim işte.'' dedi. ''Ama elimde değildi. Aldım onları. Sanki hemen güzel bir şeye bakmam gerekiyormuş gibi hissettim.'' ''Ah kardeşim.'' dedi Enilayza titreyerek. Evelina'nın durumunda olanlara özel bir hoşgörü gösterilmesi gerektiğini hissediyordu. Çünkü o sözcüklerin ifşa ettiği gibi kendisinin de bu türlü gizemli arzulara kapıldığı olmuştu. O arada Evelina, kırık porselen vazodaki bir demet kurumuş otu çıkartmış, onların yerine pürüzsüz saplarının ve bıçağı andıran yapraklarının üzerinde parmaklarını gezdirerek fulyaları koyuyordu. Ne kadar güzeller değil mi diye sorup duruyordu, çiçekleri yıldızlı bir daire şeklinde bir araya getirirken. Tıpkı ilk bahar gelmiş gibi buraya, öyle değil mi? Enilayza, Bayremin'in o akşam geleceğini hatırladı mi geldiğinde çiçek açan her şeyi gören Alman gözleri hemen fulyalara dikildi. Ne kadar güzeller değil mi dedi. Tıpkı ilkbahar gelmiş gibi buraya. Öyle değil mi? Öyle değil mi diye bağırdı Evelina. İkisinin aynı düşüncede olması onu heyecanlandırmıştı. Ben de ablama bunu söylüyordum. Enilayza birden ayağa kalkıp odanın öbür tarafına gitti. Bir gece önce saati kurmadığını hatırlamıştı. Evelina masada oturuyordu. Fulyalar Bay Remy ile arasında zarifçe duruyordu. Ah diye mırıldandı Evelina dalgın gözlerle. Şu dakikada kalkıp kent dışında bir yere gitmeyi ne kadar isterdim. Yeşil ve sakin bir yere. Sanki kente bir gün daha tahammül edemeyecek gibiyim. Ama en onun çiçeklere değil de Bay Remy'e bakmakta olduğunu fark etti. Bir pazar günü Central Park'a gidebiliriz sanırım diye önerdi konukları. Bayan Evelina hiç gider misiniz oraya? Yoo pek sık gitmeyiz. En azından epeydir gitmedik. Bu düşünceyle yüzü aydınlandı Evelina'nın. Ne kadar hoş olurdu değil mi en ilahıza? Evet tabii dedi ablası koltuğuna dönerken. Eh o zaman gelecek pazar gidelim öyleyse diye devam etti Bayremi. Bayan Melins'i de davet ederiz. Böylece hoş bir grup oluruz. O gece Evelina soyunurken vazodan bir fulya aldı, gösterişli bir hareketle dua kitabının sayfalarının arasına yerleştirdi. Gizlice onu gözleyen Enilayza Evelina'nın seyredilmekten rahatsız olmadığını fark etti. Kardeşinin hareketini algılaması bu hareketin önemini nedense büyütüyor gibiydi. Pazar sabahı gök mavi, hava ılıktı. Banır kardeşler her pazar kiliseye giderlerdi. Ama bu sefer dua kitaplarını eteşerin üstünde bıraktılar. Saat on olduğunda eldivenlerini ve bonelerini takmış olarak Bayan Melins'in gelip kapıyı çalmasını bekliyorlardı. Bayan Melins çok geçmeden kara kehribardan pullarını ve payetlerini ışıldatarak göründü. Penceresinin altına sinmiş genç bir adam gördüğü, sonunda şafak vakti suç ortağının ıslık çalıp bu adamı çağırdığı masalını anlattı. Hemen sonra Bay Remi de geldi. Saçlarını her zamankinden daha da özenle taramıştı. İri elleri oğlak derisinden zeytin yeşili eldivenlerin içindeydi. Küçük grup en yakındaki tramvaya yöneldi. Bilet ücretlerini Bay ödemek istediğini anlayan En Ilayzan'ın kalbi minnettarlık ve mahcubiyet karışımı bir duyguyla çırpındı. Başlangıçtaki bu ele açıklığın arkasını da getirdi Bay Remy. Kadınları Moldan ve Rumble'dan geçirdikten sonra önlerine düşüp onları rustik bir restorana götürdü ve yine masrafı üstlenerek süt ve limonlu kek ısmarladı. Sonra gezintilerine devam ettiler. Tatile alışık olmayan insanların ağır adımlarıyla yoldan yola geçtiler. Çiçek açan çalılıkların arasından mor acı çiğdemlerle dolu yeşil yamaçların eteğinden, hor çiçeklerinin ansızın parlayan güneş gibi kapladığı kayaların altından yürüdüler. Çevresindeki her şey yeni ve mucizevi bir biçimde sevimli görünüyordu en ilayzanın gözüne. Ama duygularını kendine saklıyor, gölgeli kaya çıkıntılarının altındaki ciğer otlarının karşısında çığlık atmayı kardeşine, karşılaştıkları kişilerin olası hikayelerini de bitkilerden çok insanların dünyasıyla ilgilenen Bayan Melin'se bırakıyordu. Bütün yolları gezintiye çıkanlar doldurmuş, bebek arabaları tıkamıştı. Bayan Melins'in sürüp giden yorumları kendi halindeki ailelere ve etraflarında hoplayıp zıplayan çoluk çocuklarının üstüne korkunç olasılıkların pırıltısını saçıyordu. En ilaysa hayatla ilgili yorumlamalar yapacak havada değildi. Ama Bayan Melins'in Salt kendisine arkadaşlık etsin diye davet edildiğini bildiğinden Terzi kadının yanından ayrılmadı. Bay Remy'nin önden Evelina ile birlikte yürümesine olanak verdi. İçinde bulunduğu durumun heyecanıyla gayrete gelen bayan Melins gitgide daha da daldan dala atlayarak konuştu. Durup dinlenmeden konuşması ve kalabalığın çiçek dürbünü gibi dönüp durması en İlaiza'yı tam anlamıyla sersemletti. Dükkanda terlikle kolayca hareket etmeye alışkın ayakları yabancısı olduğu yürüme çabasıyla ağrıdı. Kulakları da Terzi Kadı'nın şamatalı hikayeleriyle ama bedenindeki her bir sinir ucu Evelina'nın neşesini hissediyordu. En ilaysa kendi yorgunluğunun bu neşeyi engellememesine kararlıydı. Ne var ki Bayan Melins'in önlerinde yürüyen çifte fırlattığı anlamlı bakışlar nedeniyle onun cesareti bile kırıldı. En ilaysa Evelina'nın mutluluğuna göz yumabilirdi ama bunu başkalarının yapmasına onay veremezdi. Sonunda anın ayakları da pes etti. Arkasına dönüp artık eve gitme zamanının geldiğini söyledi. Pembe yüzü yorgunluktan solmuştu ama gözleri ışıl ışıldı. Eve dönüşleri en Eliza'nın belleğinde bir karabasan gibi yer etti. Evlerine dönen kalabalık atlı arabaları tıka basa doldurmuştu. 12 arabanın kalkıp gitmesini beklediler. Sonunda binlikleri araba zaten doluydu. Annie Liza o güne kadar kendisini hiç bu kadar yorgun hissetmemişti. Bayan Melis'in gevezelikleri bile tükendi. Siyah derili bir kadınla yüzü çiçek bozuğu bir adamın arasına sıkıştılar. Araba bakımsız bir caddeden geçip inecekleri köşe başına doğru sarsıla sarsıla ilerlerken sessizce oturdular. Evelina ile Bay Remy arabanın ön tarafında yan yana oturdu. En ilaysa, unutma beni çiçekli bone ile saatçinin paltosunun parlak yakasını bir görüp bir kaybediyordu. Ama küçük grup sokakların köşesinde arabadan inince kalabalık onları tekrar bir araya getirdi. Yorgun çocuklar gibi çabasız bir sessizlik içinde Banır kardeşlerin oturduğu bodrum katına yürüdüler. Bayan Melins Bayremi Bay Remy kendi yollarına gitmek üzere ayrılırken Evelina son bir çabayla gülümsedi. Ama en İlayza, evlerinin eşiğinden sessizce geçti. Küçük dükkandaki sessizliğin yatıştırıcı iki kol gibi kendisine uzandığını hissediyordu. O gece uyuyamadı ama kardeşinin yanında buz gibi ve kas katı yatarken birden Evelina'nın kollarının bedenini bastırdığını hissetti. Ah en İlayza, harikaydı değil mi diye fısıldadığını duydu. 6. Bölüm Parktaki pazar gezmelerinin üzerinden 4 gün geçmiş, Vaner kardeşler Bayremi'den hiç haber alamamışlardı. İlk başta ikisi de hayal kırıklığını ve kaygısını öbürüne belli etmedi. Ama 5. sabah duygularına hep ablasından önce kapılan Evelina, ağzına götürmediği çayını bırakırken, "Artık o parayı çıkarsan iyi olur sanırım Enilayza." dedi. Enilayza onun ne demek istediğini anlayıp kızardı. İki kardeş oldukça verimli bir kış geçirmişler ve zahmetle artan birikimleri artık 200 dolar gibi oldukça iyi bir miktara ulaşmıştı. Ama bu alışılmamış bolluk karşısında duyabilecekleri tatmin hissine, Bayan Melins'in birikimlerini yatırdıkları banka hakkında tatsız söylentiler dolaştığı yönündeki ifadesi gölge düşürmüştü. Bayan Melins'in gereksiz yere paniğe kapılan biri olduğunu biliyorlardı. Ama kadının tekrarlana tekrarlana güç kazanan sözleri En Ilayza'nın huzurunu öyle kaçırmıştı ki gece yarısı uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra iki kardeş Bayremi'ye akıl sormaya karar verdiler. Evin reisi olarak bu görevi En Ilayza üstlendi. Kendisine başvurulan Bayremi terzi kadının söylediklerini doğrulamakla kalmadı, kuşkulu bankanın verdiğinden daha yüksek oranda faiz verecek güvenli bir yatırım yeri bulmayı da önerdi. Enilayza önerilen bu değişikliği Evelina'nın ima etmiş olduğunu anladı. Ah tabii neden olmasın dedi En ilaysa. Bay Remy dedi ki bizim yerimizde olsaymış parasını orada gereğinden fazla bir gün bile tutmazmış. O bunu söyleyeli bir hafta oldu diye hatırlattı Evelina. Biliyorum ama bana öteki yatırım yeri hakkında kesin bilgi edinene kadar beklememi söyledi. O günden beri de onu görmedik. Enilayza'nın sözleri ikisinin ortak korkusunu dile getirdi. Acaba başına ne geldi dedi Evelina. Hasta değildir değil mi? Ben de merak ediyorum dedi Enilayza. İki kardeş başlarını tabaklarına eğdiler. O parayı zaman geçirmeden bir şey yapmalısın bence diye yineledi Evelina. Evet böyle yapmam gerektiğini biliyorum. Benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? ''Senin yerinde olsaydım'' diye üstüne basa basa söyledi kardeşi, ''Hemen gidip Bay Remi hasta mı?'' diye bakardım. ''Sen gidebilirsin.'' Bu sözler Eni yüreğine bıçak gibi saplandı. ''Evet doğru'' dedi. ''Eğer gerçekten hastaysa arkadaşça bir hareket olur. Senin yerinde olsaydım bugün giderdim'' diye devam etti Evelina. Eni Liza da akşam yemeğinden sonra gitti. Giderken boyacıya uğrayıp bir paket bıraktı. Bu işi bitirdikten sonra Bay Remi'nin dükkanına yöneldi. Hayatında kendini hiç bu kadar yaşlı, umutsuz ve basit hissetmemişti. Evelina'nın bir aşk mesajını götürmekte olduğunu biliyordu ve bunu bilmesi damarlarındaki genç kanın son damlasını da kurutuyor, bütün geçkin bakire utangaçlığını da alıp götürüyordu. Saatçinin kapısının topmağını çevik ve huzurlu bir tavırla çevirdi ama içeri girerken kalbi titremeye başladı çünkü Bayremi'nin yüzü ellerinin arasında tuhaf bir keyifsizlik içinde tezgahın arkasında oturmakta olduğunu görmüştü. Kapının tokmağının tıkırtısını duyunca Bayremi yavaş yavaş başını kaldırdı. Donuk bakışlarını en Ilayza'ya dikti. En Ilayza bir an adamın kendisini tanımadığını düşündü. "Hastasınız siz." diye bağırdı En Ilayza. Sesi adamın aklını başına getirmiş gibiydi. A bayan banırmış dedi Bayremi, alçak boğuk bir sesle. Ama kalkmaya davranmadı. Enilayza onun yüzünün renginin atmış olduğunu fark etti. Hastasınız diye ısrar etti. Onun yardıma ihtiyacı olduğunun açıkça belli olması yüreklendirmişti kızı. Bayremi bize haber vermemeniz doğrusu hiç hoş bir hareket değil. Adam ona donuk gözlerle bakmaya devam etti. Hasta değilim dedi. En azından fazla hasta değilim. Şu eski nobyetlerden bir tanesi. Ağ ağır, ağır ve zahmetle konuşuyordu, sanki kelimeleri bir araya getirmekte zorlanıyor gibiydi. Romatizma mı diye atıldı Enilayza. Adamın ne kadar isteksizce hareket ettiğini görünce. Eh, ona benzer bir şey sayılır. Tam adını koyamıyorum. Romatizma gibi bir şey olduğunda büyük annem bir çay yapardı dedi Enilayza. O anın sıcaklığında oraya Evelina'nın habercisi olarak geldiğini unutmuştu. Çay kelimesini duyunca Bayremin'in yüzünden denetlenemeyen bir tiksinti geçti. Ah, sanırım idare ediyorum. Bugün sadece biraz başım ağrıyor. Adamın sesindeki reddediş Enilayzan'ın bütün cesaretini kırdı. Özür dilerim dedi. Kardeşimle ben sizin için elimizden geleni yapmak isteriz. Çok naziksiniz dedi bayremi bezgince sonra kapıya dönerken kendini zorlayıp belki yarın uğrarım size dedi. Çok seviniriz dedi en ilaysa. Gözlerini vitrindeki tozlu bir bronz saate dikmişti. O anda ona baktığının bilincinde değildi. Ama çok sonra o saatin patisini açık duran bir kitaba dayamış bir ternöv köpeğini temsil ettiğini hatırlayacaktı. Eve vardığında dükkanda bir müşteri olduğunu gördü. Evelina'nın dalgın bakışları altında kopçaları gözden geçiriyordu. Enilayza hemen arka odaya geçti ama bir an sonra kardeşini yanında buldu. Çabuk ol, kadına biraz daha küçük kopça bakmaya gittiğimi söyledim. Nasıl o diye fısıldadı Evelina. Peki değil dedi Enilayza. Gözlerini Evelina'nın meraklı gözlerine dikmişti. Ama yarın gece mutlaka uğrarım dedi. Uğrar mı, doğru mu söylüyorsun? Ama Evelina banır. Ah umrumda değil diye haykırdı kardeşi pervasızca. Sonra da dükkana koştu yeniden. Evelina'nın kendini böyle ifşa etmiş olmasından duyduğu utançtan yanarak durdu orada Annie Liza. Evelina'nın duygularını kendisine bile böyle açıkça ortaya koymuş olması dehşete düşürmüştü ablasını. Bunu hatırlaması onu da kardeşinin alçalmasına ortak edecekmiş gibi başka bir şey düşünmeye çalıştı. Ertesi akşam bayramı tekrar çıka geldi. Hala biraz sağlıksız görünüyordu. Göz kapakları kızarıktı. Ama bunun dışında eskisinden bir farkı yoktu. En önerdiği yatırım hakkında danıştı ona. Bay Remy'nin bu konuyla onun adına ilgilenmesi karara bağlandıktan sonra Bay Remi Longfellow'un resimli cildini eline aldı. Çünkü iki kız kardeş onun kültürünün gazetelerin ötesine geçtiğini öğrenmişlerdi. Ve sessiz harfleri tatlı bir şekilde birbirine karıştırarak bekaret başlıklı şiiri okudu. O okurken Evelina gözlerini yere eğdi. Çok güzel bir akşam geçirdiler. Eni sonradan Bay Remy gibi şiir okuyan bir hayat arkadaşıyla hayatın ne kadar değişik olabileceğini düşündü. 7. Bölüm O akşamı izleyen haftalarda her zamanki gibi sık sık ziyaretlerine gelse de Bay Remy alıştıkları kadar keyifli değildi. Sık sık baş ağrısından yakındı ama Eni çekinerek önerdiği ilaçları geri çevirdi. Hastalığının belirtileri ısrarla sorulunca da kendi içine kapanır göründü. Temmuz gelmiş sıcaklar aniden bastırmıştı ve bir akşam arka odada açık duran camın önünde üçü bir arada otururken Evelina böyle bir gecede gerçekten kırların havasını solumak için neler vermezdim dedi. Ben de öyle dedi Bay Remi, piposundaki külü silkelerken. Keşke şu anda bir kameryede otursaydım. Ne hoş olurdu değil mi? ''Burasının gerçekten serin olduğunu düşünürüm hep. Bayan Melins'in oturduğu yerde olsak sıcak basardı.'' dedi Enilayza. Liza. ''Ah olabilir ama başka bir yerde çok daha serinde oturabilirdik.'' diye atıldı kardeşi. Enilayza'nın Liza'nın takdiri ilahiyi yumuşatmak için giriştiği yararsız çabalar sıklıkla sinirlendirirdi onu. Birkaç gün sonra Bay Remy'nin gelip yaptığı teklif Evelina'yı çok sevindirdi. Bir gün önce dış mahallelerden birinde oturmakta olan arkadaşı Bayan Hohmüller'i görmeye gitmişti Bayrem'i. Bayan Hohmüller bir sonraki pazar gününü birlikte geçirmeleri için Banır kardeşleri alıp getirmesini teklif etmişti. Gerçek bir bahçesi var dedi Bayrem'i. Ağaçlı, içinde de gerçek bir çardak var, tavuklarla civcivler de, feribotla güzel bir yolculuk yapılıyor orada. Enilayza bu teklifi yanıtsız bıraktı. Hala parkta geçirdikleri, bitmek bilmeyen pazar gününün anısı sıkıntı veriyordu ona. Ama Evelina'nın buyurgan bakışlarına teslim olup sonunda kabul ettiğini belirten sözler döküldü ağzından. Çok sıcak bir pazar günüydü. Feribota binince Enilayza tenine değen tuzlu esintiyle kalabalık suların görüntüsüyle canlandı. Ama karşı kıyıya vardıklarında ve pis rıhtıma ayak bastıklarında kendisini bekleyen yorgunluğun düşüncesiyle kıvranmaya başladı. Bir tramvaya bindiler. Berbat sokakların birinden ötekine sarsıla sarsıla gittiler. Sonunda Bayremi Remi, Vatman'ın kolunu çekiştirdi ve tramvaydan indiler. Kavurucu güneşin altında kalabalık bir birhanenin kapısının yakanında durdular. Başka bir arabayı beklediler. O araba onları boş arsaların yalnızlıklarına gömülmüş, dar tuğla evlerin önünden geçirip binaların seyreldiği bir semte götürdü. Sonunda dağınık kulübelerin ve köy dükkanlarının benzeyen alçak tahta yapıları neredeyse taşra havası verdiği bir mahalleye geldiler. Orada araba kendiliğinden durdu. Derin tekerlek izleriyle dolu bir yolda yürüyüp bir taş ustasının cafcaflı ilanlarla kaplı yüksek bir tahta çitle çevrili avlusundan içeri girdiler. Yeşil panjurlu, bahçesi kazık çitli küçük bir kırmızı eve vardılar. Gerçekten de aldatmamıştı bayremi onları. Tahta çitin arkasında öbek öbek zambaklar açıyordu. Yamuk bir kara ağaç da romantik bir tarzda evin damının üstüne sarkmıştı. Tuğla rengi yünlü bir elbise giymiş olan bayan hohmüller onları kapıda başıyla selamlayarak ve gülümseyerek karşıladı. Çilli kırmızı yanaklı, açık sarı saçlı, yan yan bakan kızı Linda ise meraklı gözlerle onun arkasında durmuş gelenleri gözlüyordu. Öne düşüp yol gösteren bayan Hohmüller, Banır kardeşleri yatak odasına götürdü. Bu odada yüksek bir beyaz kuş yatağın üzerine kaşmir mantolarını sermeleri istendi ki, durumun resmiyeti dolayısıyla bu kılıkta ter dökmüşlerdi. Siyah ipekli elbiselerine çeki düzen verdikten sonra, ve Evelina pembe istiridye kabuğundan çerçevesi olan bir aynada saçlarını kabarttıktan sonra ev sahibisi onları zencefilli ekmek okan tıka basa eşya dolu bir salona götürdü. Kibar sorularla ve mahcup ünlemlerle kesilen resmi havadaki bir sürenin sonunda mutfağa alındılar. Masanın üzeri tuhaf görünümlü baharatlı keklerle ve haşlanmış meyvelerle doluydu. İki kardeş birden kendilerini bayan hohmüllerle Bay Remy'nin arasında oturur buldular. Gözlerini onlara diken Linda ise dumanları tüten kaplarla ocağa gidip geliyordu. Yemek hiç bitmeyecekmiş gibi zengin yiyecekler de nedense iştah kapayıcı geldi Annie Ev sahibisinin sesini ve gözlerinin fazla samimiyetini de bunaltıcı buldu. Bayan Hohmüler Bay Remy ile neredeyse labaliydi. Enilaysa artık kadının iri bedenini Bay Remy'nin hasta yatağına eğilmiş olarak hayal edince Bay Remi'ye kısaca Remy demesini bağışlayabilirdi. Yemek sırasındaki aralardan birinde Bayan Hohmüler çatalı ile bıçağını tabağının iki yanına dayadı, gözlerini saatçinin yüzüne dikip sistemli bir sesle ''Yine nöbet geçirmişsin Remy'' dedi. ''Farkında değildim'' dedi adam kaçamak bir tavırla. Evelina gözlerini birden ötekine gezdirdi. Bay Remi hastaydı, dedi sonunda. Sanki kendisinin de bu konuda konuşmaya hakkı varmış gibi. Sık sık baş ağrısından yakınıyordu. Hah, bilirim onu ben, dedi bayan hohmüller gülerek. Gözleri hala saatçiye dikiliydi. Kendinden utanmalısın Remy. Gözleri tabağına dikili olan Bay Remi birden iki kardeşin anlayamadığı bir kelime söyledi. En şuayka benzeyen bir şey söylemiş gibi geldi. Bayan Hohmüller yine güldü. Bak sen de hasta yatacağını ve bana söylemeye utanacağını düşünebiliyor musunuz? Bana, yüksek ateşle yatarken ona bakan kadına. Evet, düşünebilirim, dedi Evelina. Jemmi'ye şefle bakarken. Ama adam gözlerini Linda'nın masaya koyduğu sosislere dikmişti. Yemek bitince bayan Hohmüller konuklarını mutfaktan çıkarttı. Kendilerini yarı bahçe, yarı meyve bahçesi görünümünde etrafı çitle çevrili bir yeşil alanda buldular. Peşlerinde altın rengi civcivlerle gri tavuklar elma ağaçlarının bükülmüş dallarının altında gıdaklıyor, eski bir kuyunun kenarında bir kedi uyukluyor, ağaçtan ağaca gerilmiş bir çamaşır ipi bayan hohmüllerin mesleğini ele veriyordu. Elma ağaçlarının gerisinde kırmızı sarmaşıkların süslediği sarı bir çardak vardı. Onun aşağısında kaba bir çitin uzaktaki ucunda arazi yokuş aşağı gidiyor, çukur yerinde küçük bir ağaçlık barındırıyordu. O sıcak pazar ikindisinde bütün bunlar tuhaf bir biçimde hoş ve sakindi. En Aysa sarkmış elma dallarının altından çimenlerde yürürken kilisedeki sakin öğle sonralarını düşündü ve annesinin kendisine çocukken söylediği ilahileri. Evelina daha husursuzdu. Kuyudan ayrılıp çardağa gitti. Sonra geri döndü. Civcivlere ekmek kırıntısı attı. Kediyi okşayıp huzurunu bozdu. Sonunda ağaçlığa inmek istediğini söyledi. O zaman yoldan dolaşıp gitmek zorundasın sanırım, dedi bayan hohmüller. Linda'm çitteki bir delikten geçer ama sen bunu denersen elbiseni yırtabilirsin. Ben size yardım ederim, dedi bayremi. Linda öne düştü. Öbür ikisi de tahtaların arasında daracık bir aralığa varana kadar çit boyunca yürüdüler. Oradan geçip gözden kayboldular. Yokuş aşağı inerlerken Linda sırıtarak onları seyrediyordu. Bayan Hohmüller en Anne İlaiza çardakta kalmışlardı. Bayan Hohmüller konuğuna merhamet içeren bir gülümsemeyle baktı. ''Sanırım uzun süre dönmezler.'' dedi. Katmerli gıdasıyla çitteki aralığı işaret ederek. Böyleleri zamanı hiç hatırlamazlar. Sonra da örgüsünü eline aldı. Enilaisa söyleyecek bir şey bulamadı. Kız kardeşiniz ona pek değer veriyor değil mi? diye devam etti ev sahibesi. Enilaisa'nın yanakları kıpkırmızı oldu. Burada ara sıra kendinizi yalnız hissettiğiniz olmuyor mu diye sordu. Geceleri korkarsınız diye düşünüyorum. Kızınızla böyle tek başınıza. "Yo hiç korkmuyorum." dedi Bayan Hommüller. ''Gördüğünüz gibi çamaşır dikiyorum. İşim bu benim. Bu işi burada yapmak, şehirde yapmaktan çok daha ucuz. Hoboken'de çamaşır kurutacak böyle bir yer bulabilir miyim? Hem Linda için de çok güvenli burası. Sokaklardan uzak kalıyor.'' ''Ya'' dedi En İlayza. Ev sahibisine belli belirsiz bir tiksinti duymaya başlamıştı. İçten gelen bir kızgınlıkla Linda'nın dörtgen sırtına çevirdi gözlerini. Hala merakla çitin üstüne abanmıştı kız. En ilaysa'ya Evelina ile arkadaşı ağaçlıktan hiç dönmeyeceklermiş gibi geldi. Ama sonunda geldiler. Bay Remin'in alnında ter damlacıkları vardı. Evelina'nın yanakları pembeleşmişti. Bilinçli görünüyordu. Elinde uçları yere sarkan bir demet eğrelti otu vardı. En azından Evelina dakikaların kanatlanıp uçtuğunun farkındaydı. ''Sence canlanır mı bunlar?'' diye sordu. Eğrelti otlarını kaldırıp göstererek. Ama onlar yaklaştığında yerinden kalkmış olan En İlayza sertçe eve dönsek iyi olur Evelina dedi. Aa olur mu kahve içmeden mi gideceksiniz diye itiraz etti bayan Hohmüller. Terbiye kurallarının gitmelerine izin vermesinden önce araya bir başka uzun gastronomik seremoninin daha girmesi gerektiğini yılgınlıkla anladı En İlayza. Sonunda kendilerini yeniden feribotta buldular. Su ve gök griydi. Batan güneş bu ikisini birbirinden ayırıyor, teknenin bordasına düzgün opal dalgaları çarpıyordu. Rüzgarın soluğu serin ve katransıydı. Sanki millerce uzaktan gemiyle gelmişti. Çarkların çevresindeki suyun fışırtısı nefisti. Sanki yorgun yüzlerine su çarpılıyordu. En ayrı bir yere oturmuştu. Ötekilere bakmıyordu. Bayremin'in ağaçlıkta Evelina'ya evlenme teklif ettiğine emindi. O gece kız kardeşinin bu haberi vermesine kendini hazırlamıştı. Ama Evelina'nın sırrını açacak havada olmadığı belliydi. Eve vardıklarında solmuş eğrelti otlarını suya koymuş, yemekten sonra da ipekli elbisesini ve unutma beni çiçekli bonesini bir kenara bıraktıktan sonra açık bencerenin yanındaki sallanan koltuğunda konuşmadan oturmuştu. Enilayza onu uzun zamandır böyle suskun görmemişti. Ertesi cumartesi kapı açılıp Bayremi içeri girdiğinde Enilayza dükkanda tek başına oturuyordu. Bayremi daha önce hiç o saatte gelmemişti. Enilayza biraz da kaygıyla adamı oraya neyin getirmiş olabileceğini düşündü. Bir şey mi oldu diye sordu. Ayırmakta olduğu bir sepet dolusu düğmeyi bir kenara bırakırken. Yok bir şey dedi Bayremi. Ama bu mevsimde ben dükkanı cumartesi günleri hep saat 2'de kapatırım. Bir uğrayayım da sizi göreyim dedim. Çok sevindim gerçekten dedi en ama Evelina evde değil. Biliyorum dedi Bayremi. Ona köşede rastladım. 48. sokaktaki şu yeni boyacıya gitmesi gerektiğini söyledi bana. Birkaç saatten önce dönmez değil mi? En ilaysa gitgide artan bir şaşkınlıkla baktı ona. Yo sanırım dönemez dedi. İçgüdüsel bir konuk severlilikle oturmaz mıydınız diye sordu. Bayremi tezgahın yanındaki tabureye oturdu. Enilaysa da tezgahın arkasındaki yerine döndü. Dükkanı bırakamıyorum dedi Enilaysa. Eh sanırım burası böyle iyi. Enilaysa ansızın Bayreminin kendisine tuhaf bir dikkatle bakmakta olduğunu fark etti. Eli ister istemez şakaklarındaki saç tellerine gitti. Oradan da yakasının altındaki buruşu düzeltmek üzere aşağı indi. ''Bugün çok iyi görünüyorsunuz Bayan Banner'' dedi Remy. Kızın hareketini gülümseyerek izliyordu. ''Ya'' dedi Enilayza. ''Sağlığım hep yerindedir'' diye ekledi. ''Kız kardeşinizden daha ufak tefek olsanız da ondan daha sağlıklısınız sanırım.'' ''Ah bilmem Evelina bazen biraz sinirlenir ama hiç hastalanmaz o.'' Sizden daha iştahlı ama bunun bir önemi yok dedi Bayremi. En İlaiza susmuştu. Adamın düşüncelerini izleyemiyordu. Bayremi'nin sinirliliği ilginç bulup bulmadığına emin olmadan Evelina hakkında daha fazla açıklama yapmak istemedi. Ama Bayremi onun bu kararsızlığına son verdi. "Eh bayan banır," dedi, taburesini tezgah yaklaştırarak. "Bugün buraya neden geldiğimi artık size açıklasam iyi olacak sanırım." Ben evlenmek istiyorum. Gece yarılarına kadar dua ettiği saatlerde En Liza böyle bir teklif alacağı an için kendinde güç aramıştı. Şimdi teklif gelmişti ama o kendini çok korkmuş ve hazırlıksız hissediyordu. Bay Remy iki dirseğiyle birden tezgaha abandı. Adamın tırnaklarının temiz, şapkasının da fırçalanmış olduğunu fark etti Annie Bu işaretler bile onu bu teklife hazırlamamıştı. Sonunda kendisinin "Ne diyorsunuz siz Bayremi?" dediğini duydu. Kalbi kuruyan gırtlağında gümbürdüyordu. "Evlenmek istiyorum." diye yineledi Bayremi. "Çok yalnızım. Bir erkeğin böyle yapayalnız yaşaması doğru değil. Her gün soğuk etten başka bir şey yememesi de toz da canımı okuyor." dedi. "Ya toz bilirim." dedi Enilayza. Bayremi küt parmaklı ellerinden birini Enilayza'ya uzattı. Benimle evlenmenizi istiyorum. En Ilayza hala anlayamıyordu. Bayrem ile arasında duran düğme dolu sepeti bir kenara iterek oturduğu yerden şaşkınlıkla kalktı. O sırada Bayrem'in elini tutmaya çabaladığını fark etti. Parmakları buluştuğunda bir sevinç seline kapıldı En Ilayza. Konuşmalarının her bir sözcüğü unutulması mümkün olmayacak biçimde belleğine kazınmış olsa da Elleri birbirine değerken Bayrem'inin ne söylemiş olduğunu sonradan asla hatırlayamadı. Bildiği tek şey kendisinin bir yaz denizinde süzülmekte olduğu ve denizin bütün dalgalarının kulaklarına dolduğuydu. ''Benim, benimle mi?'' diye soluğu kesilerek sordu. ''Sanırım öyle'' dedi talibi sakince. ''Siz tam bana göresiniz Bayan Banır, doğru söylüyorum.'' Sokaktan geçen bir kadın vitrine bakmak için durdu. Enilayza kadın içeri girer diye umdu ama o vitrini gelişi güzel gözden geçirdikten sonra uzaklaştı. Belki de hoşlanmıyorsunuz benden diye atıldı Bayremi. Enilayza'nın suskunluğu cesaretini kırmıştı. Kabul sözcüğü dilinin ucundaydı Enilayza'nın ama dudakları söylemeyi reddediyordu. Adama bunu söylemenin başka bir yolunu bulmalıydı. Öyle demedim dedi. Ben zaten bizim birbirimize uygun olduğumuzu hep geçiriyordum aklımdan diye devam etti Bayremi. Bir an kapıldığı kuşkudan sıyrılmış gibiydi. Ben hep sakin tavrınızdan hoşlanmıştım. Öyle vıdı vıdı yapmayan, havalara girmeyen hem de işten yılmayan. Sanki kızın çekici yanlarını sakince sınıflandırıyor gibiydi. En bu duruma bir son vermesi gerektiğini hissetti. Ama Bayremi anlamıyorsunuz. Ben evlenmeyi hiç düşünmedim. Bayremi ona hayretle baktı. Neden ama? Eh bilmiyorum işte. Titreyen dudaklarını diliyle ıslattı. Aslında göründüğüm kadar gayretli değilimdir. Belki üzüntülere dayanamam. Evelina kadar çevik değilim. Onun kadar genç de değilim." diye ekledi son bir çabayla. "Ama burada işin çoğunu siz görüyorsunuz." dedi talibi kuşkuyla. Yani Evelina'nın dışarıda işi olduğundan hem sadece iki kişiyiz, pek fazla işimiz de olmuyor bizim. Zaten ben onun büyüğüyüm, her şeyle benim ilgilenmem gerek diye devam etti telaşla, bu basit kurnazlığın adamı böyle kolayca kandırmasından acı duyarak. Ama benim için yeterince fazlasınız diye ısrar etti adam. Serin kanlı kararlılığı Enilayzayı ürkütmeye başlamıştı. Kendi kararlılığı sarsılır diye korkudan titriyordu. Yo, yo diye yineledi gözyaşlarının kirpiklerinin ucuna geldiğini hissederken Yapamam Bayremi sizinle evlenemem çok şaşırdım ben hep Evelina'nın evleneceğini düşünmüştüm herkes de öyle düşünürdü Evelina öyle akıllı ve güzel ki çok doğal gelmişti bize Eh hepiniz yanılmışsınız dedi Bayremi inatla Çok üzgünüm Adam sandalyesini geriye atarak ayağa kalktı bir düşünseniz iyi olur dedi. Sabırla bekleyeceğini hisseden bir adamın rahat ses tonuyla. "Ah hayır hayır, hiç işe yaramaz Bayremi. Ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Çok çabuk yorulurum. Çalışmak korkutur beni. Hem korkunç başarılarım var." Durdu, daha fazla bedensel kusur bulmak için zihnini zorladı. "Başarısı öyle mi?" dedi Bayremi dönerek. "Ya evet, korkunç hem de beni perişan eder." Başıma öyle bir ağrı saplandığında eveline ne yapacağını bilemez, sabahleyin çayımı yatağıma getirmek zorunda kalır. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi Bayremi. Yine de teşekkür ederim size diye mırıldandı Enilayza ve lütfen, lütfen. Ansızın durdu, gözyaşlarının arasından adama baktı. "Ah sorun değil." diye yanıtladı Bayremi. "Kafanızı takmayın bayan banır. İnsanlar bazen her şeye alışırlar." Baş ağrılarından söz ettiğinden beri adamın tavrının uysallaştığını düşündü Annie Liza. Bayrami birkaç dakika durup kuşkulu gözlerle en Liza'ya baktı. Sanki bu konuşmaya noktayı nasıl koyacağını bilemiyordu. Sonunda en Liza şu cümleyi söyleyecek cesareti buldu. Bu konuşulanların aramızda bir şey değiştirmesini istemem. Bir zamanlar bunu bir romanda okumuştu. Ah hayır tabii.'' dedi Bayremi. Dalgın dalgın şapkasını aldı. ''Yine gelirsiniz değil mi?'' diye devam etti Enilayza kendini zorlayarak. ''Gelmezseniz çok özleriz sizi. Evelina da...'' Sustu. Adamın düşüncelerini Evelina'ya çevirme arzusuyla kız kardeşinin sırrını zamanından önce açığa vurma korkusu arasında kalmıştı. ''Bayan Evelina'nın başı ağrımaz mı?'' diye sordu ansızın Bay hiç ağrımaz. Yani sözünü etmeye değecek kadar değil.'' Uzun zamandır ağrımadı, Hem ebeline hastalanacak olsa bile asla kendini bırakmaz, diye açıkladı Enilayza, vicdanını alel acele yatıştırmaya çabalayarak. Hiç aklıma gelmezdi dedi Bayremi. Sanırım bizi sandığınız kadar iyi tanımıyorsunuz. Eh evet öyle, belki de tanımıyorumdur. Size iyi günler dilerim bayan banır, diyen Bayremi kapıya yürüdü. İyi günler Bayremi diye yanıt verdi Enilayza. Yalnız kaldığı için son derece memnundu. Hayatının en önemli anının geride kaldığını biliyordu. Kendi ideallerinin altına düşmediğine de seviniyordu. Harika bir deneyim olmuştu. Yanaklarındaki gözyaşlarına rağmen bunu tatmaktan dolayı üzgün değildi. Ama iki husus durumun kusursuzluğunu engelliyordu. Bu olayın dükkanda geçmesi ve siyah ipekli elbisesini giymemiş olması. Bir sonraki saati hayaller kurup kendinden geçerek yaşadı. Hayatına öyle bir şey girmişti ki daha sonra hiçbir yoksulluk onu elinden alamazdı. Bir zamanlar küçük bir kızken annesinin ona altın bir madalyon verdiği ve kendisinin karanlıkta yatağında oturup onu geceliğinin altında gizlediği yerden çekip çıkardığı zaman duyduğu aynı zengin sahiplik hissiyle yanıp tutuşuyordu. Sonunda Evelina'nın eve dönüşünün verdiği korkuyla bu düşünceler birbirine karışmaya başladı. Neler olduğunu açığa vurmadan kız kardeşinin gözlerinin içine nasıl bakacaktı? Sanki kendisinin üstünde görünür bir görkem varmış gibi hissediyordu. Evelina geri geldiğinde havanın kararmış olmasına memnun oldu. Ama korkuları boşunaydı. Her zaman kendisiyle meşgul biri olan Evelina son zamanlarda dükkandaki sıradan olaylarla ilgilenmez olmuştu. Onurunun kırılması ve ferahlama arasında karışık duygular içinde olan Annie o gün olup biten hakkında sorguya çekilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmadığını fark etti. Buna da memnun oldu. Bağrında sakladığı uğursuz sırrın görünür şekilde parlamadığını anlayınca biraz aşağılama duymadı değil. En sonunda kardeşiyle boy ölçüşebilecek konumda olduklarını Evelina'nın bilmemesinin can sıkıcı hatta bir bakıma tuhaf olduğunu düşündü. 8. bölüm Yakışık alan bir ara verdikten sonra Bayremi tekrar geldi dükkana. Karşılaştıklarında en Ilayza kendi siyah yünlü giysisinin altında köprüren duyguların Bayremi'nin göğsünde bir yankı bulup bulmadığını anlayamadı. Görünüşte hiçbir şey belli etmiyordu adam. Her zamanki gibi son derece sakin bir tavırla piposunu yaktı ve eski günlerin telassiz samimiyetine kolayca dönmüş göründü. Ama Enilayza'nın deneyimli gözleri zamanla bir değişikliğin farkına vardı. Bayrem'inin o önemli öğle sonrasında kendine baktığı gibi kız kardeşine bakmaya başladığını gördü. Hatta Evelina ile konuşmasının yönünde gizli bir anlamda sezdi. Bir seferinde durup dururken kıza seyahatten hoşlanıp hoşlanmadığını sordu. Enilayza Evelina'nın yanaklarındaki kızartının kendi yanaklarını kızartmış olan aynı ateşten kaynaklandığını gördü. Temmuzun bunaltıcı haftalarını böyle geçirdiler. O mevsimde küçük dükkanda işler neredeyse durmuştu. Bir cumartesi sabahı Bayremi iki kız kardeşin dükkanı erkenden kapatmalarını ve hep birlikte Konya Island teknelerinden biriyle körfezde dolaşmalarını önerdi. Enilaysa Evelina'nın gözlerinin parladığını gördü ve oracıkta kararını verdi. ''Sanırım ben gelemeyeceğim, çok teşekkür ederim ama kardeşimin seve seve gideceğine eminim.'' Evelina'nın onun da kendileriyle gelmesini körü söylemesi kadar Bay Remy'nin sessiz kalması da acı verdi Enilayza'ya. ''Hayır ben gelemeyeceğim.'' diye yineledi. ''Hava korkunç, sıcak, benim de hafif bir baş ağrım var.'' ''Ben de olsam gitmezdim bu durumda.'' dedi kardeş aceleyle. ''O zaman sen burada sakince oturup dinlen.'' Evet dinleneyim diye doğruladı Enilayza. Liza. Bayrami saat 2'de döndü. Bir dakika sonra da Evelina ile birlikte dükkandan çıktı. Evelina gezmeye giderken takmak üzere kendine yeni bir bone hazırlamıştı. Enilayza o bonenin biçiminin ve renginin fazlasıyla genç işi olduğunu düşündü. Evelina'nın zevkini eleştirmek ilk kez düşüyordu aklına. Kız kardeşine karşı olan tavrının böyle sinsice değişmesi onu korkuttu. Daha sonraki günlerde en ilaysa o öğle sonrasını düşündüğünde onun yalnızlığının niteliğinde kehanetimsi bir yan olduğunu hissetti. Sonraki bütün hayatının içinde bulunacağı yalnızlığın üç misli olan özünü damıtır gibiydi. O gün dükkana hiç müşteri gelmedi. Kapının tokmağını tutan dahi olmadı. Arka odadaki saatin tiktakları ironik bir şekilde boş saatlerin geçişini vurguluyordu. Evelina eve geç döndü, tek başınaydı. En onun ayak seslerinden bir kriz patlayacağını anladı. Sanki nereye bastıklarını bilmiyormuş gibi tereddütle atılıyordu adımları. Ablasının sevgisi kardeşinin yazgısına öylesine tutkuyla yansımıştı ki, bu gibi anlarda iki hayatı birden yaşıyor gibi oluyordu en Kardeşinin istekli mutluluğunu gördükçe kendi kişisel arzuları büzülüp suskunluğa gömülüyordu. Ama çevresindeki duygusal atmosferi asla canlı başla algılamayan Evelina, sırrından kuş kullanıldığının farkında değildi. Yüzünde bir kayıtsızlık maskesiyle ablasına sırrını itiraf etmeye hazırlanıyordu. Eğer acısı daha az olsaydı, Enilayza buna gülümseyebilirdi. "Nelerle uğraşıyorsun?" diye sordu Evelina. Enilayza gaz ocağının alt tarafında kibrit ararken. "Günümün güzel geçip geçmediğini soracak kadar zamanın yok mu?" Enilayza dudaklarında sakin bir gülümsemeyle ona döndü. Sormam gerekmez sanırım belli ki güzel geçmiş günün. Ah bilmiyorum. Ne hissettiğimi bilmiyorum. O kadar tuhaf ki içimden çığlık atmak geliyor. Sanırım yorgunsun. Yo değilim öyle bir şey yok. Ama her şey o kadar ani oldu. O tekne o kadar doluydu ki onun söylediklerini herkesin duyduğunu düşündüm. Enilayza diyerek içini döküverdi. ''Sana ne anlattığımı neden sormuyorsun bana?'' Son bir kahramanlık çabasıyla abartarak anlamıyormuş numarası yaptı Enilayza. ''Ne anlatıyorsun?'' ''Nişanlandım. İşte bu. Söyledim işte. Hem de teknede aldım bu teklifi. Bir düşünsene. Tam anlamıyla şaşırdım denemez. Er ya da geç teklif edeceğini biliyordum. Ama bugün olacağını düşünmüyordum nedense. Cesaretini toplayamayacağını sanıyordum.'' Hayır diyeceğimden öyle korkuyormuş ki o yüzden bu kadar zaman beklemiş teklifi yapmak için. Eh henüz evet demedim ona. En azından düşünmem gerektiğini söyledim. Ama sanırım biliyor. Ah Enilayza, öyle mutluyum ki. Göz kamaştıracak kadar ışıldayan yüzünü ellerinin arasına gizledi. O anda Enilayza sadece sevinç duygusuna izin verdi. Evelina'nın ellerini yüzünden çekti ve onu öptü. Birbirlerine sarıldılar. Evelina konuşacak hale geldiğinde hikayesini anlattı. Gece geç saatlere kadar uyanık kaldılar. Bayremi'nin her bir hecesini, her bakışını ya da hareketini ablasına anlattı. En farkında olmadan Bayremi'nin kendisine yapmış olduğu evlenme teklifinin ayrıntılarını Evelina'nın acımasızca uzatarak anlattığı ayrıntılarla ironik bir şekilde karşılaştırırken yakaladı kendini. Sonraki günleri Bay Remy ile ve birbirleriyle olan yeni ilişkilerine şaşkınlık içinde uyum sağlamakla geçirdiler. Eni azmi onu kendini arka planda tutmanın yeni doruklarına taşıdı. Evelina ile sevgilisini arka odada daha uzun süre baş başa bırakabilmek için dükkanda geç saatlere kadar işler yarattı kendine. Daha sonra ilk günlerin ayrıntılarını hatırlamaya çalıştığında pek azı geldi aklına. Sadece her sabah kurşun gibi ağır saatleri aynı dik acı yokuşundan yukarı itmesi gerektiği duygusuyla uyandığını biliyordu. Bay Remy her gün gelir olmuştu. Her akşam nişanlısıyla birlikte meydanın çevresinde gezintiye çıkıyorlardı. Geri döndüğünde Evelina'nın yanakları hep al al oluyordu. Evelina'yı köşedeki sokak lambasının uzağındaki o ağacın altında öptü diyordu en ilaysa kendi kendine tahmin edilemeyen şeylere karşı ani geliştirdiği bir öngörüyle. Pazarları genellikle bütün öğle sonrasını geçirmek üzere Central Park'a gidiyorlardı. En Liza onların uzun, ağır, mutlu gezintilerini arka odanın ölümcül sessizliğinde oturduğu koltuğundan adım adım izliyordu. Henüz evlilik konusuna değinilmemişti. Sadece Eveline ablasına Bay Remy'nin Bayan Hohmüller'le Linda'nın da düğüne davet edilmesini istediğini söylemişti. Çamaşırcık adının adının geçmesi Enilayzanın içinde yarı unutulmuş bir korkuyu yeniden canlandırdı. Çekinerek teklifte bulunurcasına ''Ben senin yerinde olsaydım bayan hohmüllerle pek sıkı fıkı olmazdım.'' dedi. Evelina ona sevecen gözlerle baktı. ''Benim yerimde olsaydın sevdiğin adamı hoşnut etmek için elinden geleni yapardım bence.'' Herman'ın arkadaşlarına diye ekledi, buz gibi soğuk ironik bir tavırla ''Tepeden bakan biri olmamam büyük şans.'' ''Ama'' diye itiraz etti Enilayza. ''Ben öyle demek istemedim. Sen de biliyorsun bunu. Sadece o kadını gördüğümüz gün kendisiyle arkadaşlık edebileceğim biri olmadığını düşündüm.'' ''Bence bu konularda en doğru kararı verecek olan kişi evli bir kadındır.'' diye yanıt verdi Evelina. Gelecekteki konumunun ışığına adım atmaya başlamışçasına. O günden sonra Enilayza öğütlerini kendine sakladı.'' Evelina'nın uyarılarını da anlayışını da pek istemediğinin farkındaydı. Kız kardeşinin hayatıyla ilgili planlarında kendisine artık yer olmadığını da görüyordu. Kaderin acımasızlığını tapınırcasına kabullenen Annie bu dışlanma hem doğal hem adil geliyordu. Ama içini çok yakıyordu. Evelina'ya duyduğu sevgiyi tutkulu anaçlığından arındıramıyordu. Hiçbir mantık kırıntısı kardeş sevgisinin serin kanlılığına indirgeyemiyordu duygularını. Düşündüğü gibi o sıralarda acısının acemilik döneminden geçiyordu. Yüzlerce deneysel biçimde Evelina gittikten sonra kendisini bekleyen yalnızlığa hazırlanıyordu. Hafifletilmiş bir yalnızlık olacaktı. Birbirlerinden uzakta olmayacaklardı. Evelina saatçinin dükkanından her gün bir koşu gelecekti. Pazar günleri kuşkusuz birlikte yemek yiyeceklerdi. Ama en kız kardeşinin bu görevleri nasıl artan bir üstün körülükle yerine getireceğini görür gibiydi. Evelina'dan bir haber alabilmek için gece dükkanı kapatıp Bay kapısına gideceği günü bile görüyordu. Ancak bu olasılık üzerinde fazla durmadı. İstedikleri zaman gelirler bana, ben hep burada olacağım demekle yetindi. Bir akşam meydanın çevresindeki gezintiden yanakları kızarmış, heyecan içinde döndü evine. En bir şey olduğunu hemen anladı ama yeni edindiği ketumluk alışkanlığıyla sorusunu içinde tuttu. Fazla beklemesi gerekmedi. Ah En Ilayza, onun söylediklerini düşününce söz ettiği kişi elbette Bay Remy'ydi. Öyle alt üst oldum ki meydandaki insanların fark edeceğini düşündüm. Tuhaf görünüyor muyum? Hemen evlenmek istiyor. Hem de gelecek hafta. Gelecek hafta mı? Evet, böylece sen Louis'e e hemen taşınabilirmişiz. Onunla sen, Sen Louis'e e mi taşınacaksınız? Oralara bensiz gitmesinin olağan olup olmayacağını bilmiyorum, diye sırıttı Evelina. Ama öyle ani oldu ki ne düşüneceğimi bilemiyorum. Mektubu daha bu sabah almış. Tuhaf görünüyor muyum en ilaysa? Gözleriyle aynayı aradı. ''Hayır görünmüyorsun'' dedi Annie Liza. Neredeyse sert çıkmıştı sesi. ''Eh neyse ki şanslıyım'' dedi Evelina. Sesinde hayal kırıklığı okunuyordu. Meydanın ortasında bayılmamam gerçekten bir mucize. Herman çok düşüncesiz, tek kelime etmeden mektubu elime tutuşturdu. Oradaki büyük bir firmadan gelmiş. Dediğine göre sen Louis'in Tiffany'siymiş. Saat departmanında bir iş teklif etmişler ona. Görünüşe göre oraya yerleşmiş bir Alman arkadaşı vasıtasıyla duymuşlar, onun adını. Harika bir başlangıç. Eğer adamları memnun ederse yıl sonunda terfi ettirecekler. Durdu. O güne kadarki yaşamının yavan temposundan onu sonsuza dek çekip alıyor gibi görünen durumun önemi heyecanlandırmıştı onu. O zaman gitmen gerekiyor, diye konuşabildi Enilayza. Evelina ona dik dik baktı. Onun geleceğine engel olmamı istemezsin değil mi? Yo yo ben sadece hemen mi olacak bu? Hemen diyorum gelecek hafta korkunç değil mi? Dedi Evelina yanakları kızararak. Eh annelerin başına gelen buydu işte. Onlar katlanıyorlar diye düşündü Enilayza. Kendisi neden katlanmasındı? Ama onlar önce kendileri tadıyorlardı bunu. Onunsa böyle bir şansı olmamıştı. Şimdi de kendine kurduğu bu hayat elinden kayıp gidiyordu. Aslında içsel ve derinden bakıldığında gitmişti bile. Yakında dıştan olan yakınlığı da kaybolacaktı. Sesler ve gözler yüzeyde hiçbir şey paylaşmayacaklardı. O dakikada Evelina'nın mutluluğunu düşünmesi bile bir avuntu kırıntısı sunmadı Enilayza'ya. Ya da bu avuntunun ışığını görse bile o kendisini ısıtamayacak kadar uzaktaydı. Kişisel ve elinden alınmayacak bir bağa, kendine ait acılara ve sorunlara duyduğu açlık Enilayza'nın ruhunu yakıp kavuruyordu. Yalnızlığıyla yüz yüze gelecek gücü bir daha toplayamayacağını düşünüyordu. İçinde bulunduğu anın çözümlenmesi gereken ufak tefek zorunlulukları yardımına koştu. İşsiz güçsüz olsa beslenirdik ederi ve onu pençesine alırdı. Ama dükkanda ve arka odada yapılması gereken işler ve Evelina'nın nikahının hazırlıkları o zorbayı dizginledi. Bayan Melins'in beklentisi gerçekleşti ve gelinliğin hazırlanmasına yardımcı olması için çağrıldı. Enilaysa ile birlikte bir akşam inci griisi geniş kaşmirin üzerine eğilmişlerken odaya Evelina girdi. Yalnızdı. Enilaysa, Bay nişanlısını kapıda bırakmasının iyi bir işaret olmadığını daha önceki deneyimlerinden biliyordu. Bu genellikle Evelina'nın hoş olmayan bir haber vereceği anlamına gelirdi. Enilaysa ilk bakışta bu seferki haberin iyice ağır olduğunu anladı. Başını dikişine eğerek kapıya sırtı dönük oturan Bayan Melins, Evelina masanın çevresinden dolaşarak karşı tarafta durunca irkildi. ''Aman Bayan Evelina, hortlak sandım sizi, öyle sessizce içeri girince.'' ''Sizi korkutmak istememiştim.'' dedi Evelina. En yakındaki iskemleye oturdu, lambanın ışığı yüzüne vurduğunda en ilaysa onun ağlamış olduğunu gördü. ''Çok berbat görünüyorsun.'' dedi Bayan Melins. ''Karşısındakinin ruhunun derinliklerini araştırmak için bir süre durduktan sonra.'' ''Sanırım Bay Remi seni o meydanda fazla sürüklüyor.'' ''Dikkat etmezsen yürümekten bacakların kopar. Erkekler düşüncesizdir. Hepsi de aynı. Eskiden bir kitapçıyla nişanlı olan bir kuzenin vardı.'' ''Bu gece artık dikişe devam etmesek daha iyi olacak Bayan Melins.'' diye onun sözünü kesti Enilaysa. ''Bence Evelina'nın iyi bir uykuya ihtiyacı var.'' ''Haklısınız.'' diye onayladı terzi kadın. ''Gelinliğin arka tarafını topladınız mı Bayan Banır? Kollar burada. Onları birbirine iğneleyelim.'' Ağzından bir öbek toplu iğne aldı, sincapların ceviz depolaması gibi iğneleri ağzına saklamıştı. Hadi bakalım dedi işini toplarken. Doğru yatağa bayan Evelina, yarın akşam biraz daha uzun çalışırız. Bana kalırsa biraz sinirlisiniz değil mi? Evlenme sırası bana gelince ödüm patlayacak biliyorum. Bu çapkınca kehanetten sonra kadın gitti. Arka odaya dönen Enilaysa Evelina'yı hala sessizce masanın başında oturur buldu. Yeni edindiği sessizlik politikasına uygun olarak gelinliği katlamaya başladı. Ama Evelina ansızın sert, doğal olmayan bir sesle ''Buna devam etmenizin bir anlamı yok artık'' dedi. Katladığı gelinlik Annie ellerinin arasından kaydı. ''Evelina, Banar, ne demek istiyorsun sen?'' ''Ne diyorsam onu, kaldı.'' ''Kaldı mı? Ne kaldı?'' ''Evlenmemiz.'' ''Beni St. E götüremiyor. Yeterli parası yok.'' Ezberlediği dersi okuyan bir çocuğun monoton sesiyle çıkıyordu sözler ağzından. Eneliza kaşmir kumaşı kaldırıp kucağına aldı, eliyle düzeltmeye başladı. ''Anlamıyorum.'' dedi sonunda. ''Yeterince basit. Yol parası çok tutuyor. Oraya vardığımızda evimizi kurabilmek için elimizde biraz para olması gerek. Hesap yaptık, o kadar parası yok. Hepsi bu.'' Ama ben onun harika bir yere gideceğini sanmıştım. Öyle zaten ama ilk yıl aylığı çok düşük. Kiralar da çok yüksek St. Louis'de. Alman arkadaşından bir mektup daha almış. Bu konuyu düşünüp taşınıyor. Riske atmaya korkuyor. Yalnız gitmesi gerekecek. Ama senin paran var unuttun mu? Bankadaki 100 dolar. Evelina sabırsızlığını gösteren bir el hareketi yaptı. Elbette unutmadım ama yetmez o eşi almak için harcamamız gerek hepsini. Bayremi hastalanıp işini kaybederse elimizde beş kuruş kalmaz. Beni yanına almadan önce en az yüz dolar daha biriktirmesi gerektiğini söyledi.'' En bu şaşırtıcı ifade üzerine bir süre düşündü. Sonra ''Bunu daha önce düşünmesi gerekmez miydi?'' demeye cesaret etti. Evelina birden parladı. ''Neyin doğru olduğunu senin ya da benim kadar biliyordur. Ona yük olmaktansa ölürüm daha iyi.'' Enilayza cevap vermedi. Şekil almamış bir kuşkunun pençesi sözcüklerin ağzından çıkmasını engellemişti. Yattıktan ve ışığı söndürdükten sonra Enilayza karanlıkta Evelina'nın ağladığını duydu. Ama yatağın kendine ait tarafında hiç kıpırdamadan kardeşinin sarsılan bedenine değmeden yattı. Evelina ile arasında bu kadar soğuk bir mesafe olduğunu daha önce hiç hissetmemişti. Gece saatler ağır ilerledi. Hayatlarında çok önemli bir rol oynamış olan masa saatinin ısrarlı, usandırıcı tiktaklarıyla geçti. Evelina'nın hıçkırıkları yatağa gitgide uzayan aralarla sarsmaya devam ediyordu. Sonunda onun uyuduğunu düşündü Eliza, ama gün ağrırken iki kardeşin gözleri buluştu. Evelina'nın yüzüne baktığında Enilayza cesaretini kaybetti. Yatakta doğrulup oturdu. Elini yalvarırcasına uzattı. Böyle ağlama canım, ağlama. Ah dayanamıyorum diye inledi Evelina. Enilayza onun titreyen omzunu okşadı. Ağlama diye yineledi. İkinci yüz doları da alırsan yetmez mi? Ben zaten hep sana vermek istemiştim onu. Sadece düğün gününe kadar söylemeyecektim. Dokuzuncu Bölüm Evelina'nın düğünü kararlaştırılan günde oldu. Tören iki kardeşin devam ettikleri kilisenin dua okutma odasında akşam yapıldı. Tören bitince davetli olan birkaç kişi düğün yemeği için kız kardeşlerin Bodrum katındaki evlerine gitti. Bayan Melinsin ve Bayan Hawkins'in yardımıyla ve bütün sokağın gösterdiği duygusal ilginin desteğiyle dükkanı ve arka odayı süslemek için elinden geleni yapmıştı Annie Liza. Masada portakal ve muz dolu bir çanakla gelinin kendi eliyle hazırladığı portakal çiçekleriyle kaplı dondurmalı düğün pastasının arasında içinde beyaz krizantemler olan bir vazo duruyordu. Kağıt güllerle bezeli sonbahar yaprakları, etejerle İsa peygamberin taş baskısını süslüyordu. Evelina'nın mutluluğunun gizemli etkeni olarak saygı gösterdiği saatin üzerine ise kurutulmuş sarı çiçekler konulmuştu. Her bir yanı şıkır şıkır pullarla, bileziklerle kaplı Bayan Melins, onun baş dikişçisi, Evelina'nın kıyafetine yardım etmiş olan soluk benizli genç kız, Bay ve Bayan Hawkins, büyük oğulları Johnny ve Bayan Hohmüller'le kızı masada oturuyorlardı. Bayan Hohmüller'in iri sarışın kişiliği daha ufak tefek davetlilerin aleyhine odaya hükmeder gibiydi. Orgu andıran kıvrımlarla kabaran kırmızı poplinden giysisi onu daha da heybetli gösteriyordu. En kurnaz bakışlı, kaba saba bir kız olarak hatırladığı Linda, biçimsiz bir çocukluğu izleyen zarif bir kadınlığa geçişle şaşırttı onu. Aslında düğün eğlencesinin rengini belirleyenler, hohmüllerlerdi. Gri kaşmir kıyafeti ve beyaz bonesi içinde her zamankinden daha solgun görünen Evelina, parlak bir taş baskının yanında duran belli belirsiz, silik bir karalamaya benziyordu. Damatların geleneksel önemsizliğine mahkum Bay Remi ise sesini duyurmak için bir çaba içinde değildi. Bayan Melis bile Bayan Hohmüller'in iri kırmızı kütlesinin gölgesinde kalarak boşuna ışıldayıp şıngırdıyordu. Eni Liza ise düğün yemeğinin merkezinin, katılmalarını hiç mi hiç arzulamadığı o iki konuk olduğunu görünce kötü bir şeyler olacağını önceden hissettiren bir duyguya kapıldı. Sofrada hep birlikte otururlarken neler konuşulduğunu, neler yapıldığını sonradan hatırlayamadı. O uzun saatler belleğinde fırıl fırıl dönen parlak renkler, yüksek sesler olarak kaldı. Bu dönüş içinde Evelina'nın solgun yüzü, Batan güneşin yıkadığı bir denizde boğulmakta olan bir surat gibi ara sıra görünüp kayboluyordu. Ertesi sabah Bay Remy ile karısı Sen Louis'e doğru yola çıktılar. Eniliza da yalnız kaldı. Dış görünüşte ayrılmanın ilk gerginliği Bayan Melins, Bayan Hawkins ve Johnny'nin gelmesiyle yumuşadı. Arka odadaki süslerin sökülmesine ve ortalığın derlenip toplanmasına yardıma gelmişlerdi. Enilayza onların bu kibarlığına teşekkür etti ama bekledikleri aşikar olan düğün hakkında konuşma Enilayza'nın dudaklarından dökülmedi. Gelenlerin varlıklarının tanıdık sıcaklığının gerisinde kapıda dikilen yalnızlığı görüyordu Enilayza. Enilayza bu kadar iri bir konuğu barındıramayacak kadar ufak biriydi. Yetersiz olduğu duygusuna kapıldı. Yuvasının bu yeni arkadaşına sunacak derin düşünceleri yoktu. O ana kadar bütün düşünceleri Evelina'ya yönelik olmuştu. Gösterişsiz, kolay sözcüklere dönüşmüştü. Sessizliğin muazzam dilinin tek bir sözcüğünü bile bilmiyordu. Evelina'nın gidişinin üzerinden iki gün geçmiş, arka odadaki ve dükkandaki her şey soğuk ve yabancı olmuştu sanki. Enilayza'nın yaşamının koşullarının değişmesiyle o mekanın bütün görünümü de değişmişti. Dükkanın kapısını açan ilk müşteri hortlak görmüş gibi korkuttu Enilayza'yı. Sabaha kadar yatan kendine ait tarafında dönüp durdu. Ara sıra huzursuz bir uykuya dalıyor sonra birden uyanıp elini Evelina'ya uzatıyordu. Çevresini alan yeni sessizlikte duvarlar ve eşya ses kazandı. Alacakaranlıkta ve gece yarısı tuhaf iç çekişlerle ve sinsi fısıltılarla onu ürküttü. Hayalet gibi eller pencerelerdeki panjurları sarstı ya da sokak kapısının sürgüsünü tıkırdattı. Bir keresinde de Evelina'nınkine benzeyen bir ayak sesi duyup buz gibi oldu. Adımlar karanlık dükkandan sinsice geçip kapının eşiğinde duyulmaz oldu. Zamanla bu seslere bir açıklama buldu. Karyolan'ın yamulduğunu, üst katta Bayan Melins'in ayağını yere vurarak yürüdüğünü... Sokaktan geçen bir arabasının gürültüsünün kapının sürgüsünü sarstığını söyledi kendine. Ama bu karara varana kadar geçen saatler pekişip sabit önsezilere dönüşen değişken korkularla doluydu. En kötüsü tek başına yediği yemeklerdi. Pastanın büyük dilimini Evelina'ya ayırmaya devam ediyordu dalgınlıkla. İlk fincanı kardeşinin almasını beklerken çayı soğuyordu. Bu hüzünlü yemeklerden birinde oraya gelen bayan Melins en ilay bir kedi edinmesini önerdi. Ama o başını iki yana salladı. Hayvanlara hiç alışkın değildi. Sonunda boş geçen on günün ardından Evelina'dan ilk mektup geldi. Sevgili kardeşim diye yazmıştı sıkışık el yazısıyla. Bu büyük kentte bulunmak tuhaf geliyor insana. Evden bunca uzakta hayatımı geçirmek için seçtiğim Herman'la baş başa olmak. Ama evliliğin kendi ciddi sorumlulukları var. Evli olmayanlar bunları asla anlayamazlar. Bu yüzden de belki daha mutludurlar. Hayat onlardan sadece basit görevler bekler, basit zevkler sunar ama başkalarını düşünmek zorunda olanlar görevlerini yapmaya hazır olmalıdırlar. Tanrı onları bu görevi yerine getirmek için nereye gönderirse göndersin. Şikayet etmem için bir neden yok aslında. Sevgili kocam beni çok seviyor ve çok düşkün bana. Ama bütün gün işinde. Bu yüzden elimde olmadan kendimi bazen yalnız hissediyorum. Şairin dediği gibi birbirini sevenler için ayrı olmak zordur. Ve sevgili kardeşim, çoğu kez dükkanda yalnız başına ne yapıyorsun diye merak ediyorum. Buraya geldiğimden beri benim yaşadığım yalnızlık duygusunu senin hiç tatmamanı dilerim. Şimdilik bir pansiyondayız. Ama yakında bir ev bulmayı ve kaldığımız yeri değiştirmeyi umuyoruz. O zaman bir ev yönetmenin bütün yükü sırtımda olacak. Ama kaderlerini başkalarınınkiyle birleştirenlerin alın yazısı böyledir. Hayat yükünden kaçmayı bekleyemezler. Zaten bunu istemem de, hep hayatta olmayacağım ama yaşadığım sürece görevimi yapacak gücüm olması için dua edeceğim. Bu şehir New York kadar büyük ve güzel değil. Ama kaderim beni balta girmemiş bir ormana bile sürüklese umarım hiç canımı sıkmam. Hiç böyle biri olmadım ben. Eş gibi tatlı bir kelime karşılığında özgürlüklerinden vazgeçenler, parlayan her şeyin altın olmadığını görmeye hazırlıklı olmalıdırlar. Ayrıca senin gibi hayat ırmağında bir yaz bulutu gibi boş ve sakince süzülmeyi bekleyemem. Kaderim bu değil ama başıma ne gelirse gelsin ben hep mütevekkil ve duacı olacağım. Benim gibi senin de iyi olduğunu umuyorum sevgili kardeşim, sevgilerimle. Evelina Remy Enilaysa Evelina'nın mektuplarının belagatli ve kişisel olmayan havasına gizliden gizliye hayranlık duymuştu hep. Ama daha önce okumuş olduğu ve kardeşinin okul arkadaşlarına ya da uzak akrabalara yazdığı birkaç mektuba başından geçenlerin bir kaydı gibi değil de edebi birer yazı gibi bakmıştı. Şimdi ise Evelina şişinmeyi bir yana bırakıp evdeki olayları sıralamasına daha uygun bir üslup seçmiş olsaydı diyordu. Mektubu tekrar tekrar okudu Annie Liza. Kardeşinin gerçekten ne yaptığını, ne düşündüğünü gösterecek bir ipucu aradı. Oysa her okuyuştan sonra daha da etkilenmiş ama Evelina'nın güzel konuşma sanatının labirentlerinden aydınlanmamış olarak çıkmaktan kurtulamadı. Kış başlarında aynı tarzda iki üç mektup daha geldi her birinin gevşek retorik kabuğunun içinde gerçeğin ufacık bir özü gizliydi. Annie Liza, satırların arasını sabırla uzun uzun inceledikten sonra, Evelina ile kocasının pansiyonlara epeyce para döktükten sonra ucuz bir apartmanda daire tuttuklarını, St. Louis'de yaşamanın sandıklarından daha pahalıya mal olduğunu, Bay geç saatlere kadar eve gelmediğini ve Bay konumunu inandırıldığından daha az tatminkar bulduğunu anlayabildi. Şubat'a doğru mektuplar seyreldi. Sonunda tamamen kesildi. Enilaysa ilk başta çekinerek ama bıkmadan daha sık haber almayı rica ederek mektup yazdı. Sonra ricalarının hepsi Evelina'nın uzayan suskunluğunun gizine gömülünce ablanın içini ne olduğunu bilemediği korkular sardı. Belki de hastaydı Evelina. Kendisine bir fincan çay pişirmekten aciz bir adamdan başka kendisine bakacak biri yanında olmadan... Emila Bayremi'nin dükkanındaki toz tabakasını hatırladı. Onların evindeki düzensizliğin resimleri kız kardeşinin hastalığının daha da öne çıkan görüntüsüne karıştı. Ama Evelina hasta olsaydı Bayremi mutlaka yazardı. Küçük düzgün bir el yazısı vardı. Mektupla iletişim onun için üstesinden gelinemeyecek bir sıkıntı değildi. En olası seçenek mutsuz çiftin bir hastalığa yakalanmış olması ve bu hastalığın... Onları Enilayza'yı çağıramayacak kadar güçsüz düşürmüş olmasıydı. Yoksa mutlaka çağırırlar diye düşündü Enilayza, bilinçsizce sinik düşünerek kendisinin ya da ufak birikimlerinin onlara bir yararı olacaksa. Bu gizemin içine gözlerini zorlayarak baktıkça daha da kararıyordu orası. Enilayza'nın girişken olmaması, uzak yerlerde o kayıpların izini sürmek için ne tür adımlar atılacağını hayal edememesi onu uyuşturuyor ve çaresiz bırakıyordu. Sonunda bulanık belleğinin derinlerinden, Bay Saint Louis'de çalıştığı kuyumcunun adı yukarılara süzüldü. Epeyce tereddüt ettikten ve adam akıllı çaba harcadıktan sonra, Annie Liza, eniştesinden bir haber vermeleri için çekinerek bir ricada bulundu onlardan. Yanıt beklediğinden daha çabuk geldi. Sayın Bayan, Geçen ayın 29'unda yazdığınız mektuba cevaben, ''Sözünü ettiğiniz şahsın bir ay önce iş yerimizden çıkartıldığını belirtiriz. Adresini veremediğimize üzgünüz. Saygılarımızla.'' Ludwig ve Hammerbaş Annie Liza bu kısa açıklamayı kederli bir uyuşukluk içinde okudu. Evelina'nın izini kaybetmişti. Sabaha kadar uyumadı. Kardeşini aramak üzere St. Louis'e gitmek için tasarladığı harika planı kafasında evirip çevirdi.'' Ama paçavraları birleştirip yama işi örtüler üretmeye alışkın bir beynin maharetiyle elindeki 3-5 kuruşu bir araya getirse bile bunun yine de yolculuk biletini karşılamaya yetmeyeceği acı bir gerçek olarak karşısına dikildi. Evelina'ya düğün hediyesi olarak verdiği para gündelik kazancının dışında elinde avucunda bir şey bırakmamıştı. Kış boyunca bu paralarda yavaş yavaş erimişti. Haftada bir kasaba gitmekten çoktan vazgeçmişti. Öteki masraflarını da olabilecek en alt düzeye indirmişti. Ama ne kadar tutumlu olursa olsun bir kenara para koyamamıştı. Küçük dükkanın başarısını sürdürmek için gösterdiği azimli çabalara rağmen kız kardeşinin yokluğu işte kendini hissettirmişti. Artık bohçaları boyacıya en ilayzanın taşıması gerektiğinden o yokken dükkanın kapısını çalan müşteriler kapıyı kilitli bulunca çoğu kez başka yere gidiyorlardı. Üstelik pek çok ısrarcı ama beyhude çabanın ardından Anne İlayza bone kenarlarını süsleme işinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Oysa Evelina'nın elindeyken bu iş dükkanlarının en karlı işiydi. Bu değişiklik dükkanın önünden geçen kadınları en göz alıcı manzaradan yoksun bırakıyordu. Banır kardeşlerin devamlı müşterileri Anne kadın şapkası konusunda becerisi olmadığını acı tecrübeler sonucu öğrendiklerinde onun bir tüyü kıvırabileceğine, hatta bir buket çiçeği tazeleyebileceğine olan güvenlerini de kaybetmeye başlıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Annie Liza, kendisine hep sevecen gözlerle bakmış olan ve bir keresinde Evelina'ya bir şapka siparişi veren Karpuz Kollu Hanım'la konuşmaya karar verecek oldu. Belki de o Karpuz Kollu Hanım kendisine birkaç dikiş işi verebilirdi ya da dükkanı arkadaşlarına tavsiye edebilirdi. Bu olasılığı göz önünde tutan Enilayza, çekmeceyi karıştırıp iki kardeşin ticaret hayatına atılırken ilk baştaki heyecanla sipariş etmiş oldukları eskimiş kartvizitlerden kalanları buldu. Ama karpuz kollu kadın sonunda göründüğünde yastaydı ve gözlerinde öyle kederli bir bakış vardı ki Enilayza konuyu açmaya cesaret edemedi. Kadın birkaç makarasıya iplik ve ipek almaya gelmişti. Kapının eşiğinde arkasına dönüp ''Yarın uzun süreliğine gidiyorum buradan.'' dedi. ''Umarım kışınız iyi geçer.'' Ve kapı kadının arkasından kapandı. Birkaç gün sonra bayan Hohmüller'i sormak üzere Hoboken'e gitmek geldi en Liza'nın aklına. Sıkıntısını ona anlatmaktan korksa da öyle merak içindeydi ki ister istemez yapacaktı bunu. Ama bu konuyu kafasında evirip çevirirken yeni bir sorun çıktı karşısına. Bayan Hohmüller'in evine yaptığı tek ziyarette Evelina ile birlikte oraya Bayremi tarafından götürülmenin eziyetine katlanmışlardı. Annie Liza şimdi o çamaşırcı kadının oturduğu mahallenin adını bile hatırlamadığını fark etti. Nerede kalmış sokağın adını hatırlamak. Ama Evelina'dan bir haber almalıydı. Yoluna çıkacak hiçbir şey onu engelleyemezdi. Birisinden öğüt almak için yanıp tutuşsa da durumunu Bayan Merlis'in meraklı gözlerin önüne sermekten hiç hoşlanmıyordu. İlk başta aklına içini dökebileceği başka birisi de gelmedi. Sonra Bayan Hawkins'i hatırladı, daha doğrusu kocasını. En ise onun sıkıcı, cahil bir adam olduğunu hep düşünmüş olsa da büyük olasılıkla erkeklere özgü o tuhaf yetenekle insanların adreslerini bulma kabiliyetiyle donanmıştı adam. Bayan Hawkins'in ziyaretçisi içini dökerken o neredeyse erkekse bir kayıtsızlıkla dinliyordu. Bir taraftan da çocuklarını susturmaya çalışıyordu. En sonunda belki Bay Hawkins yardımcı olabilir size diye devam etti Bayan Hawkins dalgınca. Eve gelir gelmez gönderirim onu size. Ona bütün olanları anlatırsınız. Bayan Hovmüller'in adresini rehberde bulursa hiç şaşmam. Çalıştığı yerde bir tane rehber olduğunu biliyorum. Bulabilirse gerçekten minnettar olurum diye mırıldandı Annie Liza. Uzun süredir gizlenen bir korkuyu açmanın sağladığı doğallıktan uzak hafifleme hissiyle yerinden kalkarken. Bay Hawkins yeteneği konusunda karısının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Annie Bayan Hovmüller hakkında anlatabileceği her şeyi dinledikten sonra ertesi akşam elinde bir kağıtla çıka geldi. Kağıtta kadının adresi yazılıydı. Ailenin katibi olan Johnny altında da iri yuvarlak harflerle arabalı vapurdan çıkınca o adrese götüren sokakların adlarını not etmişti. Enilaysa o gece sabaha kadar uyumadı. Bay Hawkins'in verdiği talimatları kendi kendine tekrarladı. İyi bir adamdı o. İsteseydi kendisiyle seve seve Hoboken'e gideceğini biliyordu. Aslında adamın ürkek gözlerinde kendisine eşlik etmeyi teklif edeceğini okur gibi olmuştu. Ama Enilayza böyle bir işi tek başına yapmayı tercih ediyordu. Ertesi pazar erkenden yola çıktı. Çok zorluk çekmeden Feribot'un yolunu buldu. Bayan Hovmüller'in evine gideli neredeyse bir yıl olmuştu. Gemiye binerken serin bir Nisan rüzgarı yüzünü yaladı. Yolcuların büyük kısmı kabinde birbirine sokulmuştu. Enilayza Liza temmuzdayken çok kalın gelmiş olan siyah mantosunun içinde titreyerek kabinin en karanlık köşesine çekildi. Karaya ayak basarken biraz şaşkındı. Ama babacan bir polis memuru onu doğru arabaya bindirdi. Annie bir düşte gibi Bayan Homüller'in evine giden yolu bir kez daha geçerken buldu kendini. İnmek istediği sokağın adını kondüktöre söylemişti. Çok geçmeden bir zamanlar yakıcı güneşin altında sıcaktan bunalarak durduğu köşede, birhanenin yakınındaki köşede yüzünü yalayan rüzgarda dikildi. Sonunda boş bir araba göründü. Sarıya boyalı yan tarafında Bayan Hommiller'in oturduğu mahallenin adı yazılıydı. Çok geçmeden En Eliza boş arsaların arasına ıssız bir lagündeki devasa yığınlar gibi konan dar tuğla evlerin önünden geçmişti. Araba yolun sonuna vardığında En Eliza indi. Önceki gelişlerinde Bayremi'nin hangi yöne sapmış olduğunu hatırlamaya çalışarak bir süre durdu. Tam arabanın sürücüsüne sormaya karar vermişti ki Adam sıska atlarının yularını çekti ve hala boş olan araba Hoboken'e doğru yola koyuldu. Yolun kenarında bir başına kalan Enilaysa temkinli adımlarla ilerlemeye çalıştı. Gözleriyle çevrede üçgen çatısının üstünde bir kara ağaç sarkan küçük kırmızı bir evi arıyordu. Ama her şey yabancı ve tekinsiz geliyordu ona. Omuzlarını sarkıtmış bir iki asık suratlı adam meraklı gözlerle yanından geçtiler. Enilayza durup onlarla konuşmaya bir türlü karar veremedi. Sonunda kıtık saçlı bir oğlan yasa dışı bir eğlenceyi akla getiren bir döner kapıdan çıktı ve Enilayza sıkıntısını ona açmaya cesaret etti. Beş sen teklif edilince oğlan Enilayza'yı bayan homüllere götürmek için heveslendi. Az sonra da peşinde Enilayza ile taş ustasının avlusundan geçiyordu. Son bir köşeyi dönüp küçük kırmızı eve vardılar. Enilaysa rehberine bahşişini verdikten sonra bahçe kapısının sürgüsünü çekti ve kapıya yürüdü. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Dudaklarının titremesini engellemek için kapının pervazına yaslanmak zorunda kaldı. Bayan Hohmüller'e Evelina'dan söz etmenin kendisini ne kadar inciteceğini o ana kadar bilememişti. Heyecanı yatışınca evin görünümünün çok değiştiğini fark etti. Sadece kara ağacın, kışın yapraklarını dökmüş ya da çiçek tahlarının kirlenmiş olması değildi. Evin kendisinin değerden düşmüş, terk edilmiş bir havası vardı. Pencere pervazları çatlamış ve kirliydi. Panjurlardan bir ikisi de gevşemişti. Menteşelerinin üstünde iç karartıcı biçimde sallanıyordu. Açılana kadar kapıyı birkaç kez çalması gerekti. Sonunda başına bir örtü örtmüş İrlandalı bir kadın kucağında bebeğiyle eşikte göründü. Kadının gerisindeki dar koridora bakan Annie Liza, Bayan Hovmüller'in derli toplu evinin içinin de dışı kadar kötüleşmiş olduğunu gördü. Kadın Annie söylediği adı duyunca gözlerini dikerek ona baktı. ''Bayan kim dediniz?'' ''Bayan Hovmüller. Burası onun evi değil mi?'' ''Hayır değil'' dedi kadın, sırtını dönerken. Ah ama bekleyin lütfen diye atıldı Annie Liza. Yanılıyor olamam, evinde çamaşırcılık yapan bayan Hovmüller'i söylüyorum. Geçen Haziran'da onu ziyaret etmiştim. Aa, Hollandalı çamaşırcı kadın olmalı. Burada eskiden oturuyordu. Gideli iki aydan fazla oldu. Şimdi burada Mike McNaught'ı oturuyor. Şşşt dedi sonra ağlamak üzere dudağını büzen bebeğe. Annie dizlerinin bağı çözüldü. Bayan Hohmüler gitti mi? Ama nereye gitti? Burada bir yerde olmalı. Bana söyleyemez misiniz? Nasıl söyleyeyim dedi kadın. Biz buraya gelmeden önce gitmiş o. Dalia, çocuğu o soğuktan içeri sokar mısın sen diye seslendi içerden İrlandalı bir ses. Lütfen durun, ne olur durun diye ısrar etti Enilayza. Bakın bayan Hohmülleri mutlaka bulmalıyım. O zaman gidip arayın onu diye yanıt verdi kadın. Arkasını dönüp kapıyı çarparken... Kapının önünde kala kaldı Enilayza. Hayal kırıklığının büyüklüğü uyuşturmuştu onu. Evin içinden gelen sesler yükselince bahçe yolundan geçip kapıdan çıkmak zorunda kaldı. O zaman bile neler olduğunu kavrayamadı. Sokakta durup eve baktı. Kirli pencerelerden birinde Bayan Hommüller'in bir zamanlar nefret ettiği yüzünün belirmesini umar gibiydi. O ıssız çevrede ansızın esen buz gibi bir rüzgar Enilayza'nın incecik giysisinin içine işledi. Enilaysa arkasına dönüp geldiği yolu izleyerek yürüdü. Komşulardan birine bayan homülleri sormayı düşündü. Ama o evler öylesine sevimsiz görünüyordu ki hangi kapıyı çalacağına karar veremeden uzaklaştı oradan. Altta araba durağına vardığında bir araba Hoboken'e doğru çoktan yola çıkmıştı. Buz gibi soğukta o köşede bir saat beklemesi gerekti. Uzakta yeniden bir araba göründüğünde Enilayza'nın elleri ayakları soğuktan buz kesmişti. Feribota giderken yolda durup bir fincan çay içmeyi düşündü. Ama restoranların olduğu yere gelmeden o kadar midesi bulanır ve başı döner olmuştu ki yemek düşüncesi bile itici geliyordu. Sonunda kendini feribotta buldu. Tıka basa dolu kabinin yatıştırıcı havasızlığında sonra yine bir sokak köşesinde soğuktan titreyerek dakikalarca bekledi. Nemli saman ve tütün kokan şehir içi arabasında bir kez daha sarsıntılı bir yolculuk yaptıktan sonra sonunda ilkbaharın soğuk alacak aranlığında Annie Liza evinin kapısını açtı ve el yordamıyla dükkanın içinden geçti. Sobasız yatak odasına ulaştı. Ertesi sabah bayan Hawkins Annie yaptığı yolculuğun sonucunu öğrenmek için uğradığında kızı tezgahın arkasında eski bir şala sarılmış otururken buldu. Ah bayan Baner hastasınız siz. Ateşiniz çıkmış. Yüzünüz kıpkırmızı.'' ''Yok bir şeyim. Galiba dün feribotta üşüttüm.'' dedi Annie Liza. ''Burada bir şişlik var gibi.'' diye onu azarladı bayan Hawkins. ''Elinize bir bakayım. Yanıyorsunuz. Bakın bayan Baner hemen yatağa girmelisiniz.'' ''Ah bunu yapamam bayan Hawkins.'' Enilayza Liza bitkindi. Gülümsemeye çalıştı. ''Dükkana bakacak. Benden başka kimse olmadığını unutuyorsunuz.'' Dikkatli olmazsanız siz de pek fazla bakamazsınız dükkana diye cevabı yapıştırdı Bayan Hawkins. Sakin görünümünün altında hastalıklar ve ölüm için tekinsiz bir tutku besliyordu. Enilayza'yı acı çekerken görünce her zamanki kayıtsızlığından sıyrılmıştı. "Zaten dükkana pek gelen giden yok." dedi farkında olmadan acımasızca konuşmuştu. "Hemen gidip bakayım. Bayan Melins kızlarından birini buraya gönderebilir mi?" diye İtiraz edemeyecek kadar bitkin olan Annie Liza, bayan Hawkins'in kendisini yatırmasına, ocakta çay pişirmesine ses çıkarmadı. Yardım çağrılarına hep yanıt verecek kadar iyi huylu olan bayan Melins de gözü bozuk kızını olmayan müşterilerle ilgilensin diye aşağı gönderdi. O ana kadar bağımsızlığından feragat etmiş olan Annie üstüne birden büyük bir kayıtsızlık çöktü. Hatırlayabildiği kadarıyla hayatında ilk kez o başkalarıyla değil başkaları onunla ilgileniyordu. Böyle kendini teslim edince bir an ferahladı. Uslu bir çocuk gibi çayını içti. Aryan göğsüne lapa koymalarına izin verdi. Nadiren kullanılan şöminede ateş yakılmasına da itiraz etmedi. Ama Bayan Hawkins yastıklarını düzeltmek için üzerine eğildiğinde dirseğine dayanıp doğruldu ve "Ah Bayan Hawkins, Bayan Hommilleri bulamadım." dedi. Gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu. Yok muydu taşınmış mı? İki aydan fazla olmuş. Nereye gittiğini de bilmiyorlar. Ne yapacağım ben Bayan Hawkins? Hele hele Bayan Banır. Siz sakince yatın kafanızı yormayın. Eve döner dönmez Bay Hawkins'e danışırım ben. Anne Eliza minnetar olduğunu söyledi. Bayan Hawkins de eğilip alnından öptü onu. Sakın kafanızı yormayın diye yineledi. Çocukların avuttuğu ses tonuyla. Annie yatakta bir haftadan fazla kaldı. İki komşusu ona özenle baktılar. Gözü bozuk olan kızla Evelina'nın gelinliğine yardım etmiş olan soluk yüzlü kız da sırayla dükkandaki işlerle ilgilendi. Her sabah arkadaşları göründüğünde Annie başını kaldırıp mektup var mı diye soruyordu. Onlar da usulca yok diye işaret ediyorlardı. Susup yastığına koyuyordu başını. Bayan Hawkins birkaç gün, Bayan Ho Müllerin izinin en iyi nasıl bulunabileceği yolunda kocasına danışmak için verdiği sözden hiç söz etmedi. Yeni bir hayal kırıklığından korkan en İlaiza da konuyu hiç açmadı. Bir sonraki pazar akşamı, sobanın yanındaki sallanan koltuğuna yastıklarla desteklenip oturur, Bayan Melins lambanın altında polis gazetesini okurken dükkanın kapısı çalındı ve Bay Hawkins içeri girdi. Enilayza onun basit dost yüzüne bakar bakmaz bir haber vereceğini anladı. Endişesini Bayan Melins'ten saklamaya artık çalışmasa da dudakları öyle titriyordu ki konuşmayı başaramadı. ''İyi akşamlar Bayan Baner, dedi Bay Hawkins uzata uzata. ''Bütün gün Hoboken'deydim. Bayan Homüller'i arıyordum. İyice araştırdım ama ne yazık ki bir işe yaramadı. Oradan ayrılmış, çekip gitmiş, kimse de nereye gittiğini bilmiyor.'' Çok iyisiniz Bay Hawkins. Üzerine çöken hayal kırıklığına rağmen Annie sesi bir fısıltı olarak duyulabilmişti. Kötü haber getirmenin sıkıntısını yaşayan Bay Hawkins kararsızlık içinde kızın karşısında duruyordu. Sonra gitmek üzere arkasını döndü. Bir şey değil dedi. Kapının eşiğinde duraladı. Annie Liza yine konuşmak, adamı alıkoymak, ondan öğüt almak istiyordu. Ama kelimeler boğazında düğümlendi ve sessizce arkasına yaslandı. Ertesi sabah erkenden kalktı. Titreyen parmaklarla giyindi, bonesini taktı. Gözü bozuk kız gelene kadar bekledi. Dükkanla ilgili talimatlar verdikten sonra sokağa çıktı. Bir gece öncesinin uykusuzluk nöbetlerinin birinde aklına Tiffany'ye gidip Raimi'nin geçmişiyle ilgili araştırma yapmak gelmişti. Bu sayede belki Evelina'ya ulaşmanın yeni bir yolunu gösterecek bilgi alabilirdi. Evden çıktığı için Bayan Melinsle ile Bayan Hawkes'in kendisine kızacaklarını bildiğinden suçluluk duyuyordu. Ama Evelina'dan haber alana kadar kendini iyi hissedemeyeceğini de biliyordu. Sabah havası sertti. Rüzgara yüzünü döndüğünde kendini öyle zayıf ve bitkin hissetti ki Union meydanına ulaşıp ulaşamayacağını bilemedi. Ama çok yavaş yürüyerek ve kimsenin dikkatini çekmeden ara sıra durup dinlenerek sonunda kendini kuyumcunun cam kapılarının önünde buldu. Henüz çok erkendi ve dükkanda müşteri yoktu. İçlerinde pırlantaların ve gümüşlerin ışıldadığı sıra sıra vitrinlerin arasından geçerken o esnada çalışmayan sayısız gözün üzerinde toplandığını hissetti. Vitrinlerin arasındaki boş geçitlerde dolaşan etkileyici beyefendilerden birine yaklaşmak zorunda kalmadan saat bölümünü bulmayı umarak çevresine bakınıyordu ki bu centilmenlerden en etkileyici olanlarından birinin dikkatini çekti. Kendisine nasıl yardımcı olabileceğini soran adamın ürkütücü yardımseverliği, Enilayza'nın isteğini açıklamak yönündeki umudunu kırdı. Ama sonunda bir dizi karmaşık yanlış başlangıçtan sıyrılıp saat bölümünün kendisine gösterilmesini söyleyebildi. Adam Enilayza'yı düşünceli bir tavırla inceledi. "Nasıl bir saat aradığınızı sorabilir miyim? Düğün hediyesi mi olacak yoksa?" Bu dokundurmanın ironisi Enilayza'nın damarlarını ani bir güçle doldurdu. ''Saat satın almak değil niyetim. Bölüm yöneticisiyle görüşmek istiyorum.'' dedi. ''Bay Loomis'le mi?'' Adam hala gözleriyle Enilaysa'yı tartıyordu. Sonra kızın doğuracağı sorunun fazla önemli olmayacağını düşünüp ''Ah tabi dedi. ''Asansörle ikinci kata çıkın. Soldaki ilk koridor.'' Uzayıp giden vitrinlerin sonunu işaret etti eliyle. Enilaysa onun soylu el hareketinin gösterdiği yönde ilerledi. Hızla yukarı çıkan asansör onu binlerce saatin vızıldayıp gümbür dediği kocaman bir salona ulaştırdı. Nereye baksa saatlerin sonu gelmeyen ışıltılı görünümleri uzanıyordu. Her boy ve seste saatler, holde duran çam biçimli dev saatlerden, cıvıl cıvıl çalışan şifonyer oyuncaklarına kadar, abanozdan ve pirinçten yapılma, katedral çamları gibi ses çıkartan uzun saatler, bronz porselen saatler, her boy ses ve biçimden saatler, Onların sıkışık sıralarının arasında, vitrinlerin arasındaki geçitlerin cilalı zeminleri boyunca öteki rentilmenler yürüyor, görevlerinin başlamasını bekliyorlardı. Adamlardan biri az sonra yanına yaklaştı. Bay Lumiz Şuradan gidin. Bürosu öteki uçta dedi. Buzlu cam ve parlak cilalı lambrilerden yapılma bir bölmeyi işaret etti. Enilayza teşekkür ederken adam iş arkadaşlarından birine döndü ve bir şey söyledi. Enilayza'nın kulağına Baylumi'nin adı çalındı. İkinci adam şakayı takdir ettiğini gösterir şekilde kıkır kıkır güldü. Bu şakanın kendisiyle ilgili olduğundan kuşkulanan Enilayza, paltosunun altında sıska omuzlarını dikleştirdi. Büronun kapısı açıldı. İçeride kır sakallı bir adam masanın başında oturuyordu. Nazikçe kafasını kaldırıp baktı. Enilayza yine Baylumi'yi sordu. "Baylumi'siz benim nasıl yardımcı olabilirim?" dedi adam. Ötekilerden çok daha az kibirliydi ama en ilaysa onun daha fazla etki sahibi olduğunu düşündü. Adamın konuşmasından cesaret alıp onun eliyle işaret ettiği sandalyenin ucuna ilişti. ''Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın efendim. Acaba Herman Remy hakkında sizden bir şey öğrenebilir miyim?'' diye geldim. İki üç yıl kadar önce burada saat bölümünde çalışıyormuş. Bay Loomis, bu adı tanıdığını belli eden bir harekette bulunmadı. ''Remy mi? Ne zaman işten ayrılmış?'' Tam bilemiyorum. Çok hastalanmış. İyileştiğinde de yerine başkası alınmış. Geçen Ekim ayında kız kardeşimle evlendi ve St. Louis'e gittiler. İki aydan fazladır onlardan haber alamadım. O benim tek kız kardeşim. Onun için çok endişeleniyorum. Anlıyorum dedi Bay Lumis. Remy burada nasıl bir görevdeymiş diye sordu. Bize, bize saat bölümündeki şeflerden biri olduğunu söylemişti diye kekeledi Nilayza Birden kuşkuya kapılmıştı. ''Biraz abartmış olabilir ama kayıtlarımıza bakıp onun hakkında bir şey söyleyeyim. Adı ne demiştiniz?'' Remi, Herman Remi. Bay Loomis'in dosyasının sayfalarını çevirirken çıkarttığı sesin böldüğü uzun bir sessizlik oldu. Sonunda başını kaldırdı, parmağı sayfaların arasındaydı. ''İşte buldum, Herman Remi. Basit işçilerden biriymiş. Buradan ayrılalı, geçen Haziran'da üç buçuk yıl olmuş.'' ''Hastalık nedeniyle mi?'' diye sordu Annie Bay Loomis tereddüt eder gibiydi. Hastalıktan söz edilmiyor burada dedi. En ilayza, adamın duygudaş bakışlarını yine üstünde hissetti. Galiba size gerçeği söylemem iyi olacak. Uyuşturucu kullandığı için atılmış. Yetenekli bir işçiydi ama onu burada tutamazdık. Size bunları anlattığım için üzgünüm ama daha dürüstçe olur bu. Çünkü kız kardeşinizi merak ettiğinizi söylüyorsunuz. Büronun cilalı lambirilerini görmez oldu Enilayza. Liza. Sayısız saatin tıkırtısı da fırtınalı bir denizin dalgaları gibi geldi kulağına. Konuşmaya çalıştı ama başaramadı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama zemin ayaklarının altından kaymıştı. Çok üzgünüm diye yineledi Baylomiz dosyayı kapatırken. Şimdi adamı tam olarak hatırladım. Ara sıra ortadan kaybolurdu bu. Sonra ortaya çıktığında... Öyle bir durumda olurdu ki günlerce hiçbir işe yaramazdı. Annie Liza adamı dinlerken Bay Remy'i dükkandaki tezgahın gerisinde berbat bir moral bozukluğu içinde otururken bulduğu günü hatırladı. Adamın tanımadan bakan bulanık bakışlı gözlerine, dükkandaki her şeyi kaplayan toz tabakasını, vitrinde duran ve patisini bir kitabın üzerine koymuş ternov köpeği şeklindeki bronz yeşil saati görür gibi oldu. Yavaşça ayağa kalktı. ''Teşekkür ederim. Size rahatsızlık verdiğim için bağışlayın.'' dedi. Rahatsız olmadım. Remy'nin kız kardeşinizle geçen Ekim'de evlendiğini mi söylemiştiniz? ''Evet efendim. Hemen St. Louis'e gittiler. Onu nasıl bulacağımı bilmiyorum. Belki burada Remy hakkında bir şeyler bilen biri vardır.'' diye düşündüm. ''Eh işçilerden biri bilebilir belki. Bana adınızı bırakın. Biz bulursam size haber vereyim.'' Kıza bir kalem verdi. O da adresini yazdı. Sonra kız görmeyen gözlerle saatlerin arasından geçip gitti. 11. Bölüm. Sözünü tutan Bay Lumis birkaç gün sonra bir mektup gönderdi. Atölyede Remiden haberi olan var mı diye sordurmuş, ama bir sonuç alamamıştı. Enilayza mektubu katlayıp incilinin sayfalarının arasına koyarken son umudunun da uçup gittiğini hissetti. Bayan Melins tabii ki çoktan polisten yardım istenmesini önermişti. En sevdiği kitaplardan ikna edici örnekler vererek Pinkerton dedektifinin olağanüstü yeteneğini anlattı. Ama Bay Hawkins'e danışılınca dedektiflerin günde 20 dolar aldığını söyleyerek bu projeyi bir kenara itti adam. Yasalar karşısında duyduğu belli belirsiz korku, evelin ayı mavi üniformalı bir polisin pençeleri arasında görür gibi olması, en polisin yardımına başvurmaktan alıkoydu. Bayoumiz'in mektubunun gelmesinden sonra haftalar birbirini olaysız izledi. Eniliza ilk bahar sonlarına kadar öksürükten kurtulamadı. Aynadaki görüntüsü git çökük ve sıska oldu. Alnı da ayrım noktasının üstünde siyah bir kauçuk tarakla tutturulmuş bir tutam saçın olduğu yere kadar daha da kavislendi. İlk yaklaşırken bebek bekleyen bir kadın Mendoza Aile Oteline yerleşti. Bayan Melin'sin aracı olmasıyla bebeğin giysilerinden bir kısmının hazırlanmasını Eniliza'dan istedi. Bu da Eniliza'nın gelecek korkusunu biraz hafifletti. Ama rahatlama hissi duyabilmesi için kendini oldukça zorlaması gerekti. Kendi kişisel durumunun iyi olmasını hiç umursamıyordu. Bazen dükkanı kapatmayı bile düşünüyordu. Ancak adresini değiştirirse Evelina'nın kendisini bulamamasından korktuğu için. Bu planı uygulamaya koyamıyordu. Kardeşinin izini bulmak için hiçbir umudu kalmadığından ıssız hayal gücünün bütün faaliyeti Evelina'nın eve dönmesi olasılığı üzerine yoğunlaşmıştı. Remin'in sırrını keşfetmesi içini müthiş korkularla doldurmuştu. Dükkanın ve arkadaki odanın ıssızlığında Evelina'nın çektiği acıların bulanık imgeleri ona işkence ediyordu. Onun sessizliğinin altında hangi korkular saklanmazdı ki? Annie en büyük korkusu Bayan Melins'in Bay Loomis'den öğrendiklerini ağzından almasıydı. Bayan Melins'in uyuşturucu kullananlar hakkında anlatacak berbat hikayeleri olduğundan emindi. Bunları dinleyecek gücü yoktu. Esrarkeş, bu kelimenin kendisi bile şeytaniydi. Bayan Melins'in o kelimeyi ağzında yuvarladığını duyabiliyordu. Ama Enilayza'nın kendi haline bırakılan hayal gücü uzun saatleri kötü imgelerle doldurmaya başlamıştı. Bazen geceleri adının seslenildiğini sanıyordu. Kardeşinin sesiydi çağıran. Ama meçhul bir dehşetle zayıf çıkıyordu. Enilayza'nın en huzurlu anları Evelina'nın ölmüş olduğuna ikna olmayı başardığı anlardı. O zaman yasını tutarak ama daha sakince onu düşünüyor, meçhul bir mezarlıkta, kimsenin ilgilenmediği bir toprak yığınının altına fırlatılmış olduğunu, başının ucunda bir mezar taşı olmadan başka bir mezara çiçek koymak üzere oradan geçen matemli biri merhametle onun baş ucunda durup mezara bir çiçek bırakmadan yattığını hayal ediyordu. Bazen de yaşadığını, sefalet içinde de olsa yaşadığını, ablasını özlediğini görüyor, kesin olmasa da buna ikna oluyordu. Yaz böyle geçti. Enilayza, Bay Hawkins'te Bayan Melins'in kendisini sevgi dolu bir kaygıyla gözlediklerini biliyordu. Ama bunu bilmesi bir teselli vermiyordu. O kadınların kendisi hakkındaki düşüncelerine ya da hislerine aldırmıyordu artık. Onun acısı insan eliyle iyileştirilecek türden değildi. Bir süre sonra o iki kadının kendisine yararlı olmayacaklarını anladığını fark etti. Gündelik işlerinin izin verdiği ölçüde geliyorlardı yine. Ama gitgide daha kısa olmaya başladı ziyaretlerin süresi. Sonbahar geldi. Arkasından da kış. İşler yine azalmıştı. Bodrum katındaki dükkana gelen müşterilerin sayısı üçü beşi geçmiyordu. Ocak ayında Enilayza annesinin kaşmir şalını, mozaik buruşunu ve üzerinde hep saatin durduğu gül ağacından etejeri rehine verdi. Sürekli olarak Evelina'nın zayıf ve bitkin halde geri döneceğini, başını koyacağı bir yer bulamayacağını hayal etmese, karyolayı da satardı. Kış da sona erdi. Mart gelip de rüzgarlı köşe başlarında öbek öbek fulyalar görününce, Enilayza, Evelina'nın eve elinde bir demet fulyayla geldiği günü hatırladı. Sokaklara zamanından evvel ışıltı saçan çiçeklere rağmen Mart ayı sert ve fırtınalı geçti. Enilayza iliklerine kadar üşüdü. Yine de farkında olmadan hayatın sağaltıcı çarkına kapılmaya başlamıştı. Yalnız olmaya yavaş yavaş alışmıştı. Mevsimle gelen bir iki müşteriyle bezgince ilgileniyordu. Evelina'yı aklından hiç çıkaramasa da kardeşi zihninin ön tarafında eskisi kadar yer kaplamıyordu. Bir ikindi vakti şalına sarılmış tezgahın arkasında oturuyor, kepengi indirip arka odanın görece rahatlatıcı ortamına ne zaman çekilsem diye düşünüyordu. Özellikle bir şey yoktu kafasında. Belki sadece belli belirsiz karpuz kollu kadını geçiriyordu aklından. Uzun süreli yokluğundan sonra bir gün önce yeni kesimli kollarıyla ortaya çıkmış, kurdeleler ve iğneler satın almıştı. Hala yaz kıyafetindeydi. Ama belli ki hafifliyordu yası. Enilayza da bu durumu yeni siparişlerin geleceğine yordu. Kadın aşağı yukarı bir saat önce dükkandan ayrılmış, zarif adımlarla beşinci caddeye yürümüştü. Her zamanki cana yakın tavrıyla Enilayza'ya iyi günler dilemiş, Enilayza da bunca zamandır tanışmalarına rağmen o hanımın adını hala bilmediğini düşünmüştü. Sonra aklı hanımın elbisesinin kollarının yeni kesimine gitmiş, daha dikkatli incelemediği için kendine kızmıştı. Bayan Melins'in o kesimi bilmek isteyeceğini hissetmişti. Annie hiçbir zaman kendisiyle meşgul olmayıp etrafı incelediği zamanlardaki Evelina kadar keskin bir gözlemci olmamıştı. Bayan Melins'in hep dediği gibi Evelina gözleriyle motifleri çıkarabilirdi. O yeni kol biçimini göz açıp kapayıncaya kadar gazete kağıdından kesip çıkarabilirdi. Bütün bunları aklından geçirirken keşke kadın yine gelse de kollarının biçimine bir daha bakabilsem diye düşündü. Buralardan geçmesi olmayacak şey değildi. Çünkü herhalde meydanda ya da yakında oturuyordu. Birden tezgahın üzerinde küçük şirin bir mendil durduğunu fark etti Annie Liza. Hanımın çantasından düşmüş olmalıydı. Almak üzere mutlaka geri gelirdi. Bu fikirden hoşlanan Annie Liza, tezgahın gerisinde durup kararmakta olan sokağı seyretti gaz lambasını olabildiğince geç yakardı. Biri gelirse gaz lambasını hemen yakabilecek şekilde kibrit kutusunu el altında tutardı. Sonunda iyice çöken karanlıkta dükkanın merdiveninden inen ince uzun bir gölge göründü. Kalbini ısıtan küçük bir keyifle gaz lambasını yakmak üzere elini uzattı. Bu sefer adını soracağım diye düşündü. Lambanın alevini iyice yükseltti ve kapıda kız kardeşinin durmakta olduğunu gördü. Sonunda gelmişti işte, zavallı, solgun bir gölge halindeki Evelina, incecik yüzünün rengi solmuş, saçlarının canlı dalgaları kaybolmuş, sıska omuzlarına En İlaiza'nınkinden eski bir mantı atmıştı. Kapıda durup ona bakarken lambanın alevi yüzüne vurdu. Kardeşim, ah Evelina, geleceğini biliyordum. En İlaiza uzun bir zafer narasıyla sarıldı kardeşine. Yanağını Evelina'nın yanağına dayarken ağzından anlaşılmaz sözcükler döküldü. Bebeğiyle uzun uzun konuşan bayan Hawkins'den duyduğu anlaşılmaz saçma sevgi sözcükleri. Bir süre kıpırdamadan durup ablasının kendisine sarılmasına izin verdi Evelina. Sonra onun kollarından sıyrıldı, etrafına bakındı. ''Çok yorgunum, sobayı yakmadın mı?'' diye sordu. ''Yakarım tabii.'' Kardeşinin elini sıkı sıkı tutan Enilaysa onu arka odaya götürdü. Henüz soru sormak istemiyordu. Kendisine sıcaklık ve ışık veren tek kişinin o odanın boşluğunu doldurup taşırdığını hissetmek istiyordu sadece. Ocağın ızgarasının önünde yere çömeldi. Kömür kovasının dibinde kalmış kömür kırıntılarını ve çırayı aldı. Sallanan koltuklardan birini ocaktaki cılız ateşe yaklaştırdı. İşte hemen tutuşur dedi. Evelina'yı sallanan koltuğun solmuş yastıklarına dayadı. Yanında diz çöküp ellerini ovuşturmaya başladı. ''Dondun değil mi? Sakince oturup ısın burada. Ben de bir koşu çaydanlığı getireyim. Senin hep akşam yemeğinde olmasını istediğin bir şey var.'' Elini Evelina'nın omzuna koydu. ''Konuşma, hayır, şimdi konuşma.'' diye talimat verdi. O narin mutluluk anını kendisiyle geleceğini bildiği şey arasında tutmak istiyordu. Hiç konuşmayan Evelina ateşe eğildi. Güçsüz ellerini alevlere doğru uzattı. Annie çaydanlığı doldurmasını ve sofrayı kurmasını seyretti. Gözlerini yarı uyanık bir çocuk gibi dalgınca kardeşine dikmişti. Annie dudaklarında bir zafer gülümsemesiyle dolaptan aldığı bir dilim turtayı getirip kardeşinin tabağına koydu. Seversin bunu değil mi? Bayan Melis bu sabah göndermişti. Brooklyn'den teyzesi gelmiş yemeğe. ''Ne tuhaf rastlantı değil mi?'' ''Aç değilim'' dedi Evelina. Masaya yaklaşmak üzere ayağa kalkmıştı. Her zamanki yerine oturdu. Aynı meraklı bakışlarla etrafa göz gezdirdi. Sonra eskiden olduğu gibi kendisine ilk fincan çayını koydu. ''Etejer nereye gitti?'' diye sordu birden. Enilayza çaydanlığı elinden bıraktı, kaşık almak üzere dolaba gitti. Sırtı odaya dönükken ''Etejer mi?'' dedi. ''Bak canım burada böyle tek başıma yaşıyorum. Tozunu alacağım eşya eksilsin.'' dedim ve sattım onu. Evelina'nın gözleri hala yabancısı olmadığı odada geziyordu. Ev eşyası satmak Banır ailesinin geleneklerine aykırı olsa da Evelina ablasının yanıtına şaşırmış görünmedi. ''Ya saat? Saat de gitmiş.'' ''Ah verdim onu. Bayan Hawkins'e verdim. Bu yeni bebek onu geceleri uyutmuyormuş.'' ''Zaten satın almanı hiç istememiştim.'' dedi Evelina sertçe. Eni yüreği korkuyla daraldı. Kardeşine cevap vermeden onun oturduğu yere gidip fincanına yeniden çay koydu. Sonra aklına gelen bir düşünceyle dolaba yürüyüp içinden likörü aldı. Evelina'nın yokluğunda hasta komşuları epeyce içmişlerdi o likörden. Ama o değerli sıvıdan bir bardağı dolduracak kadar vardı şişede.'' Al hemen iç şunu, hiçbir şey bunun kadar içini ısıtamaz dedi. Eveline ablasının sözünü dinledi, yanakları hafifçe pembeleşti. Kremalı turtaya döndü ve seyretmesi rahatsızlık veren sessiz bir oburlukla yemeye başladı. Pastadan Annie Liza'ya kalıp kalmadığına bakmadı bile. Aç değilim dedi sonunda, çatalını masaya bıraktı. Ama ölü gibi yorgunum, sorun bu. O halde hemen yatağa gir. Al benim eski kareli sabahlığımı hatırlıyorsun değil mi? Titreyen parmaklarıyla kardeşinin paltosunun düğmelerini açmaya başladı. Altındaki elbise öyle bir yoksulluk hikayesi anlatıyordu ki Enilayza durup da bakmak istemedi. Usulca sıyırdığı elbise Evelina'nın omuzlarından aşağı kayarken Enilayza kardeşinin boynunda bir kurdelenin ucundan sarkan küçük siyah bir kese gördü. O keseyi Enilayza'dan gizlemek ister gibi elini kaldırdı Evelina. Onun bu hareketini gören ablası başını kaldırmadan işine devam etti. Olabildiğince hızlı soydu Evelina'yı. Kareli sabahlığı giydirdi ona, sonra da yatırdı. Kendi şalıyla kardeşinin mantosunu da battaniyenin üstüne serdi. ''Eski kırmızı yorgana ne oldu?'' diye sordu Evelina. ''Yorgan mı?'' Öyle ağır ve sıcak geliyordu ki o. Sen gittikten sonra hiç kullanmadım. Bu yüzden onu da sattım. Ağır örtülerin altında zaten hiç uyuyamam ben. Kardeşinin daha dikkatli bakmaya başladığını fark etti. Bana kalırsa senin de başın dertteymiş, dedi Evelina. Benim mi, dertte mi? Ne demek istiyorsun Evelina? Bence sen eşyaları rehine vermişsin, diye devam etti Evelina. Bıkkın ve kayıtsızdı. ''Eh ben daha beterini yaşadım. Cehenneme gidip döndüm.'' ''Ah Evelina, öyle deme kardeşim.'' diye atıldı Enilayza. O uğursuz sözcükten korkmuştu. Diz çöktü, yorganın üzerinden kardeşinin ayaklarına olmaya başladı. ''Cehenneme gidip döndüm. Döndüysem eğer.'' diye yineledi Evelina. Başını yastıktan kaldırdı, aniden hararetle anlatmaya başladı. ''Hemen başladı.'' ''Evleneli daha bir ay olmamıştı. Bunca zaman cehennemde yaşadım ben Enilayza. Gözlerini kırpmadan ablasının yüzüne dikmişti. Esrar çekiyordu. ''Epey zaman sonra anladım bunu. Önceleri tuhaf davrandığında içki içtiğini sanmıştım. Ama daha kötüsüydü. İçkiden çok daha kötüsü.'' ''Ah kardeşim böyle söyleme. Tekrar yanımda olman o kadar iyi ki.'' ''Söylemem gerek.'' diye diretti Evelina. Al al olan yüzü bir tür yakıcı acıyla alev alev yanıyordu. Sen hayatın nasıl olduğunu bilmiyorsun. Hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bu huzurlu yerde oturup duruyorsun. Ah Evelina, durumun böyleyse neden bana bir mektup yazıp yanına çağırmadın? Bu yüzden yazamadım. Utandığımı tahmin edemedin mi? Neden utandın? Enilayza'ya mektup yazmaktan mı? Evelina sıska dirseğinin üstünde doğruldu. En eğilip şalın bir ucunu kardeşinin omzuna sardı. Uzan yatağa soğuktan donacaksın. Donmak mı? Bu beni korkutamaz. Neler yaşadığımı sen bilmiyorsun. Eski abanoz yatağın içinde doğrulup oturdu. Dişleri tıkırdayarak en ilayza titreyen elleriyle şalı onun sırtından kaymasın diye tutarken Evelina başından geçenleri anlattı. Sefalet ve aşağılanmayla dolu hikayesi Ablasının masum deneyimlerinin öylesine uzağındaydı ki, Enilayza anlatılanların pek çoğunu anlayamadı bile. Evelina'nın bütün bunlarla korkunç derecede aşina olması, Enilayza'nın yarım yamalak tahmin edebildiği ve hemen ürkerek geri çekildiği şeyleri peş peşe sıralaması, Evelina'nın anlattığı asıl hikayeden daha da tuhaf ve korkunç görünüyordu. İnsanın kardeşinin, kocasının esrarkeş olduğunu öğrenmesi başka bir şeydi, bu sözcüğün gerisinde saklı iğrençliği kardeşinin solgun dudaklarından öğrenmek başka bir şeydi. Kendi derdinden başka bir şeyin farkında olmayan Evelina yatakta oturup doğruldu. Kasetli hikayesini bütün ayrıntılarıyla anlatırken Enilayzanın kollarında tir tir titriyordu. Oraya vardığımız anda... Oradaki işin beklediği kadar iyi olmadığını öğrenir öğrenmez değişti. İlk başta onun hasta olduğunu sandım. Evde alıkoydum baktım ona. Sonra orada da farklı bir şey olduğunu gördüm. Sokağa çıktığında saatlerce dönmüyordu. Döndüğünde gözleri bulanık bakıyordu. Bazen beni tanımıyordu neredeyse. Tanıdığında da nefret eder görünüyordu. Bir keresinde şurama yumruk attı. Eliyle göğsüne dokunmuştu. Hatırlıyor musun Enilayza? Hani hep birlikte Central Park'a gitmemizden sonra ikimiz de herhalde hastadır diye düşünmüştük. Enilayza başıyla doğruladı kardeşini. İşte sorun oydu. O zaman da varmış bu alışkanlığı. Ama bizi çok daha kötüsü bekliyordu. Oraya gideli bir ay olmuştu ki bir hafta ortadan kayboldu. Mağazadaki işine geri aldılar onu ve bir şans daha verdiler. Ama ikinci seferde kovdular. Yeni bir iş bulana kadar epeyce boş gezdi. ''Bütün paramızı harcamıştık. Daha ucuz bir yere taşınmak zorunda kaldık. Sonra bir iş buldu ama çok az para veriyorlardı. Orada da fazla kalamadı.'' ''Bebeği öğrenince...'' ''Bebek mi?'' dedi Enil ''Öldü. Bir gün yaşadı. Bebeği öğrenince çılgına döndü. Doktora verecek parası olmadığını söyledi. Bize yardım etmen için sana yazmamı istedi. Benim haberim olmadan senin bir yerlere para sakladığını düşünüyordu.'' Pişmanlık dolu gözlerle ablasına baktı. ''O yüz doları senden almam için beni zorlayan oydu.'' ''Şşşt sus, zaten o parayı ben sana verecektim.'' ''Evet ama başımın etini yemeseydi ben o parayı senden almazdım. Kafasına koyduğunu yaptırıyordu bana. Daha fazla para istemek için sana mektup yazmayacağımı söylediğimde ''O zaman sen biraz para kazanmaya çalış.'' dedi bana. ''İşte o zaman dövdü beni.'' ''Ah ne anlatmakta olduğumu bilmiyorsun ki sen.'' ''Bir kadın şapkacısının yanına girmeye çalıştım ama öyle halsizdim ki orada kalamadım. Hep hastaydım. Ölmek istedim Eni Liza.'' ''Yo yo Evelina.'' ''Evet istedim. Durum gitgide kötüleşiyordu. Eşyamızı rehine verdik. Kirayı ödeyemediğimiz için evden attılar. Biz de bayan hohmüllerin yanına sığındık.'' Eni kendi titremesini belli etmemek için kardeşini sıkıca göğsüne bastırdı. ''Bayan hohmüllerin mi?'' Onun da bizim gittiğimiz yerde olduğunu bilmiyor muydun? Bizden bir ay sonra o da taşındı oraya. Bana kötü davranmadı. Sanırım Remy'i de yola getirmeye çalışıyordu. Ama Linda... Linda mı? Benim durumum kötüleşiyordu. Remy de günlerce ortadan kayboluyordu. Doktor beni hastaneye gönderdi. Onun yanında olmaktan iyiydi. Doktorlar bana çok iyi davrandılar. Bebeğin doğumundan sonra çok hastalandım. Uzun süre hastanede kaldım. Bir gün ben orada yatarken bayan hohmüller geldi, yüzü kağıt gibi bembeyazdı. Linda ile Remy'nin bütün parasını alarak birlikte çekip gittiklerini anlattı. Ondan sonra Remy'yi hiç görmedim. Susup bir kahkaha attı. Yeniden öksürmeye başladı. En ise yatıp uyuması için kardeşini ikna etmeye çalıştı. Ama Evelina buna razı olmadan önce hikayenin geri kalanını da anlatmak niyetindeydi. Remin'in kaçtığını öğrendikten sonra Evelina beyin humması olmuştu. Bir başka hastaneye gönderilmiş, orada uzun süre kalmıştı. Ne kadar kaldığını kendi de hatırlayamıyordu. Hayatının o biçimsiz yıkıntısında tarihlerin ve günlerin bir anlamı kalmamıştı. Hastaneden çıktığında bayan homüllerinde gitmiş olduğunu öğrendi. Cebinde beş kuruşu yoktu. Başvurabileceği biri de. Hastaneye gelen hanım ziyaretçilerden biri ona acımış, bir evde iş bulmuştu. Ama o kadar güçsüzdü ki onu fazla tutmamışlardı. Sonra kentteki bir aş evinde garson olarak işe girmiş ama bir gün bir tabağı verirken düşüp bayılmıştı. O akşam parasını öderlerken artık işe gelmemesini söylediler. Ondan sonra sokaklarda dilendim. Enilaysa'nın soluğu yine sıklaşmıştı. Ve geçen hafta bir gün öğleden sonra matineler boşalırken hoş yüzlü bir adamla karşılaştım. Bay Hawkins andırıyordu. Durdu. Bana derdimin ne olduğunu sordu. Bana 5 dolar verirse New York'a dönüş bileti almama yeteceğini söyledim ona. Beni tepeden tırnağa süzdü. Eğer istediğin buysa seninle doğruca istasyona gider ve 5 doları orada veririm dedi. Öyle de yaptı. Biletimi aldı beni trene bindirdi. Evelina kendini yastığa bıraktı. Beyaz yastığa gömülen yüzü solgun bir üçgendi. Enilayza onun üzerine eğildi. Uzunca bir süre konuşmadan birbirlerine sarılıp kaldılar. Dükkanda ayak sesleri duyulduğunda hala öyle birbirlerine sessizce sarılmış durumdaydılar. İrkilen Enilayza kapının eşiğinde bayan Melins'i gördü. ''Aman tanrım bayan Banır neler oluyor burada? Bayan Evelina, bayan Remy siz misiniz?'' Bayan Melins'in yuvalarından fırlayan gözleri Evelina'nın solgun yüzünden dağınık yemek masasına ve yerde yığılı duran giysilere gitti. Sonra kardeşiyle terzi kadının arasına kalkan gibi girmiş olan en Liza'ya çevrildi. ''Kardeşim Evelina geri döndü. Ziyarete geldi. Eve dönerken trende hastalanmış. Sanırım üşütmüş. Ben de buraya gelir gelmez yatağa soktum onu.'' Sesinin sağlam ve titremeden çıkması en Liza'yı da şaşırtmıştı. O sesten kuvvet alarak konuşmaya devam etti. Gözleri Bayan Melins'in şaşkın suratındaydı. Bay Remy batıya bir yolculuğa çıktı. işiyle ilgili bir gezi. O dönene kadar Evelina benimle kalacak. 12. Bölüm Evelina'nın dönüşüyle ilgili açıklamasına arkadaşlarının oluşturduğu küçük çevrede ne derece inanıldığını anlamaya çalışmadı Enilayza. Daha önce yalan söylediğini hiç hatırlamasa da dürüstlükten bu ilk sapmasının getireceği sonuçlara şaşmaz bir inatla sadık kaldı. Ne zaman soru soran biri onu gafil ağlamaya çalışsa eklediği ayrıntılarla ilk açıklamasını pekiştirdi. Ne var ki tedirgin vicdanında başka ve daha ciddi yüklerin baskısı vardı. Hayatında ilk kez kendini feda etmenin yararsızlığının ürkütücü sorunuyla belirsiz bir biçimde yüz yüze kalmıştı. O güne kadar hayatına yön veren kalıtsal ilkeleri sorgulamak aklına gelmemişti. Başkalarının yararı için fedakarlıkta bulunmak o güne kadar ona hem doğal hem gerekli görünmüştü. Ama o zamanlar bu davranışının o yararı sağlayacağına inanıyordu. Oysa şimdi anlıyordu ki hayatın verdiği armağanları reddetmek, onların uğruna reddedildiği kişilere aktarılacağını garanti etmiyordu. Bildiği cennet ıssızdı şimdi. Tanrı'nın inayetine artık güvenemeyeceğini hissediyordu. Banır kardeşlerin çatısının üstünde sadece kapkara bir boşluk vardı. Ancak bu sorunların üstünde düşünecek zaman yoktu pek. Evelina'nın bakımı Annie gecesini gündüzünü dolduruyordu. Aceleyle getirilen doktor Evelina'ya zatüre teşhisi koymuştu. O doktorun bakımı altında hastalığın ilk sıkıntıları dindirilmişti. Ama kısmen düzenmişti. Doktorun ziyaretleri kesildikten sonra bile yatakta kalmaya devam etti Evelina. Hareket edemeyecek kadar bitkindi. Çevresinde olup bitene kayıtsız kaldığı da belliydi. Sonunda dönüşünün üzerinden altı hafta geçmişti ki bir akşam ablasına ''Bir daha ayağa kalkamayacakmışım gibi hissediyorum.'' dedi. Enilayza ocağın üzerine koymakta olduğu çaydanlığı bırakıp döndü. O sözcüklerin kendi göğsündeki yankısı irkiltmişti onu. ''Böyle söyleme Evelina, bana kalırsa sadece çok yorgunsun ve umudun kırılmış.'' Evet, umudum kırıldı diye mırıldandı Evelina. Birkaç ay önce olsa Enilayza bu itirafa dindarca bir öğütle karşılık verirdi. Şimdi ise sessizce kabullenmişti. Belki öksürüğün hafiflerse neşen yerine gelir diye atıldı. Evet, ya da neşelenirsem öksürüğüm hafifler diye yanıtladı Evelina. Eskiden olduğu gibi biraz tersçe. Öksürürken yine canın yanıyor mu? Bana kalırsa pek fark yok. Eh sanırım doktoru yine çağıracağım dedi Enilayza. Sesine musluk tamircisini ya da hava gazı tesisatçısını çağıracağım dercesine bir ton vermeye çalışarak. Doktoru çağırmanın bir yararı yok. Hem parasını kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim dedi ablası. Al çayını. Biraz da kızarmış ekmek. Canın istemiyor mu? Gece nöbet tutarken aynı soru Enilayza'nın aklını kurcalamıştı hep. Doktorun parasını kim ödeyecek? Birkaç gün önce Bayan Melins'ten 20 dolar borç alarak bu soruyu geçici olarak yanıtlamıştı. Bu hareket hayatının en acı veren mücadelelerinden birine neden olmuştu. Daha önce bir kişiden bile tek kuruş borç almamıştı. Böyle davranma olasılığı onun aklında hep dürüst insanların asla gelişmeyeceği o utanç verici aşırılıklarla aynı kategoride yer almıştı. Ama artık Tanrı'nın bunları bizzat gözlemlediğine inanmıyordu. O parayı ödün çalmak yerine çalmak zorunda kalsaydı bile karşısında hesap vermesi gereken bir mahkemenin kendi vicdanı olacağını hissediyordu. Bununla birlikte o parayı istemek zorunda kalmanın verdiği asıl aşağılanma daha az üzücü değildi. Bayan Melins'in bu olaya kendisi kadar tarafsızca bakacağını da doğrusu pek sanmıyordu. Bayan Melins çok nazikti. Ama nedense bu nezaketinin kendisine soru sorma hakkının tanınarak ödüllendirilmesi gerektiğini hissediyordu. Böylece Evelina'nın sefil sırrının yavaş yavaş terzi kadının eline geçtiğini gördü. Doktor geldiğinde onu Evelina ile baş başa bıraktı. Doktoru çıkarken yalnız yakalayabilmek için de dükkanda kendine meşguliyet yarattı. Gerginliğini gidermek için bir tepsi dolusu düğmeyi ayıklamaya girişti. Doktor göründüğünde o ağzının içinden, 24 kemik, 2,5 karton süslü inci diye sayıyordu. Doktorun yüzünün asık olduğunu ilk bakışta gördü. Doktor tezgahın yanındaki iskemleye oturdu. O konuşana kadar Annie zihni kilometrelerce uzağa gidip geldi. Bayan Banır yapacağınız en iyi şey kardeşiniz için sen lük Hastanesi'nde bir yer ayırtmama izin vermenizdir. Hastanede mi? Hadi ama böyle yargılarınız yoktur değil mi? Şımarık bir çocuğu kandırmaya çalışır gibiydi doktor. Kardeşinize ne kadar düşkün olduğunuzu biliyorum. Ama bayan Remy'e burada olduğundan daha iyi bakılır orada. Sizin hem ona bakacak hem de işinizle ilgilenecek zamanınız yok. Bir masrafı olmayacak anlıyor musunuz? Enilaysa cevap vermedi. Sizce kardeşimin hastalığı uzun sürecek öyle mi? diye sordu sonra. Evet büyük olasılıkla. Çok mu hasta olduğunu düşünüyorsunuz? ''Evet, çok hasta.'' Doktorun yüzü daha da asılmıştı. Acele etmenin ne demek olduğunu hiç bilmezcesine oturuyordu orada. En ilayza, kemik düğmelerle ince düğmeleri ayıklamayı sürdürdü. Birden başını kaldırıp doktora baktı. ''Ölecek mi?'' Doktor elini şefkatle onun elinin üstüne koydu. ''Biz bunu ağzımıza almayız Bayan Banır.'' İnsan becerisi mucizeler yaratır. Hastanede bayan Remi'nin her türlü olanağı olacaktır. Nedir peki? Onu öldüren nedir? Doktor duraksadı, dilinin ucuna kadar gelen bilimsel terminolojinin yerine koyabileceği bilinen bir sözcük aradı. ''Bilmek istiyorum.'' diye ısrar etti Annie Liza. ''Evet, elbette anlıyorum. Bakın kardeşiniz son zamanlarda epey sıkıntı çekmiş. Şimdi çok karmaşık nedenler var.'' ''Onu tüketiyor. Hızla tüketiyor. Hastanede...'' ''Ona evde bakarım'' dedi Enilayza sakince. Doktor gittikten bir süre sonra düğmeleri ayıklamayı sürdürdü. Sonra tepsiyi tezgahın arkasındaki rafa geri koydu ve arka odaya geçti. Evelina'yı yastıklara dayanmış oturur buldu. Yanakları kaygıdan kıpkırmızı olmuştu. Enilayza kız kardeşinin omzundan kaymış olan şalı yukarı çekti. ''Ne kadar uzun kaldın orada?'' ''Ne söyledi doktor?'' ''Ah o gideli çok oldu. Bana bir reçete vermek için durdu sadece. Ben şu tepsideki düğmeleri ayıklıyordum. Bayan Melins'in kızı hepsini birbirine karıştırmış.'' Evelina'nın gözlerinin üstünde olduğunu hissediyordu. ''Bir şey söylemiş olmalı. Ne dedi?'' ''Dikkatli olmanı söyledi. Yataktan çıkmamalıymışsın. Bir de verdiği şu yeni ilacı alacak mısın? ''İyileşeceğimi söyledi mi?'' ''Aman Evelina.'' Ne yararı var Enilayza beni kandıramazsın. Az önce kalkıp aynada kendime baktım. Hastanede tıpkı bana benzeyen bir sürü insan görmüştüm. İyileşmediler, ben de iyileşmeyeceğim. Başını yastığa dayadı. Pek umrumda da değil yorgunum ben. Ama bir şey var Enilayza. Ablası yatağa yaklaştı. Sana anlatmadığım bir şey var. Üzüleceğinden korktuğum için bugüne kadar anlatmadım. Ama doktor öleceğimi söylüyorsa bunu sana anlatmalıyım. Durup öksürdü. Enilayza'ya her öksürü kardeşinin kalan saatlerinin bir dakikasını çalıyor gibi geldi. Şimdi sus, yorgunsun. Yarın daha da yorgun olacağım. Bilmeni istiyorum. Yanıma otur şuraya. Enilayza sessizce oturdu. Kardeşinin ufalmış elini okşuyordu. Ben katoliyim Enilayza. Evelina, ah Evelina Banır! Katolik mi? Sen mi? Evelina o mu yaptırdı bunu? Evelina hayır anlamında başını salladı. Bana kalırsa o dinsizdi. Bu konuyu hiç açmadı. Ama bayan Homüller katolikti ve ben hastalanınca doktorun beni katolik kilisesine bağlı bir hastaneye göndermesini sağladı. Oradaki hemşireler bana öyle iyi davrandılar ki. Rahip de gelip konuşuyordu benimle. Onun söyledikleri sayesinde aklımı kaçırmaktan kurtuldum. Sanki her şeyi çok kolaylaştırıyordu. ''Ah kardeşim nasıl yapabildim bunu?'' diye inledi Annie Liza. Katolik dini hakkında Katoliklerin o dine inandıkları dışında bir bilgisi yoktu. Bu da başlı başına yeterli bir suçlamaydı. Annie ruhsal isyanı onu dini inancının formalitelerinden uzaklaştırmamıştı. Din değiştirme de onun gözünde hep namuslu insanların akıllarına getirmemeleri gereken Günahlardan biriydi. Ve sonra bebek doğduğunda diye devam etti Evelina. Cennete gidebilmesi için rahip onu hemen vaftiz etti. Ondan sonra da görüyorsun işte ben de katolik olmalıydım. Anlamıyorum. Bebeğimin olduğu yere gitmem gerekmez mi? Katolikliği kabul etmeseydim onun yanına gidemezdim ki anlamıyor musun? En konuşamadan oturdu. Elini kardeşinin elinden çekti. Bir kez daha Evelina'nın yüreğinden atıldığını hissediyordu. Onun sevgisinin dışına sürülmüştü. ''Bebeğin yanına gitmeliyim.'' diye hararetle diretti Evelina. En söyleyecek bir şey bulamıyordu. Sadece Evelina'nın ölmekte olduğunu hissediyordu. Kollarında bir yabancı olarak ölecekti. Remy ve bir günlük ömrü olan bebek... Onu ablasından sonsuza kadar ayırmıştı. Evelina yine söze başladı. Durumum kötüleşirse bir rahip çağırmanı istiyorum. Bayan Melins nerede bulacağını bilir. Onun da katolik olan bir teyzesi var. Bunu yapacağına söz ver. Söz veriyorum dedi Enilayza. Bundan sonra bu konuyu kapattılar. Ama Enilayza kardeşinin boynundaki safça düşünüp Remi'den bir anı sandığı küçük siyah kesenin bir tür günah muskası olduğunu şimdi anlıyordu. Evelina'yı yıkarken ve giydirirken parmaklarını o keseye değdirmekten kaçınıyordu. O kese ona kardeşiyle yabancılaşmalarının şeytani bir aracı gibi geliyordu. 13. Bölüm Sonunda gerçekten gelmişti ilkbahar. Evelina yattığı yerden aylanda ağacının yapraklarını görebiliyordu. Ağacın yukarısında gökte yumuşacık bulutlar süzülüyordu. Ara sıra sokaktan bir çiçekçinin bağırması duyuluyordu. Bir gün arka odanın kapısı ürkekçe tıklatıldı. Elinde iki sarı fulyayla Johnny Hawkins girdi içeri. Gitgide irileşiyor ve genişliyordu çocuk. Çilli yuvarlak suratı da babasının tıp atıp küçük bir kopyasıydı. Evelina'nın yanına gidip çiçekleri uzattı. ''Arabayı devirdiler. Adam da bana çiçekleri alabileceğimi söyledi. Ama senin olabilirler.'' dedi. Enilayza dikiş makinesinin başından kalktı ve çiçekleri çocuğun elinden almaya yeltendi. Sana değil onlar ona diye inatlaştı çocuk. Evelina da fulyalara uzattı elini. Johnny gittikten sonra yattığı yerden konuşmaksızın baktı çiçeklere. Makinesinin yanına dönmüş olan Enilayza başını dikmekte olduğu kumaşa eğdi. Makineden çıkan tıkırtı sesi kulağına Remy'nin saatinin sesi gibi geliyordu. Sanki hayat geriye gitmiş gibiydi. Sanki ışıl ışıl ve saf Evelina elinde sarı çiçeklerle henüz girmişti odaya. Sonunda başını kaldırmaya cesaret ettiğinde kardeşinin başının yastığa düşmüş olduğunu ve sakince uyuduğunu gördü. Çiçekler hala kıpırtısız elinde duruyordu. Ama onların hiçbir anıyı uyandırmadığı belliydi. Johnny'den çiçekleri alır almaz uyumuştu zaten. Bunu keşfetmek en ilaysa da kardeşinin geçmişinin üzerine yığılmış olması gereken enkazla ilgili ürkütücü bir duygu uyandırmıştı. Ama ben o günü unutabileceğimi hiç sanmıyorum dedi kendi kendine. Yine de Evelina'nın unutmuş olmasına sevinmişti. Evelina'nın hastalığı normal seyrini izledi. Kah kısa süreli bir iyileşme sağladı, kah onu alıp yeniden bitkinliğin derinliğine attı. Yapılacak pek az şey vardı. Doktor da ziyaretlerini seyretmişti. Yanlarından ayrılırken de hep Evelina'yı hastaneye göndermek yolundaki ilk önerisini tekrar ediyordu. En da her seferinde sanırım idare edebiliriz diyordu. En için saatler büyük bir sevincin ya da endişenin sağlayacağı türden müthiş bir hızla geçti. Günlerini yarı sert, yarı yumuşak bir dakiklik içinde geçirdi. Ama neler olduğunu pek bilemiyordu. Akşam olup dükkanı kapatınca ve işini Evelina'nın başucuna taşıyabilince aynı gerçek dışılık duygusu eşlik ediyordu ona. Ve hala amacını unuttuğu bir görevi yerine getirir gibi oluyordu. Evelina kendini iyi hissettiği bir gün yapma çiçekler hazırlamak istediğini söyledi. Onun bu uyanan ilgisine kanan Annie Liza, solmuş demet demet sapları, yaprakları, küçük aletleri ve tel makaralarını çıkarttı. Ama birkaç dakika sonra Evelina elindeki işi düşürdü. Yarına kadar bekleyeyim dedi. Bir daha da çiçek yapma konusunu ağzına almadı. Ama bir gün Annie Bayan Hawkins'in baharlık şapkasının kenarını süslemek için çırpındığını görünce, Şapkanın kendisine getirilmesini istedi sabırsızca. Bir çırpıda cansız kurdeleyi canlandırmış ve şapkanın kenarına ihtiyacı olan kıvrımı kondurmuştu. Bunlar nadir görülen pırıltılardı. Saatlerce suskun yatıp cama bakarak ve sadece bitip tükenmeyen ve en ilayzanın kulaklarına tabuta çakılan çivilerin sesi gibi gelen öksürüklerle sarsılarak geçirdiği sessiz ve dermansız günlerin sayısı daha çoktu. Sonunda bir sabah Karyola'nın ayak ucundaki şilteden fırlayan Annie Liza, telaşla Bayan Melins'i alt kata çağırdı. Puslu sabah saatinde doktoru getirmeye gitti. Doktor onunla birlikte geldi ve Evelina'yı bir süre rahatlatmak için elinden geleni yaptı. Ayrılırken de gece olmadan önce yeniden gelme sözü verdi. Saçlarını kıvırdığı kağıtlar hala başında duran Bayan Melins de onun arkasından kayboldu. İki kardeş yalnız kaldıklarında Evelina ablasını yanına çağırdı. Söz verdin dedi ablasının kolunu yakalayıp. Enilayza anladı. Evelina'nın mezhep değiştirdiğini hala söyleyememişti Bayan Melins'e. Borç istemekten daha zordu bu iş ama yapılması gerekiyordu. Terzi kadının arkasından koştu, merdiven sağlığında durdurdu onu. Bayan Melins nerede bir rahip bulabileceğimi söyleyebilir misiniz bana? Bir katolik rahip. ''Bir rahip mi? Bayan Baner?'' ''Evet, kardeşim buradan uzaktayken katolikliği seçmiş. Hastayken ona iyi davranmışlar. Şimdi de bir rahip istiyor.'' Enilayza gözlerini kırmadan bakıyordu kadına. ''Dugan teyzem bilir. Saçlarımdaki kağıtları söker sökmez koşar giderim ona.'' diye söz verdi terzi kadın. Enilayza da teşekkür etti. ''Rahip bir iki saat sonra geldi.'' Sokağa gözlemekte olan Enilaysa onun merdivenden inip dükkanın kapısına geldiğini gördü. Çıkıp onu karşıladı. Yüzünde tatlı bir ifade vardı ama tuhaf giysisi ürküttü Enilaysa'yı. Mavim trak çeneli, solgun suratı ve gizemli gülümsemesi de. Enilaysa dükkanda kaldı. Bayan Melins'in kızı düğmeleri yine birbirine karıştırmıştı. Oturup onları ayırmaya koyuldu. Rahip Evelina'nın yanında uzunca kaldı. Yüzündeki o gizemli gülümsemeyle tekrar tezgahın yanına geçip dışarı çıkınca Enilayza kardeşinin yanına gitti. Evelina'nın yüzünde de aynı gizemli gülümseme okunuyordu. Ama ablasına sırrını açmadı. O günden sonra Enilayza dükkanla arka odanın artık kendisine ait olmadığını hissetti. Sanki orada bulunmasına göz yumuluyordu. Rahibin yokluğunda bile Evelina'nın üstünde bulunan görünmez güç Enilayza'ya hoşgörü gösteriyor gibiydi. Rahip neredeyse her gün uğruyordu. Sonunda bir gün dinsel töreni yönetmek için çağrıldı. Enilayza o törenin kutsal anlamını belli belirsiz kavrayabildi. Bütün bildiği o törenin Evelina'nın gittiği anlamına geldiğiydi. Bu yabancının rehberliğinde kendisinden uzağa ölümün karanlık köşelerine gidecekti. Rahip avcunda sakladığı bir şeyle geldiğinde Enilayza dükkana geçti. Rahibi Evelinayla baş başa bırakmak için arka odanın kapısını kapattı. Mayıs'ta sıcak bir öğle sonrasıydı. Karşı kaldırımdaki bir çatlaktan uzanan yamuk aylandı ağacı tatlı yeşil bir fıskiye gibiydi. İncecik giysileri içindeki kadınlar ilkbahara özgü uyuşuk adımlarla yürüyorlardı. İçi hercai menekşe ve sardunya dolu el arabasıyla bir adam yaklaştı. Pencerenin önünde durdu. Satın alır mı diye Enilayza'ya işaret etti. Arka odanın kapısı açılana kadar aradan bir saat geçti. Rahip yine avcunda gizlediği şeyle odadan çıktı. Enilayza ayağa kalkmış, rahip geçerken geriye çekilmişti. Rahip Enilayza'nın kendisinden hoşlanmadığını sezmiş olmalıydı. Çünkü o ana kadar girip çıkarken sadece başıyla selam vermişti. Ama bugün durdu ve duygudaşlıkla baktı kıza. Yanından ayrıldığımda kardeşinizin ruh hali çok iyiydi dedi. Kadınlar gibi alçak sesle söylemişti. Manevi açıdan içi rahat. Enilayza susuyordu. Rahip eğilip selam verdi ve çıktı. Enilayza Evelina'nın başucuna koştu. Yatağın yanında diz çöktü. Evelina'nın gözleri irileşmişti, parlıyordu. İçten gelen bir aydınlanmayla dolu gözlerini En Eliza'ya çevirdi. "Bebeği göreceğim," dedi. Sonra göz kapakları kapandı, uykuya daldı. Gece doktor tekrar geldi. Son bir kez bazı yatıştırıcı ilaçlar verdi. O gittikten sonra gece nöbetini Bayan Melins ya da Bayan Hawkins'le paylaşmak istemeyen En Eliza Kardeşinin başında tek başına beklemek üzere yatağın yanına oturdu. Çok sakin bir geceydi. Evelina hiç konuşmadı, gözlerini de açmadı. Ama şafak sökmeden önceki sakinlikte yorganın üstündeki huzursuz elin artık kıpırdamadığını fark etti Annie Kardeşinin üzerine eğildi ama soluğu dudaklarında hissedilmiyordu. Cenaze töreni üç gün sonra yapıldı. Evelina Calvary mezarlığına gömüldü. Gerekli işleri rahip üstlendi. Edilgen bir izleyici gibi duran Annie Liza, geçmişinden eksilen son parçayı kas katı bir kayıtsızlıkla izledi. Bir hafta sonra başında bonesi, sırtında mantosuyla küçük dükkanın eşiğinde durdu. Dükkanın bütün görünümü değişmişti. Tezgah ve raflar bomboştu. Vitrinde her zamanki yapma çiçeklerden, not kağıtlarından, tel şapka çerçevelerinden ve kumaş boyacısından alınan yumuşak giysilerden eser yoktu. Kapının camında bir yazı asılıydı. Kiralık dükkan. Enilayza gözlerini yazıdan çekip dışarı çıktı ve kapıyı kilitledi. Evelina'nın cenaze töreni çok masraflı olmuştu. Mallarını ve elinde kalan 3-5 parça eşyayı satan Enilayza dükkanın kapısından son kez çıkıyordu. Yaz giysisi alamamıştı. Ama bayan Melins onun eski siyah mantosuyla bonesine matem dikmişti. Eldiveni de olmadığından çıplak ellerini mantosunun kıvrımlarının arasına sokmuştu. Çok güzel bir sabahta sokaktaki hemen hemen bütün pencereleri açtırtan, kışın evlerin içinde bakılan hastalıklı çiçekleri pencere pervazlarına çıkarttıran ılık bir güneş havayı doldurmuştu. Eneliza'nın yolu batıya, Broadway'e doğruydu. Ama köşede durup iyi tanıdığı sokağa baktı. Gözleri bir an dükkanın boş vitrininin üstündeki Banır kardeşler yazısına takılı kaldı. Sonra meydanı tıka basa dolduran bitkilere kaydı. Annie Liza nikel saati satın almadan önce iki kardeşe zamanı gösteren kadranıyla kilise kulesi meydana tepeden bakıyordu. Annie Liza bütün bunlara sanki bilinmeyen ve belirsiz haberleri almış olduğu bir hayatın sahnesiymiş gibi baktı. Çok meşgul insanların kendilerine söylentilerle ulaşan talihsizliklerle bağdaşırken gösterdikleri dolaylı acımayı duyuyordu kendine. Broadway'e yürüdü. Dükkanın bir başkasının kiralanması için görüştüğü emlakçının bürosuna gitti. Görevlilerden birine anahtarı bıraktı. ''Adam anahtarı binlerce başka anahtardan biriymişçesine aldı ve havada ilk bahar kokusu var.'' dedi. Enelize arkasını döndü, günlük faaliyetine başlamakta olan geniş caddede yürümeye başladı. Adımları yavaşlamıştı. Önünden geçtiği vitrinleri inceliyordu. Ama zevkle gelişi güzel bakmıyordu. Dikkatli ve sabit bakışları sadece aradığı nesneye dikiliyordu. Sonunda dev gibi iki binanın arasına sıkışmış küçük bir vitrinin önünde durdu. Müslinden çiçek zincirleriyle süslenmiş parlak düz camının gerisinde çeşit çeşit kanepe yastıkları, çay örtüleri, mürekkep silmek için bezler, boyalı takvimler ve kadınlarla ilgili başka nesneler sergileniyordu. Vitrinin bir köşesinde cama yapıştırılmış bir kağıtta şunu okudu Enilayza. Tezgahtar bayan aranıyor. Kağıdın altındaki süslü malzemeleri inceledikten sonra mantosuna çeki düzen verdi, omuzlarını dikleştirdi ve içeri girdi. İğne yastıkları, saat kılıfları ve dikişle ilgili başka ıvır zıvırla dolu bir tezgahın gerisinde düz saçlı tombul bir kadın oturmuş, bir kırpıntı sepetine kurdeleler tutturuyordu. Dükkan az önce kendisinin kapısını çekip kapadığı dükkanın büyüklüğündeydi. Bir zamanlar Evelina ile kendisinin Banır kardeşlerin dükkanının olmasını istedikleri kadar taze, neşeli ve başarılı görünüyordu burası. O mekanın sevimli havası cesaretini toplayıp konuşmasına yardımcı oldu. "Tezgahtar bayan mı? Evet birini arıyoruz. Tavsiye edebileceğiniz birisi var mı?'' diye sordu genç kadın nazikçe. Enilayza duraksadı, beklenmedik soru karşısında canı sıkılmıştı. Az önce sepete iliştirdiği kurdelenin nasıl durduğunu görmek üzere başını yana eğen öteki kadın konuşmaya devam etti. Ayda 30 dolardan fazla veremeyiz, ama iş hafif. Ara sıra da biraz el işi yapmasını isteriz. Hoş bir kız olmalı, şık davranışları zarif. Ne demek istediğimi anlarsınız. 30'unu geçmesin, ama güzel de olmalı. Adını yazar mısınız? Enilayza kafası karışarak baktı kadına. Açıklama yapmak üzere ağzını açtı, sonra hiç konuşmadan gıcır gıcır perde takılı kapıya döndü. ''Adres bırakmayacak mısınız?'' diye seslendi genç kadın, Enilayza'nın ardından. Enilayza kalabalık caddeye çıktı. Büyük şehir, parlak ilkbahar havasının altında sayısız başlangıcın kıpırtısıyla nabız gibi atıyordu. Enilayza, içinde ilan asılı başka bir vitrin arayarak yürüdü. İki kız kardeş dinlediniz. Son